Ünite bir, bir kahraman doğuyor. Batıya erken açılan kent Selanik. Selanik, Ege denizi kıyısında yer alan ve Osmanlı-Avrupa ticaretinin önemli noktalarından biriydi. Deniz ulaşımı ve demiryolu ulaşımı gelişmişti. Selanik, dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri, parantez içinde Manastır, Üsküp, Belgrad, İstanbul ve benzeri parantez sonu, ile demiryolu bağlantısı olan Rumeli'de yer alan ve Rum, Sırp, Bulgar, Ermeni, Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi. (Parantez içinde farklı kültür, inanç, düşünceler.) Parantez sonu. 19. yüzyıla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı 1789 Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir. Bu çatışma ortamından ve devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları bazı çareler aramış, bunun sonucunda yeni düşünce akımları ortaya çıkmıştır. Bunlar Osmanlıcılık bu fikir akımına göre Osmanlı devleti içindeki tüm milletler bir Osmanlılık duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmelidir. Böylece devlet içindeki değişik milletlerin ayaklanmaları önlenmiş olacaktır. İslamcılık Bu akıma göre devletin parçalanmasını engellemek için Müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir. Parantez içinde Ümmetçilik, parantez sonu. Türkçülük, Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türkleri milli bir duygu içinde biçimlendirmeyi amaçlamıştır. Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlıcılık akımının zayıflaması ile Osmanlı yönetimine hakim olan düşünce akımıdır. Turancılık, dünyadaki tüm Türkler manasında. Batıcılık, Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunun tek yolunun Batı'yı ayak uydurmaktan geçtiğini savunan fikir akımıdır. Bir not: Bu fikir akımlarının hiçbiri Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engelleyememiştir. Yeni bir başlık: Mustafa Kemal okur, Okulda. Mahalle Mektebi. Mustafa önce annesinin isteğiyle mahalle mektebine gitti. Şemsi Efendi İlkokulu mahalle mektebinde modern eğitim uygulanmadığından Şemsi Efendi İlkokuluna başladı. Şemsi Efendi İlkokuluna devam ederken babasını kaybetti. Bunun üzerine kısa bir süre öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. Babasının ölümüyle aile zor durumda kaldı. Zübeyde hanım oğlu Mustafa ve kızı Makbule ile birlikte Selanik yakınlarında çiftlik işleten kardeşinin yanına gitti. Selanik mülkiye düş diyesi. Mustafa'nın öğrenim görmemesi annesini çok üzüyordu. Bu nedenle Zübeyde hanım oğlunu öğrenimine devam etmesi için tekrar Selanik'e gönderdi. Mustafa Selanik'te Mülkiye rüşdyesine parantez içinde Sivil Ortaokul yazıldı. 1892 parantez içinde. Devlet memuru yetiştiren okul. Selanik Askeri Rüşdiyesi parantez içinde Askeri Okul parantez sonu. Mustafa Kemal'in arzusu asker olmaktı. Askeri okul sınavına girdi ve başarılı oldu. Selanik Askeri Rüşdiyesi'ne parantez içinde Selanik Askeri Ortaokulu'na, parantez sonu, kaydoldu. Mustafa, bu okulda zekası ve üstün yetenekleriyle öğretmenlerinin sevgisini kazandı. Doğduğunda kendisine Mustafa adı verilmişti. Kemal adını ise bu okuldaki matematik öğretmeninden almıştır. Manastır Askeri İdadesi, parantez içinde, lise, parantez sonu. Manastır kenti ve girdiği bu okul Mustafa Kemal'in ülke sorunları, vatan ve millet sevgisi, milliyetçilik, bağımsızlık, özgürlük gibi düşüncelerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İstanbul Harp Okulu Mustafa Kemal Manastır askeri idadesini bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek Harp Okulu'nun piyade sınıfına girdi. Parantez içinde 1899 Parantez sonu. Teğmen olarak mezun oldu. İstanbul Harp Akademisi. Harp okulundan sonra öğrenimine İstanbul Harp Akademisi Kurmay sınıfında devam etti. Parantez içinde 1902. Parantez sonu. Derslerinin yanı sıra ülkenin içinde bulunduğu siyasi durum ve sorunları ile yakından ilgilendi. Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. Parantez içinde 11 Ocak 1905 parantez sonu. Böylece orduda görev almaya hazır bir kurmay subay oldu. Mustafa Kemal okulda. Burada yukarıdan aşağıya Şema şeklinde. Çizelge şeklinde bir bilgi sayfası görüyorum. Mahalle Mektebi, annesinin isteği ile gittiği okul, bir ok aşağıya doğru bakıyor. Şemsi Efendi Mektebi, babasının isteği ile gittiği okul, bir, yine bir ok aşağıya doğru bakıyor. Selanik Mülkiye Rüşdiyesi, Selanik'teki sivil memur yetiştiren okul. Yine bir ok, aşağıya doğru bakan bir ok, Selanik Askeri Rüşdiyesi, gizlice sınavlara girerek başladığı okul. Yine bir ok, Manastır, Aşa Manastır Askeri İdadesi, tarihi ilgi dünya duymaya başladığı okul. Yine bir ok, İstanbul Harp Okulu, Teğmen rütbesiyle ile mezun olduğu okul. Yine bir ok aşağı doğruya bakan İstanbul Harp Akademisi Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olduğu okul çizelgenin kenarlarında Mustafa Kemal'in annesi ve babasının fotoğraflarının fotoğrafları yer alıyor annesinin fotoğrafının altında Mustafa okul çağına geldi onu evimizin yanındaki mahalle mektebine yazdıralım diye bir Düşünce balonu mevcut. Bu şekilde söylüyor annesi. Babasının fotoğrafının altındaki babasının fikrini e, fikri yer alıyor. Babası da diyor ki benim düşüncem yeni açılan ve çağdaş yöntemler kullanan Şemsi Efendi Mektebi'ne yazdırmak. Alt kısımda yine bir e, fotoğraf var. Burası Selanik Askeri Rüşdyesi imiş ve e, altındaki yazı ise şöyle: Selanik Askeri Rüşdyesinde Matematik Öğretmeni tarafından olgun anlamına gelen Kemal adı verildi. Okulun resmi mevcut. Burada Askeri e, Manastır Askeri İdadiyesinin yine fotoğrafı yer alıyor. Altında ise Manastır Askeri İdadesi'nde Ömer Naci'den edebiyat alanında etkilendi. Altta yine bir fotoğraf, bir siyah beyaz bir fotoğraf. Hatta 1899'da İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Harbiye'de, ve harp akademisinde memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifade eden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkilapçı bir subay olarak tanınmıştı. Sağ tarafta yine tekrar siyah beyaz bir e, fotoğraf yer alıyor. Burada Mustafa Kemal Atatürk en sağda e, oturmuş e, arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çekilmiş bir resim yer alıyor evet diğer sayfaya geçiyoruz cepheden cepheye Mustafa Kemal burada bir Türkiye haritası var resimler yer alıyor ee, ve altındaki yazıyı okuyalım kitaba devam edelim notlarımıza Şam'a atanması parantez içinde 1905. İlk görev yeri olarak Şam'a 5. Ordu emrindeki 30. Süvari alayına atandı. Burada subaylara askeri bilgiler verecek ve bölgedeki asayişi sağlayacaktı. Suriye'de bulunduğu sırada yakın arkadaşlarıyla Vatan ve Hürriyet Derneği'ni kurdu. Parantez içinde Ekim 1906 parantez sonu. Manastır 3. Ordu Komutanlığı burada Selanik bölümünde de görev aldı. 31 Mart olayı parantez içinde 13 Nisan 1909 parantez sonu. İstanbul'da meşrutiyet karşıtlarının çıkardığı 31 Mart ayaklanmasını bastırmak ve düzeni sağlamak amacıyla hazırlanan hareket ordusunda Kurmay Yüzbaşı olarak Mahmut Şevket Paşa ile birlikte görev yaptı. Not 13 Nisan'daki isyan, Rumi takvime göre 31 Mart tarihine denk geldiği için bu isim verilmiştir. Trablusgarb Savaşı, 1911. Sebep, İtalya'nın gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı. Bunun içinde Osmanlı'nın elindeki Trablusgarba saldırması. Osmanlı Devleti Trablusgarba (parantez içinde Libya) Karadan asker gönderemiyordu. Çünkü Mısır İngilizlerin olduğundan karayolu bağlantısı kesikti. Osmanlı donanması zayıf olduğundan denizden de Trablusgarp'a müdahale edemedi. Bu yüzden aralarında Mustafa Kemal ve Enver Bey'in de bulunduğu gönüllü subaylar bölgeye giderek burada İtalyanlara karşı başarılar, başarılı savaşlar yaptılar. Parantez içinde Tobruk, Derne bin Gazi. Parantez sonu. Trablus Garp'ı ele geçirmekte zorlanan İtalyanlar 12 ada ve Rodos'u işgal ettiler. Bu sırada Balkan Savaşı patlak verince Osmanlı Devleti barış imzalamak zorunda kaldı. Bu başarılarından dolayı Mustafa Kemal bin başılığa terfi ettirildi. 1912 yılında İtalyanlarla Uşi Antlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre Kuzey Afrika'daki son toprak parçası Trabluskarp ve Bingazi İtalyanlara verildi. Trabluskarp şu anki Libya. Diğeri 12 ada geçici olarak İtalyanlara bırakıldı. Parantez içinde Balkan Savaşı sırasında Yunanlıların eline geçmesin diye. Parantez sonu. Not İtalyanlar Balkan Savaşından sonra sözlerinde durmayarak adalardan çekilmediler. İkinci Dünya Savaşından sonra adalar Yunanistan'a geçtir. Not: Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı. Geliboluya görevlendirilmesi. Balkan Savaşı tehlikesi belirince Geliboluya görevlendirildi burada bulunduğu dönemde bölgeyi tanıma fırsatı bulmuş ve Çanakkale Savaşları'nda düşmanın nereden çıkarma yapacağını tahmin etmiştir. Parantez içinde ileri görüşlülük. Parantez sonu. 1. Balkan Savaşı 1911-1912 Nedenleri Fransız İhtilali'nin etkisiyle milliyetçilik hareketlerinin yaygınlaşması, Rusya'nın Akdeniz'e inmek için Balkan halklarını kışkırtması, parantez içinde panslavizm, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp yani Libya savaşında verilmesi ve iyice zayıflaması, Balkan Devletleri'nin Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, 1912 Ekim ayında Osmanlı Devleti'ne saldırmasıyla savaş başlamıştır savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Bu kargaşadan yararlanan Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Londra Konferansı 1913 Balkan devletleri ile Osmanlı Devleti arasında arasında imzalanmıştır. İmroz ve Bozcaada dışındaki adalar Yunanistan'a verilmiştir. Midye Enes hattı Bulgaristan ile sınır kabul edilmiştir. Midye-Enes çizgisinin batısındaki topraklar kaybedilmiştir. İkinci Balgan Savaşı 1912-1913 Nedeni Londra Antlaşması'nda Bulgaristan'ın fazla toprak kazanması Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'ın Romanya'yı da yanlarına alarak Bulgaristan'a savaş açmaları. Sonucu Bulgaristan savaşı kaybedince Osmanlı Devleti de bu durumdan yararlanarak Edirne ve Kırklareli'yi tekrar geri almıştır. Savaş sonucunda Bulgaristan'la İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre Edirne, Kırklareli, Demetoka Osmanlı'ya, Kavala ise Bulgaristan'a verildi. Yunanistan ile de Atina Antlaşması imzalanmış. Selanik Yanya ve Girit Adası Yunanistan'a verilmiştir. Not: Babı Ali Baskını ile İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimi ele geçirerek padişahı etkisiz hale getirdi. 1918'e kadar yönetimde İttihat ve Terakki'nin sözü geçti. Çanakkale Savaşı 1915 Mustafa Kemal'in askeri yönden tanınmasını sağlayan 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesindeki savaşlar olmuştur. Mustafa Kemal, Çanakkale cephesinde üstün bir askerlik yeteneği sergileyerek önemli savunmalar yaptı. Mustafa Kemal ve emrindeki Tümen, parantez içinde 19. Tümen, Anafartalar ve Arıburnu'nda düşmanı ağır bir yenilgiye uğrattı. Kafkasya cephesi 1916 Mustafa Kemal Çanakkale'deki başarılarının ardından Ruslara karşı mücadele verilen Kafkasya cephesinde 16. Kolordu komutanı olarak görevini sürdürdü. Burada Ruslar karşısında dağınık halde olan birlikleri bir araya getirerek Rusların elinden Muş ve Bitlisi geri almayı başardı. Suriye cephesi 1917, 7. Ordu Komutanlığını atandı. Alman komutan ile düştüğü anlaşmazlık sebebiyle istifa etmiş İstanbul'a dönmüştür. 1918 yılında 7. Ordunun da bağlı olduğu Yıldırım Orduları grubuna komutan olarak atanmış, burada Arap ve İngiliz kuvvetlerini durdurmayı başarmıştır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 5 Üçüncü ayrım Sayfa 6'dan devam ediyoruz. Dört Şehir ve Mustafa Kemal Selanik Selanik Osmanlı'nın önemli bir Balkan kentiydi ve Ege kıyısındaydı. Deniz ticareti gelişmişti. Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ülkelerden çok fazla, çok fazla etkilenen bir bölgeydi. Büyük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarına da merkezlik yapmıştır. Mustafa Kemal 1907 askeri görevle geldiği Selanik'te burada faaliyet halinde bulunana İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları sonucunda ikinci meşrutiyet ilan edildi 1908 yılında. Bir müddet sonra Mustafa Kemal ordunun siyasetten ayrılması gerektiğini düşündüğünden ve ittihat ve terakki ile olan fikir uyuşmazlıkları sebebiyle cemiyetten ayrıldı. Manastır Atatürk Manastır askeri idadesini okumak için Manastır'da bulundu. Manastır'da birçok konsolosluk ve Avrupalılara ait birçok yayın vardı. Manastır Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında büyük etkiye sahiptir. Manastır'da Vatan ve Hürriyet şairi Namık Kemal, Türkçülük savunan Mehmet Emin Yurdakul ile tanıştı. Mustafa Kemal'in tarih bilincinin gelişmesinde öğretmeni Mehmet Tevfik Bey'in rolü büyüktür. Burada bazı Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı. 1897 Türk-Yunan savaşı savaşta başarılı olunmasına rağmen barış masasında istenilenin alınamaması Mustafa Kemal'i derinden etkiledi. İstanbul Mustafa Kemal İstanbul'da hem de asker hem de öğrenci olarak bulunmuştur. Mustafa Kemal'in başkente ilk gelişi eğitim amaçlıdır daha sonraki yıllarda görevi gereği burada ikamet etmiştir. Mustafa Kemal İstanbul devletin başkenti olduğu için devletin içinde meydana gelen her türlü gelişmeyi ayrıca Avrupa'daki gelişmeleri de yakından takip edebilmiştir. İstanbul her ne kadar Türk başkenti de olsa da Osmanlı'nın son dönemlerinde gayrimüslimler daha etkin olmuştur. Gayrimüslimler İstanbul'da birçok tiyatro ve eğlenceler düzenliyorlardı. Sofya. Mustafa Kemal 27 Ekim 1913'te Sofya askeri ateşeliğine atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış, bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmişti. Burada sosyete tarafından tanınan, halk tarafından sevilen bir yüzbaşı idi. Mustafa Kemal liderlik yolunda diye bir başlığa geçiyoruz. Atatürk'ün çeşitli özellikleri ve yönleri, vatanseverliği, ulusu için her şeyi yapmasıdır. Ben icabettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere canımı vereceğim. Sözü buna örnektir. İdealistliği, hedeflerine ulaşmak için yılmadan çalışmaktır, vazgeçmemektir. Hizmet edenler namus vazifelerini ifa etmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır diyerek belirtmiştir. İleri görüşlülüğü, geleceği doğru tahmin etmektir. İstanbul'da İtilaf donanmalarını görünce geldikleri gibi giderler. Sözü buna örnektir. Çok cepheliliği yani yönlülüğü. Değişik alanlarda bilgili ve etkili olmasıdır. Mustafa Kemal iyi bir asker, yönetici ve hukuk adamıdır. Mantıklılığı. Yaptığı işlerde mantık kurallarına uymasıdır. Büyük ve gereksiz hayallere kapılmamaktır. Gurura ve ümitsizliğe yer vermemesi. Yaptıkları işlerle gururlanmaz, kurtuluş savaşını kazandığında savaşı Türk milleti kazanmıştır demiştir. Hakikati arama gücü, gerçekleri araştırmasıdır. Yaratıcı zihniyeti, yeni fikirler ortaya koyabilmesidir. Devrimcidir, yeni oluşumlar sağlayabilmesidir. Akıl ve bilime önem vermesi. Atatürk akıl ve bilime her zaman öncelik vermiştir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiştir. Sabırlı ve kararlıdır, açık sözlüdür, sanatseverdir, disiplinlidir, barışçı olmasıdır. Mustafa Kemal'in 1919 yılına kadar üstlendiği görevler şeklinde bir şema var önümde. Şemayı okuyalım. Tarih ve görevleri yan yana iki farklı. Tarih Nisan 1909 görevleri 31 Mart olayını bastıran hareket orduzu içinde yer aldı. Tarih Aralık 1911 Trablusgarpa gönüllü olarak gitti. İtalyanlara karşı yerli halkı örgütleyerek mücadele etti. Tarih 27 Ekim 1913. Sofia Ataşeri'ne atandı. Tarih 25 Nisan 1915. Çanakkale'de itilaf kuvvetlerine karşı başarı ile, başarı ile mücadele etti. Tarih 10 Mart 1916. Kafkas cephesinde 16. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 5 Temmuz 1917. Merkezi Şam'da bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na atandı. Atatürk'ün eserleri. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük eser Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun yanında yazılı eserleri de vardır bunlar. Cumalı Ordugahı, Süvari Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları 1909. Tabiye ve tatbikat seyahati. 1911. Bölüğün muharebe tarihi. Almanca'dan çeviri. 1912. Zabit ve komandan ile hasbi hal. 1918. Nutuk. 1919-1927 yılları arasındaki olayları anlattığı eseridir. (parantez içinde). Vatandaş için medeni bilgiler. 1930. Geometri. 1937. Ünite 2. Milli uyanış. Yurdumuzun işgaline tepkiler. Sayfa 8. Birinci Dünya Savaşı'na katılan devletlerin Osmanlı Devleti ile ilgili planları. ABD. Bağımsızlığını geç bir zamanda yani 1783 yılında kazanmış bir devlet olmasına karşın verimli tarım arazileri, ham madde bolluğu ve her türlü dış tehlikelerden uzak olmaları sonucu hızlı geliştiler. Dünya siyasetinde söz sahibi olmak için dünyanın her tarafıyla ekonomik ilişki kurdular. Osmanlı Devleti'nde de kurdukları okul, hastane, matbaa gibi kurumlar aracılığı ile kısa sürede nüfus sahibi oldular. Avusturya-Tire-Macaristan, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan tamamen çıkarılmasını ve kendilerinin bu bölgeye hakim olmasını istiyorlardı. Devletin çok uluslu olmasından dolayı Fransız ihtilali ile yayılan milliyetçilik akımı sonucunda imparatorluğun bütünlüğü tehlike altına girdi. Rusların desteklediği Sırplarla mücadele edilebilmek için Almanya gibi güçlü bir devletin desteğine ihtiyaç duydular. Fransa Osmanlı devleti ile geçmişte bir her bakımdan ilişkileri mevcuttu. Siyasi, ticari, dini parantez içinde. Fransız ihtilali ile yayılan özgürlük, adalet ve milliyetçilik düşünceleri sonucu Osmanlı Devleti bu durumdan son derece olumsuz etkilenmiş ve zor duruma düşmüştür. Sanayileşmesi ile birlikte yeni sömürgeler elde etmek isteyen Fransa Osmanlı Devleti'nin topraklarına göz dikmiştir. Ermeni ve başka milletleri kullanarak Osmanlı'ya baskı yapmışlardır. Rusya Öteden beri Rusya'nın en büyük amacı boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inmek ve İstanbul merkezli büyük bir Slav devleti kurmaktı. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için akraba oldukları Osmanlı himayesindeki Slav halkı ve Ortodoksları Osmanlı'ya karşı kış, kış, kışkırtmışlardı. Almanya 1871 gibi geç bir dönemde siyasi birliklerini oluşturdular. Ana hedefleri İngiliz ve Fransızların ulaşamadığı zengin topraklara yayılmaktı. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni kullanarak Orta Doğu Balkanlar'da etkin olma istiyorlardı. Osmanlı Devleti'nde okul, demiryolu ve benzeri yatırımlar yaparak Osmanlı'ya ihtiyacı olduğu askeri uzmanlar göndererek Osmanlı ile dostane ilişkiler kurdular. Amaçları Osmanlı Devleti'ni kendi taraflarına çekip rakipleri İngiltere, Fransa ve Rusya'yı zor durumda bırakmaktı. Almanya'nın İngiltere ilk buhar gücünü bulup sanayi inkilabını geliştirmişler, gerçekleştirmişler. Gelişmiş gemiler yaparak okyanus ötesinde sömürgeler elde etmişlerdir. Dünya ticaretini ele geçirmişlerdir. Uzun yıllar çıkarları gereği Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden yanaydı ve Osmanlı'yı korudu. Çünkü Osmanlı Devleti İngiltere'nin ham madde kaynağı ve ürettiği malları satabileceği bir pazar konumundaydı. Osmanlı Devleti'nin himayesinde olan Orta Doğu petrol yatakları İngiltere'de için çok önemli bir yer, yer arz ediyordu. Daha sonra 19. yüzyıl sonlarından itibaren çıkarları gereği bu politikalardan vazgeçtiler. Bağımsızlık hareketlerini destekleyerek Arapları Osmanlı'ya karşı ayaklandırdılar. İtalya birliğini geç tamamladı 1871 yılında. Diğer devletlerle rekabet edilmek için sömürge arayışı içine girdi. Güçsüz Osmanlı Devleti elinde olan ayrıca kendisine yakın olan Kuzey Afrika Trabluskarp yani Libya'ya göz dikmiş, başarılı olamamasına karşın bu sırada Balkan Savaşları'nın çıkması üzerine yapılan Uşi Antlaşması ile Trabluskarp'ı ele geçirdi. Bu savaştaki tecrübeleri Osmanlı Devleti'nden hala toprak alabilmek için büyük devletlerin desteğine ihtiyaçları olduğunu gösterdi. Üçüncü ayrımın sonuna geldik. Sayfa 8. Dördüncü ayrım. Sayfa 9'dan devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 Savaşın Sebepleri Sömürge Rekabeti Sanayi inkilabı sonucunda gelişen sömürgecilik anlayışı ile devletlerin hem sanayileri için gerekli olan ham maddeyi bulmak, hem de ürettikleri malları satmak için sömürge arayışlarına başlamaları. Milliyetçilik düşüncesi 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı yani her milletin kendi devletini kurması düşüncesiyle çok uluslu devletler etkilenmiştir. Almanya-Fransa çekişmesi Fransa'nın 1871 yılında Almanya'nın eline geçen taş kümrü yataklarıyla ünlü Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi. Balkanlardaki çekişme, parantez içinde panslavizm politikası, parantez sonu. İngilizlerin Balkanlarda Rusları serbest bırakması ve Rusya'nın pansalvizm politikası ile Avusturya, Macaristan İmparatorluğu içerisinde yaşayan Slav ve Ortodoks asıllı milletleri kendi yanına çekmek istemesi. Devletler arası bloklaşma. Avrupa devletlerinin çıkarları doğrultusunda kendi aralarında bloklaşmalarıdır. Hızlı silahlanma yarışı. Savaşın başlaması ve gelişmesi. 1. Dünya Savaşı'nı başlatan olay 28 Haziran 1914'te Saraybosna'yı ziyaret eden Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesidir. Bunun üzerine 28 Temmuz 1914'te Avusturya Sırbistan'a savaş ilan etti. Böylece 1. Dünya Savaşı Fiilen başlamış oldu. Rusya, Sırbistan'ın yanında yer aldı. Fransa, Rusya'yı destekledi. Almanya ve İngiltere'nin de katılmasıyla savaş genişledi. Üçlü İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa, Rusya Savaş başladıktan sonra İtalya, Romanya, Brezilya, Japonya, Yunanistan ve Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri. Üçlü İttifak Devletleri, Birleşme. Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Savaş başladıktan sonra İtalya, parantez içinde savaşmada itilaf tarafına geçti. Parantez sonu. Osmanlı Bulgaristan, parantez içinde İtilaf tarafındayken Çanakkale Savaşı'ndan sonra İttifak tarafına geçti. Parantez sonu. Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesini istemeyen İtilaf Devletleri bu nedenle Osmanlı Devleti'ne kapitülasyonları kaldırmayı ve ekonomik alanda yardım etmeyi vaat ettiler. Ancak Almanya Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa girmesini sağlamak amacıyla Osmanlı Devleti adamları ile gizli görüşmelere başladı. Osmanlı Devleti savaşın başlaması ile birlikte tarafsızlığını ilan etti. Trablusgarp ve Balkan savaşlarından yenik çıkan Osmanlı Devleti yeni bir savaşa hazır değildi. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinin sebepleri Kaybettiği yerleri geri almak istemesi. İngiliz, Fransız ve Rus sömürgesi altında yaşayan Müslümanlar, Müslüman milletleri bağımsızlıklarına kavuşturmak istemesi. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi. En son olarak İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca politikalar izlemesidir. Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa katılmak istemesinde, Osmanlı'nın ceopolitik konumundan yararlanarak yeni cepheler açtırmak ve kendi üzerindeki savaş yükünü azaltmak, Osmanlı Halifesi'nin gücünden yararlanarak İngilizlerin Müslüman sömürgelerine ayaklandırmak, Osmanlı'yı Mısır'a saldırılarak İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kesmek, Rusya'ya Boğazlar yoluyla yardımda bulunulmasını engellemek istemesi etkili oldu. Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa katılmasında ise Almanya'nın savaşı kazanacağı inancı, Osmanlı sübaylarının Almanya'ya duydukları hayranlık, en son olarak da kaybettiği topraklarının itilaf devletlerinde olması etkili oldu. Not İngiliz ve Fransızlar Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesini istemiyorlardı. Çünkü cephelerin genişlemesini istemiyorlardı. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi durumunda kapitülasyonları kaldırmayı önerdiler. Osmanlı Devleti ise tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etti. Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi İngilizlerden kaçan Goben ve Breslau isimli iki Alman gemisi Osmanlı'ya sığındı. Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını bildirerek teslim etmedi. Yavuz ve Midilli adı verilen bu gemiler Karadeniz'e açılarak Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı Devleti de savaşa girmiş oldu. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler Saldırı cepheleri Kafkasya Kanal, savunma cepheleri Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Irak, yardım amaçlı topraklarımız dışında açılan cepheler Galiçya, Makedonya, Romanya. Kaf Kafkasya cephesi. Enver Paşa tarafından, tarafından Rusya'ya karşı açıldı. Amaç Kafkasya Kafkasları ele geçirerek Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak. İkincisi Hazar Denizi'nin doğusundan hareket ederek İngiltere'de denetimindeki Hindistan'a saldırmak. Üçüncüsü ise Kafkasya'daki petrol yataklarının kontrolünü ele geçirmek istenmesidir. Geçirilmek istenmesidir. Enmerpaşa yönetimindeki Türk ordusu Kafkasya'dan Rusya üzerine taarruza başladı. Ancak şiddetli kar şartları sebebiyle, kış şartları sebebiyle pek çok Türk askeri şehit oldu. Bu durumu değerlendiren Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis ve Erzincan'ı ele geçirdi. Daha sonra Kafkas cephesine atanan Mustafa Kemal Ruslara karşı başarı kazanarak Muş ve Bitlis'i işgalden kurtardı. 1 Nisan 1916 tarihine. Rusya 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk antlaşmasını imzalayarak savaştan çekildi. Antlaşma sonucunda Rusya, Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne bıraktı. Bilgi notu, Kafkas cephesinde Enner Paşa komutasındaki 90 bin asker Kars-Sarı Kamış'ta donarak şehit olmuştur. Enver Paşa, Almanya ile Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi için anlaşma imzalayan Osmanlı Harbiye Nazırıdır. Kanal Cephesi Süveyş kanalını ve ardından Mısır'ı alarak İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek amacı ile Almanya'nın isteği doğrultusunda Osmanlı askerinin saldırısı ile açılmıştır. Savaşın sonucu İngilizler, isyancı Araplar sayesinde Türk ordusunu geri çekilmek zorunda bıraktı. Çanakkale Cephesi Çanakkale Savaşı'nın nedenleri İtiraf devletlerinin zor durumda bulunan Rusya'ya erzak ve cephane yardımını boğazlar yoluyla sağlamak istemesi, İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'nin savaş dışı bırakılmak istemesi, Balkan devletlerini kendi yanlarında savaşa sokarak Balkanlarda Almanlara karşı yeni bir cephe açmak istenmesi. Son olarak Almanya ve Avusturya Macaristan'ı doğudan sarmak. Çanakkale Savaşı'nın Sonuçları Dünya Savaşı'nın uzamasına neden oldu. İngiltere ve Fransa'dan yardım alamayan Rusya'da karışıklıklar çıktı. Çarlık Rusya'sı yıkıldı. Rusya savaştan çekildi. Yarım milyon insan öldü. Bulgaristan Osmanlı'nın yanında savaşa girdi. Mustafa Kemal'in buradaki başarıları Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmasında etkili oldu. Suriye Filistin cephesi. Kanal harekatının bir devamı niteliğindedir. Süveyş kanalından kuzeye doğru ilerleyen İngiltere'yi durdurmak için açıldı. Türk ordusunun başında Alman general Liman Van Sanders bulunuyordu. Alman generalin başarısız olması üzerine cepheye gönderilen Mustafa Kemal İngiliz kuvvetleri karşısında Türk askerini esir düşmekten kurtardı. Irak cephesi, İngiltere'nin Türk kuvvetlerinin Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek, bölgedeki petrol yataklarını ele geçirmek, Rusya ile birleşip bölgedeki Türk kuvvetlerini etkisiz hale getirmek istemeleridir. Osmanlılar, Kut'ül Amare'de bazı başarılar elde ettilerse de daha sonra Musul'a çekilmek zorunda kaldılar. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 11. Beşinci ayrım. Sayfa 12. Hicaz-Yemen cephesi. İsyancı Arap ve İngilizlere karşı savaşıldı. Osmanlı kuvvetleri kutsal toprakları korumak amacıyla İngilizlerin kışkırttığı Araplarla savaştı. Bu cephelere yardım ulaştırılamaması sebebiyle Osmanlı devleti başarılı olamadı. Makedonya, Galicia ve Romanya. Topraklarımız dışında savaştığımız cephelerdir. Bu cephelerde müttefikimiz Avusturya ve Bulgaristan'a yardım etmek amacıyla savaşılmıştır. Zorunlu göç neden? Ermeniler 1876 tarihine kadar Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını en uzun süre koruyan gayrimüslim toplum olma özelliğini taşıyordu. 19. yüzyıldan itibaren başta Rusya ve İngiltere'nin kışkırtmaları ile isyana teşvik edilen Ermeniler, 1890'lı yıllardan itibaren örgütlenerek isyanlar çıkarmışlar, yaşadıkları bölgelerde Türk halkını katletmeye başlamışlar, 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Ruslarla birlikte Türk ordusuna karşı savaşmışlardır. Ermenilerin bölge halkına zarar verici bu faaliyetleri son olarak Van'da çıkan isyan üzerine 27 Mayıs 1915'te Sek ve İskan Kanunu Tehcir Kanunu çıkarıldı. Tehcir Kanunu 1. Dünya Savaşı'nda Ermenilerin Anadolu'dan Suriye ve Irak'ın kuzeyine göç ettirilmesini sağlayan göç kanunudur. Bu kanun gereğince Ordu ve bölge halkının güvenliği için bazı Ermeniler ülkenin güvenli bölgeleri olan Suriye ve Irak'ın kuzey vilayetlerine geçici olarak göç ettirilmiştir. Osmanlı devleti tehcir sırasında Ermenilerin zarar görmemesi için, Ermenilerin iyaşe ve güvenliğinin sağlanması, yerleşmeleri için kredi verilmesi gibi çok büyük harcamaları içeren önemli tedbirler almışsa da, bazı Ermeniler salgın hastalıklar ya da hırsızlık saldırıları sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir. Ancak Osmanlı Devleti göç sırasında ihmali görülen yetkilileri cezalandırmayı ihmal etmemiştir. Yalnız günümüzde Ermeniler bu dönemde 1,5 milyon Ermeniyi öldürdünüz diyerek haksız soykırım iddialarında bulunuyor. Bizim arşivlerimizi incelemek için herkese açtık, gelin siz de arşivlerinizi açın, soykarın iddiaları olmadığını tartışalım diyoruz, yaklaşmıyorlar. İddiaların amacı Türkiye'nin dünya kamuoyunda itibarını sarsmak ve daha bazı topraklarımızda hak iddia etmeleridir. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesi Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Avusturya, Macaristan, Almanya ve Bulgaristan ve Osmanlı Devleti itiraf devletlerine karşı üstün duruma geldiyse de, bu durum fazla uzun sürmedi. Almanya'nın İngiltere'ye silah ve ham madde taşıyan Amerika Birleşik Devletleri gemilerine zarar vermesi üzerine ABD'de Almanya'ya karşı savaşa girdi. Bu durum savaşın kaderini değiştirdi. Almanya batı cephelerinde çöktü. Almanya'nın yardımları ile ayakta duran Osmanlı ve Bulgar kuvvetleri zor durumda kaldılar. Sonunda ittifak devletleri aşağıdaki barış antlaşmalarını imzalamak zorunda kaldılar. Sayfanın alt kısmında bilgi kutucuğu yer alıyor. Oraya okuyalım. Sevr Antlaşması Osmanlı Mevusan Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuken geçersiz bir antlaşmadır ve yürürlüğe girmemiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları İttifak Devletleri yenildi. Yeni devletler kuruldu. Parantez içinde Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan, Türkiye. Parantez sonu. Yeni rejimler ortaya çıktı. Parantez içinde Almanya'da Nazizm, İtalya'da Faşizm, Rusya'da Komünizm. Parantez sonu. İmparatorluklar yıkıldı. Parantez içinde Alman, Avusturya, Macaristan Osmanlı, Rus Parantez sonu Savaşları önlemek ve devletler arasındaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla Cemiyeti Akvam Parantez içinde Milletler Cemiyeti Parantez sonu kuruldu Tank, denizaltı ve uçaklar ilk defa kullanıldı 10 milyona yakın insan öldü Wilson ilkeleri Parantez içinde 8 Ocak 1918. Bu ilkelerin yayınlanma amacı dünya barışını sağlamak, ülkeler arası mücadelelere son vermektir. Wilson ilkelerine göre, bütün milletler kendi geleceğine kendisi karar verecektir. Birinci Dünya Savaşında yenen devletler yenilenlerden savaş ve topraktan zimati, tazminatı almayacaktır. Dünya barışını tehdit eden silahlanmaya son verilecektir. Devletler arası barışa sağlamak için milletler cemiyeti kurulacaktır. Wilson ilkeleri görünürde dünya barışını sağlamaya yöneliktir. Fakat sömürgeci devletler bu ilkeleri kendi lehlerine çevirmişlerdir. Bunun yanında Wilson ilkelerine uymayarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmişler ve dünya barışını tehlikeye sokmuşlardır. Osmanlı'nın savaştan çekilme nedenleri Birincisi, Bulgaristan'ın savaştan çıkması ile Almanya ile bağlantımızın kesilmesi. İkincisi, savaştığımız cephelerde yenik durumda olmamız. Üçüncüsü, savaşa sokan itihat ve terakki yöneticilerinin ülkeyi terk etmesi. Dördüncüsü, Amerika'nın yayınladığı Wilson ilkelerine güvenmemiz. Mondros Ateşkes Antlaşması'na sebep oldu. Bütün bu sebepler. Geldikleri gibi giderler. Mondros Ateşkes Antlaş Antlaşması parantez içinde 30 Ekim 1918 parantez sonu Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıktıktan sonra ölüm fermali olan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştı. İtilaf devletleri savaş devam ederken Osmanlı devletinin topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardı. Artık Mondros antlaşması ile birlikte Osmanlı devletinin toprakları resmen işgale hazır hale gelmiştir. Bu antlaşmaya göre 1. Boğazlar bütün devletlere açık olacak ve yönetimi itilaf devletlerinde bırakılacak. 2. Osmanlı ordusu terhis edilecek ve orduya ait cephaneye el konulacak. 3. Ulaşım yolları itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak. 4. Donanma itilaf devletlerinin kontrolünde olacak. 5. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda karşılaşırsa herhangi stratejik bir bölgeyi işgal edebilecekti. 7. Madde İtilaf devletleri 7. Madde ile birlikte işgallere zemin hazırlamıştır. Doğu Anadolu'daki 6 ilde Parantez içinde Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van, Bestevi. Parantez sonu. Karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal edebilecekti. 24. Madde 24. Madde ile Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devleti kurmak amaçlanmıştır. Önemi Osmanlı devleti fiilen sona ermiştir. Osmanlı devleti boğazlar üzerindeki hakimiyetini kaybetmiştir. Anadolu toprakları işgale açık hale gelmiştir. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi, ulaşım ve iletişim bölgelerinin kaybedilmesi, donanmanın itiraf devletlerinin elinde olması Osmanlı devletini savunmasız bırakmıştır. Osmanlı'nın egemenlik hakları zedelenmiştir. Boğazlar açılacak, bölgedeki istihkamlar ve İstanbul İhtiraf Devletleri tarafından denetlenecektir. Bu birinci maddeydi. Anadolu işgale açık hale gelmiştir. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum oluştur, oluşursa istedikleri yerleri işgal edecektir. Bu ikinci madde. Yapılacak işgallerde direniş gösterilmesi engellenmek istenmiştir. Sınırların korunması dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Doğuda Ermeni devleti kurmak için sözde bazı gerçek gerekçeler uydurulmuştur. Doğudaki 6 vilayete Sivas, Elazığ, Bitlis, Erzurum, Van, Diyarbakır bir karışıklık çıkarsa oralarda işgal edilecektir. Halkın örgütlenerek itilaf devletlerine karşı gelmesi engellenmek istenmiştir. Bütün liman, tersaneler, demir yolları, tüneller ve telgraf istasyonları itiraf devletlerinin denetimini, denetimine verilecektir. Bu ise 5. maddeydi. İstanbul'un işgali 13 Kasım 1918. Ateşkesin ardından 13 Kasım 1918 tarihinde itiraf devletleri asker çıkardı. Mustafa Kemal işgal karşısında yaverine dönerek geldikleri gibi giderler demiştir. Mustafa Kemal İstanbul'da kaldığı süre içinde padişah ve politikacılarla görüşmüş fakat hiçbir sonuç alamamıştır. Mustafa Kemal siyasi açıdan yapacak bir şeyin olmadığını, ülkenin İstanbul'dan kurtarılamayacağını, Anadolu'ya geçip milli mücadeleyi başlatmaktan başka bir çarenin olmadığını anlamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgal edilen diğer yerler İngilizler, Musul, Urfa, Antep, Maraş, Merzifon, Batumu, Fransızlar, Adana, Dört Yol, Mersin, Toros tünelleri, Afyonu, İtalyanlar, Antalya, Konya, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Burduru, İtiraf Devletleri donanmaları, Boğazları işgal etmişlerdi. Antlaşmanın uygulamasında ortaya çıkan sorunlardan dolayı Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa edecektir. Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 Amaçları Avrupa'nın sanırlarını yeniden gözden geçirmek, Osmanlı topraklarının nasıl paylaşılacağına karar vermek, Batı Anadolu ve Ege'yi İtalya'ya değil daha güçsüz olan Yunanistan'a vermek, İtilaf Devletleri'nin ittifak devletleri ile yapacakları kesin barış antlaşmalarının şartlarını görüşmek, bu konferansta barış görüşmelerinin yapılması beklenirken Osmanlı Devleti'nin toprakları paylaşılmış, Batı Anadolu toprakları Yunanistan'a bırakılmıştır. Uyarı Batı Anadolu'nun İtalya yerine Yunanistan'a bırakılmasının nedeni güçlü bir İtalya'nın Akdeniz'de varlığının İngiltere'nin sömürge yollarını tehdit edebileceği düşüncesidir. Güçlü bir İtalya yerine güçsüz olan Yunanistan tercih edilmiştir. Sonuçları sömürgeciliğin yerini ilk kez manda fikre aldı. Osmanlı devleti dışındaki devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının şartları belirlendi. Milletler Cemiyeti parantez içinde cemiyeti akvam kuruldu. Ermeni sorunu ilk kez uluslararası bir konferansta görüşüldü. Konferansta görüşmelerden sonra barış şartları belirlenmiş. Ve yenilen devletlerle şu antlaşmalar yapılmıştır. Almanya ile Versailles, Avusturya ile Saint-Germain, Saint Macaristan ile Trianon, Bulgaristan ile Nöye, Osmanlı ile Sevir Barış Antlaşmaları imzalanmıştır. Wilson ilkelerine göre toprak alamayacak olan İngiliz ve Fransızlar manda ve himaye yönetimini ileri sürerek işgalin adını değiştirdiler. Manda yönetimi Orta Doğu'da kendini yönetemeyecek olan devletleri belirli bir seviyeye gelene kadar kendilerinin yönetmesidir. 5. ayrımın sonu sayfa 15 6. ayrım Sayfa 16 İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919. Paris Konferansı'nda 1. Dünya Savaşı'nda İtalya'ya vaat edilen Anadolu toprakları Yunanistan'a verildi. Sebebi İngiltere'nin Batı Anadolu'da güçlü bir İtalya'nın varlığını kendisi için tehlikeli gördü ve güçlü bir İtalya yerine güçsüz bir Yunanistan'ı tercih etti. Yunanlılar Paris Konferansı'nda alınan karara dayanarak 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmişler. Özellikle Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunla beraber katliamlara girişmişlerdir. İşgalin önemi Birincisi Kuvayi milliye ortaya çıkmaya başladı. 2. Milli bilinç uyandı. Üçüncüsü Halkı milli mücadele için örgütlemek kolaylaştı. Dördüncüsü Mitingler düzenlendi. 5. Reddi İlhak Cemiyeti kuruldu aldıncısı ve son olarak halk işgalcilere güvenilmeyeceğini anladı. Amiral Bristol raporu İzmir'in işgali dünya kamuoyunda büyük bir yankı ve kınamaya sebebi olunca olayın sorumlusu durumunda olan itiraf devletleri kamuoyunu yatıştırmak ve İzmir bölgesindeki durumu öğrenebilmek için bölgeye Amiral Bristol önderliğinde bir rapor heyeti göndermişlerdir. Bristol raporunun içeriği 1- Bölgedeki olayların sorumlusu Türkler değil, Rumlardır. 2- Bölgede Türkler çoğunluktadır. 3- Yunanlıların bölgeyi işgali ilhaka yöneliktir. Bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik değildir. 4- Bölgeden Yunanlılar çekilerek bölgeye itiraf devletlerinin güvenlik birlikleri yerleşmelidir. Bristol raporunun önemi 1- Yunanlıların Paris konferansında sahte rapor verdiği ortaya çıkmıştır. 2- Yunan işgalinin niteliği dünyaya duyurulmuştur. 3- İşgalin gereksiz ve haksız olduğu belirtilmiştir. 4- Ve son olarak ilk defa uluslararası bir belge Türk milli mücadelesinin haklılığını göstermiştir. Sayfamızda cemiyetler başlığı altında bir şema yer alıyor. Cemiyetler başlığının altında iki farklı başlık yine e, mevcut. Birincisi zararlı cemiyetler, iki ok halinde sağ ve sola, diğeri yararlı cemiyetler. Zararlı cemiyetler yine iki ok halinde sağ ve sola şeklinde ikiye ayrılıyor. Zararlı cemiyetlerden başlayalım. İkiye ayrılan birincisi yabancı, zararlı, diğeri İkincisi Yerli Zararlı, Yabancı Zararlı, Mavi, Mavri Mira, Pontus Rum Cemiyeti, Hınçak ve Taşnak Cemiyeti, Etniki Eterya Cemiyeti, Yerli Zararlı, Suh ve Selameti Osmaniye Fırkası, Teali İslam Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti, Wilson İlkeleri Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Cemiyetlerin altındaki diğer kola geçiyoruz. Yararlı cemiyetlere Trakya Paşaeli Cemiyeti, İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Şarkı Müdafai Hukuk Cemiyeti, Trabzon Müdafai Hukuk Cemiyeti ve son olarak Milli Kongre Cemiyeti. Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Yabancı Zararlı Cemiyetler A. Rum Cemiyetleri 1. Mavri Mira Mavri Mira Fener Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuştu ve amacı Ege, Trakya ve İstanbul'u alarak eski Bizans İmparatorluğunu canlandırmaktır. Bu cemiyet İzmir'in işgali ile istediğini gerçekleştirmek için faaliyetlerini artırmıştır. 2. Pontus Rum Cemiyeti Pontus Rum Cemiyeti Rum Patriği ve İtilaf Devletleri'nin desteği ile kurulmuştur. Amacı eski Trabzon Rum İmparatorluğu'nu canlandırmaktır. Pontusçular gazeteler veya yayınlar aracılığıyla değil, kurdukları çitelerle faaliyet göstermişlerdir. 3. Etniki Eterya Cemiyeti Yunanistan'ın bağımsızlığına kavuşmasını sağlamıştır. Türkleri en çok uğraştıran cemiyettir. B. Ermeni Cemiyetleri 1- Hınçak ve Taşnak Ermeniler Doğu Anadolu'da bir büyük bir Ermenistan kurmak için Taşnak ve Hınçak cemiyetlerini kurmuşlardır. Bu cemiyetler Ermeni Patriği Zaven'den emir almaktaydılar. C- Yahudi Cemiyetleri 1- Makkabi ve Alyans İsrail Yahudiler tarafından İstanbul'da kurulan Yahudi cemiyetlerinin İsrail Cumhuriyeti'ni kurmak ve Yahudi halklarını genişletmek gibi amaçları vardı. Yerli zararlı cemiyetler. Birincisi Kürt Teali. Bu cemiyet Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Wilson ilkelerine güvenilerek kurulmuştur. Irak'ın Suriye'nin kuzeydoğusu, Türkiye'nin güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu, İran'ın kuzeybatısı ve Ermenistan'ın da özel bir Kürt devleti kurmak amacıydı. 2. sulh selameti Osmaniye Bu partinin amacı saltanat ve Hilafet'in etrafında bir güç oluşturmak ve Anadolu hareketini bir iddiaçı hareket olarak vasıflandırmak amaçlarındandı. Damat Ferit, icraatlarında bu partiden aldığı destekle ayakta kalabiliyordu. 3. İslam Teali İşgalcilerle mücadelenin mümkün olmadığını, bu nedenle halife etrafında toplanılması gerektiğini savunan bu cemiyet, bir İslam kamuoyu oluşturmaya çalışmaktaydı. 4. İngiliz Muhipleri İngiliz Muhipleri Cemiyeti Anadolu'da İngiliz himayesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 5. Wilson Prensipleri Amerika Birleşik Devletleri'nin mandacılığını savunan bu cemiyet adını ABD Başkanı Wilson'un yayınladığı Wilson Prensiplerinden almıştı. Bu cemiyetin üyeleri ABD'nin Osmanlı sınırları içinde amaçlarına ulaşamayacağını anlayınca cemiyeti kapattılar. Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler 1. Trakya Paşaeli Doğu Trakya'nın Türklüğünü ispatlamak, bölgenin Yunanistan'a verilmesini önlemek, eğer böyle bir durum olursa Trakya'da bağımsız bir Türk devleti oluşturmak için kurulmuştur. Trakya Paşa'yı cemiyeti. İkincisi İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinin oluşmasında da bu cemiyet etkili olmuştur. 3. Kilikyalılar Adana ve çevresini Fransızlara karşı savunmak ve Ermenilerin buradaki ideallerine karşı koymak için kurulan cemiyettir. Dördüncüsü Vilayeti Şarkiye Müdafai Hukuk İstanbul'da kurulan cemiyet daha sonra Erzurum ve Elazığ'da da şubeler açılarak Doğu'da Ermeni devletinin kurulmasını önlemeye çalıştı. 5. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını önlemek amacıyla kurulan bu cemiyetin merkezi Trabzon idi. 6. Milli Kongre Merkezi İstanbul olan bu cemiyet basın yolu ile Türklerin sorunlarını dünyaya duyurmaya çalışmıştır. Metekler yapılması ve meclisi Mebusanın toplanmasında etkili olmuştur. Not Halkı kurtuluş mücadelesinde birlikte tutmak için öncelikle Erzurum Kongresi'nde doğudaki yararlı cemiyetler Sivas Kongresi'nde ise yurttaki tüm yararlı cemiyetler birleştirilerek Anadolu ve Rumeli müdafaa-yı hukuk cemiyeti olarak yönetilmeye başlandı. Önemli bir not. 18. sayfada yine cemiyetler hakkında geniş bir izahat mevcut ve bunu şema ile bu şema ile yapılmış bunu e, okuduğumuz bölümün tekrarı şeklinde fakat tekrar okumak istiyorum şemanın sol tarafında bir azınlıkların kurduğu cemiyetler yazısı mevcut başlık halinde e, altında cemiyetin adı diğer tarafta hakkında kısaca bilgi cemiyetin adı Mavri Mira Cemiyeti hakkında kısaca bilgi bölümünde İstanbul Rum Patrikhanesi'nce kuruldu. Amacı çeşitli illerde çeteler kurmak ve Yunanistan'da yine propaganda yapmaktır. Parantez içinde Büyük Yunan Devleti kurmak ve Bizans'ı yeniden canlandırmak. Rumların kurdukları cemiyetlerden diğeri Pontus Rum Cemiyeti. Bunun Hakkında kısaca bilgi Merzifon Amerikan Koleji'nde kuruldu. Pontus adlı bir gazeteleri vardı. Amacı Samsun ya da Trabzon merkez olmak üzere İnebolu yani Sinop'tan Batum'a kadar bir Pontus Rum devleti kurmaktı. Rumların kurdukları son cemiyet Etniki Eterya. amacı Rumların yaşadığı her yeri Yunanistan'a katmaktı. Hınçak, parantez içinde hınçak, çan sesi manasına geliyor ve taşnak cemiyetleri. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermenilerce kurulmuştur. Amacı ise Doğu Anadolu ve Çukurova'da bir Ermeni Devleti kurmaktı. Ermeni intikam Alayları Çukurova'da bir Ermeni Devleti kurmak için örgütlenmişlerdir. Musevi Macabi Alyans Cemiyeti Filistin'de bir İsrail devleti kurmak amacıyla örgütlenmiştir. Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak özelliklerini 3 maddede inceliyoruz. Birincisi bulundukları yerdeki güvenliği bozarak 7. maddenin uygulanmasını sağlamak. İkincisi Türkleri göçe zorlayarak kendi nüfuslarını çoğaltmak. Üçüncüsü ve son olarak Türk Milli Birliği'ni bozmak ve bağımsız devletler kurmak. 2. Türk veya Müslümanların kurduğu cemiyetler parantez içinde milli varlığa düşman cemiyetler. Cemiyetin adı Kürt Teali Cemiyeti hakkındaki kısaca bilgi. İstanbul'da kuruldu. amacı yabancı bir devletin himayesinde doğuda Kürt devleti kurmaktır. Önemli bey ve aşiretlerin milli mücadeleyi desteklemeleri üzerine etkisini yitirmiştir. Teali İslam Cemiyeti, İstanbul'daki medrese hocalarınca parantez içinde müderrislerce kuruldu, hilafet ve saltanata bağlılığı savunmuş, milli mücadeleye karşı çıkmıştır. Kurtuluşu halifenin buyruğu altına girmekte görmüşlerdir. Diğeri Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası, İstanbul'da kuruldu. amacı padişah ve hilafete bağlı kalmayı sağlamaktı. Damat Ferit'i destekliyordu. Meşrutiyet yanlısıydı. Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti 1911 yılında mecliste İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı bir tepki olarak kurulmuştur. Milli mücadeleye karşı çıkmıştır. İngiliz Muhipleri Cemiyeti İstanbul'da yine kuruldu. Amacı Osmanlı Devleti ile İngiltere arasındaki dostluğu kuvvetlendirmek ve Osmanlı Devleti'nin İngiliz himayesini almaktır. Wilson İlkeleri Cemiyeti İstanbul'da aydın yazar ve gazetecilerce kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunu Amerika Birleşik Devletleri himayesinde görmüşlerdir. Türk veya Müslümanların kurduğu cemiyetlerin ortak özellikleri 4 maddede incelenmiştir. Birincisi saltanata ve hilafete bağlı görünmeleri. ikincisi milli mücadeleye karşı olmaları, üçüncüsü işgalci devletlerce desteklenmeleri ya da işbirliği yapmaları. Dördüncüsü ise kuruluşu yabancı himayesinde görmeleri. Yararlı, parantez içinde milli cemiyetler. Başlangıçta Türk'ün haklı davasını yayın yoluyla ve propaganda ile savunmaya çalışmışlar da işgalci devletlerin haksız tutumu ve İzmir'in işgali bu tür mücadelenin yeterli olmayacağını göstermiş ve silahlı mücadeleye başlamışlardır. Her cemiyet bir zararlı cemiyete karşı kurulmuştu ve sadece kendi bölgesini savunuyordu. Aralarında koordinasyon yoktu. Cemiyetin adı Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti hakkındaki kısa bilgi. Edirne'de kuruldu. İlk kurulan cemiyettir. Amacı mütearekeden sonra azınlıkların taşkınlıkları ve işgaller karşısında Trakya'da yaşayan Türklerin haklarını koruyup direnişi sağlamak ve gerekirse silahla karşı koymakta. Mavrim Mira Cemiyetine karşı kurulmuştur. İzmir Müdafaa-ı Hukuku Osmaniye Cemiyeti. 2 Aralık 1918'de kurulmuştur. Cemiyet İzmir'in Yunanlılara verilmesini engellemeye, İzmir'in Türklüğü hakkında propaganda yoluyla dünya kamuoyunu inandırmaya ve haklarını korumaya çalışmıştır. Mavrim Mira Cemiyetine karşı kuruldular. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. İzmir'de kurulan bu cemiyetin ilk adı Müdafaa-i Vatan Heyeti'dir. İzmir'in işgalinden bir gün önce reddi İlhak Cumhuriyeti adını almıştır. Cemiyetin amacı ise İzmir'in haksız olarak Yunanistan tarafından işgalini önlemek, İzmir ve çevresinin Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmaktı. İzmir'in işgalinden sonra silahlı direnişe geçen Reddi İlhak Cemiyeti'nin çalışmalarıyla Kuvayi Milliye Birlikleri kuruldu. Ayrıca cemiyet Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur. Şark vilayetleri parantez içinde Doğu Anadolu parantez sonu müdafaa-i hukuk cemiyeti. Cemiyet ilk önce Doğu illerindeki Müslüman halkının hatlarını korumak amacıyla İstanbul'da kuruldu. 10 Mart 1919'da Erzurum Müdafaa-i Huk Hukuk Şubesi açıldı. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Şubesi Anadolu Doğu Anadolu'nun Ermenistan'a verilmesini engellemek amacıyla hızla örgütlenmeye ve çevre illerle ilişki kurmaya başladı. Taşnak ve Hınçak Cemiyetine karşı kurulmuştur. Ayrıca cemiyet Ermenilerle mücadele etmek, Doğu illerinde Türklerin Ermenilere sayıca üstün olduğu kadar tarih, kültür ve uygarlık yönüyle de üstün olduğunu kanıtlamak için Fransızca Le Pays, Türkçe hadisat ve albayrak gazetelerini çıkarmış, bu bölgeden göç edilmemesi, bilim, iktisat ve din adamlarında teşkilatların kurulması, alanlarında teşkilatların kurulması, bölgenin saldırılara karşı kurulması, bölgenin haklarının savunulması gibi kararlar almıştır. Trabzon Muhafazayı Hukuku Milliyet Cemiyeti, Trabzon ve yöresine yönelik Pontus Devleti'nin kurulmasını engellemek ve Ermeni iddialarına karşı bölge halkının haklarını savunmak amacıyla Trabzon'da kuruldu. Pontus Rum ve Etniki Eterya Cemiyeti'ne karşı kurulmuştur. Kilikyalılar Cemiyeti Fransız ve Ermenilerin Adana ve çevresindeki emellerine ve işgallerine karşı 21 Aralık 1918'de Ali Fuat Paşa'nın girişimleriyle İstanbul'da kuruldu. Cemiyet Adana'nın Fransız işgaline karşı savunulmasında etkili olmuştur. Ermeni intikam Alayları ve Hınçak ve Taşnak Cemiyeti'ne karşı kurulmuştur. Milli Kongre Cemiyeti 2. Meşrutiyet döneminde Türkçülük fikrini ve Türk Milliyetçiliği Hareketi'ni milli eğitim vasıdalarıyla yaymak amacıyla kurulan Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti üyeleri tarafından 29 Kasım 1918'de İstanbul'da kuruldu. Partiler üstü bir cemiyet olarak kurulan Milli Kongre Cemiyeti'nin amacı Türkler hakkında dünyaya yapılmış ve yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını, Türk vazifelerine nedeni, medeni vasıflarını belirtmekti. 1919 yılında Milli Kongre Türkler hakkında tanınmış yazarların sözlerini dünya kamuoyunda Türklerin durumu ve Ermenilerin Müslümanlara yaptıkları zulümler hakkında vesikalar ve Fransızca eserler yayımlayarak etkili olmuştur. Milli cemiyetlerin ortak özellikleri 6 madde şeklinde açıklanmıştır. Birincisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İzmir'in işgal edilmesiyle kuruldular. İkincisi, düşman işgalini önlemek ve Türk milletinin bağımsız yaşamasını sağlamaya amaç edilmişlerdir. Üçüncüsü, önceleri yayın yoluyla mücadeleyi, sonraları silahlı, mü silahlı mücadeleyi benimsemişlerdir. Dördüncüsü, Türk halkını teşkilatlandırmak için bölgelerinde kongreler toplamışlardır. Beşincisi ortaya çıkmalarında Türk milliyetçiliği vardır. Milli mücadelenin temelini atmışlardır. Altıncı ve son olarak Sivas Kongresi'nde birleştirilerek Anadolu ve Romeli müdafaa hukuk adını almışlardır. Parantez içinde daha sonra halk fırkası adıyla partiye dönüşmüştür. Altıncı ayrımın sonu sayfa 19. Yedinci ayrım. Sayfa 20'den devam ediyoruz. Kuvayi Milliye Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra başlayan düşman işgaline karşı İstanbul hükümetinin sessiz kalması üzerine, halkın vatırını korumak üzere işgalci güçlere başlattığı silahlı direniş hareketine verilen addır. Osmanlı Devleti'ne bağlı olmayan bu kuvvetler, Türk milletine dayanan ve onun adına faaliyet gösteren bir direniş hareketidir. Kuvayi Milliye'nin özellikleri Bölgesel amaçlıdır. Kendi bölgelerini korumak amacıyla kurulmuştur. Disiplinli ve düzenli birlikler değillerdir. İşgallere karşı vatanı korumak amacıyla kurulan birliklerdir. Milliyetçilik duygusu hakimdir. Askerlik, bilgi ve teknik bakımından eksik birliklerdir. Belli bir merkeze bağlı değildirler. Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmana oyalamışlar. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları başarıyla bastırmışlardır. kuvay Milliyede ilk silahlı direniş olayı. kuvay Milliye'nin işgallere karşı ilk direnişi 19 Aralık 1918 18 tarihinde Hatay dört yolda Fransızlara olmuştur. İkinci direniş ise İzmir'in işgalinden sonra Batı Anadolu'da Yun Yunanlılara karşı olmuştur. Düzenli ordunun kurulması ile birlikte Kuvayi Milliye kaldırılmıştır. Kuvayi Milliye'nin kaldırılma nedenleri. Belli bir otoriteye bağlı olmayışları. Askeri teknik ve bilgi bakımından eksik oluşları. İhtiyaçlarını karşılamak için halka baskı yapmaları. Düzenli orduya sahip olan Yunanlılara karşı tam olarak başarı sağlayamamaları. Kuvayi Milliye'nin sağladığı faydalar ve özellikleri Milli mücadelenin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerde Kuvayi Milliye birlikleri arasında ilişki az olup kendi bölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Tek bir merkeze bağlı değillerdir. Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de bu harekete katılmışlardır. Düşmanın ilerlemesi yavaşlatılmıştır. Yunan ordularının Anadolu'da rahatça ilerlemelerini engellemişlerdir. Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelerinin saldırılarına karşı korumuşlardır. Halka moral vermiş ve ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlamıştır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar halkı korumuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı başlayan iç ayaklanmaların bastırılmasında çok önemli fayda sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi için zaman kazandırmıştır. Kuvai Milliye düzenli ordular kuruluncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zaman kazandırmış ve ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakim ve tek güç haline gelmesine ortam hazırlanmıştır. Kuvai Milliye daha sonra kaldırılarak düzenli ordu kurulmuştur. 8 Ekim 1920 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919 Yurdun işgali üzerine İstanbul'a arkadaşlarımızla kurtuluş çareleri aradık. Kurtuluş için tek yol Anadolu'ya geçip halkı örgütlemekti. Aradığım fırsat 9. Ordu müfettişi olmamla gerçekleşti diyor Mustafa Kemal Atatürk. 9. Ordu müfettişliği Mustafa Kemal'e verilen görev bölgede meydana gelen olayları incelemek Halkın elindeki silahları toplamak, bölgede asayiş ve güveni sağlamak. Havza bildirisi 28 Mayıs 1919 1. İşgallere karşı mitingler düzenlenmesi 2. İtilaf devletlerine ve Osmanlı hükümetine işgalleri kınayan protesto telgrafları çekilmesi Amaç işgaller ve ülkenin durumu hakkında halkın bilinçlenmesini sağlamak Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919. Mustafa Kemal, Ali Fuat (parantez içinde Cevetsoy, Rauf Orbay ve Refet Benen'in katılımıyla hazırlanmıştır). Aynı zamanda Kaz Kazım Karabekir ve Cemal Paşa da telgrafla onaylamıştır. Amasya Genelgesi: "Batanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir." Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi açıklanmıştır. Mücadelenin bölgesel olmadığı belirtilmiştir. Amasya Genelgesi'nde İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir. İstanbul Hükümeti'ne bir başkaldırı ve ihtil bir ihtilal niteliğindedir. Yine Amasya Genelgesi milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milli mücadelenin yöntemi belirlenmiştir. İlk defa millet ekemenliğinden bahsedilmiştir. Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. Temsil heyetinin kurulması istenmiştir. Sonuç Mustafa Kemal geri çağrılınca askerlikten istifa etti. Erzurum Kongresi 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel aldığı kararlar bakımından ulusaldır. İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiştir Erzurum Kongresi'nde. İlk defa millet iradesinden açıkça bahsedildi. İlk defa manda ve himaye reddedildi. İlk defa meclisin toplanması istenmiştir. İlk defa temsil heyeti oluşturulmuştur. Son olarak... İlk defa Doğu'daki cemiyetler birleştirilmiştir. Savaş Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi toplanış bakımından ve aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Tüm cemiyetler birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Temsil heyeti yurdun tamamen tamamını temsil edecek şekilde genişletilmiştir. Temsil heyeti İrade-i Milliye adıyla gazete kurulmuştur. Bu neyin sonuçlarıydı? Sivas Kongresi'nin sonuçları. Erzurum Kongresi'nde ilkler konuştu toparlayacak olursak. Sivas Kongresi'nde bunun devamı geldi. Amasya görüşmesi. İlk önce Erzurum dedik, Sivas Kongresi dedik, sonra şimdi de Amasya görüşmesi. 20 22 Ekim 1919 yılı. Amasya görüşmesi ile İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımış oldu. Mimusan Meclisi'nin toplanmasına karar verildi. İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa, Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal. Mimusan Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip etmek amacı ile Temsil Heyeti Ankara'ya geldi. İşgal edilmiş, Ankara neden merkez olarak seçildi? Bunların sebepleri. İşgal edilmemiş güvenli bir yerdi Ankara. Demiryolu Ağı'nın geçtiği bir yerdi Ankara. Telgraf hattı buradan geçiyordu. İstanbul'da açılacak olan meclisi yakın bir konumdaydı. Batı cephesi buradan daha iyi idare edilebilirdi. Milli mücadele başlıyor. Altında bir not düşünmüş. Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a geldi. Bu sırada itiraf devletleri donanması da İstanbul'a gelmişti. Bunun üzerine geldikleri gibi giderler diyerek kurtuluşa olan inancını belirten Mustafa Kemal düşmanı yurttan atma kararını gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. İşgal altındaki İstanbul'da kaldığı 6 ay süresince padişah ve politikacılarla yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı. Siyasi olarak bir şey yapılamayacağını anlamıştı. Vatanın ve milletin kurtuluşu için Anadolu'ya geçip milli direnişi başlatmaktan başka çare yoktu ve bu sırada kendisine verilen 9. Ordu Müfettişliği göreviyle 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket etmiş. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ulaşarak Milli Mücadele'yi başlatmıştır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması 19 Mayıs 1919. Samsun çevresindeki Türklerin silahlanmasını ve teşkilatlanmasını engellemek için 9. Ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a gönderilmiştir. Samsun'a yayınladığı raporda Rumların siyasi emellerinden vazgeçmeleri halinde karışıklığın kendiliğinden sona ereceğini belirtmiştir. Not 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı kabul edilmektedir. Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919. Mustafa Kemal Milli Birliği gerçekleştirmek ve Kurtuluş Savaşı'na çağırda bulunmak amacıyla çeşitli komutanların da imza ve desteğini alarak Amasya'da yeni bir genelge yayınlamıştır (parantez içinde Ali Fuat, Kazım Karabekir vesaire). Buna göre kararları: Batı'nın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. Parantez içinde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesidir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı vazifenin gereğini yerine getirmemekte, bu da milletimizi yok göstermektedir. Milletin istiklaline yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Parantez içinde Kurtuluş Savaşı'nın amaç ve yöntemi. Milletin haklarını tüm dünyaya duyuracak bir kurul toplanmalıdır. Parantez içinde Temsil Heyetinden bahsediliyor. Her bakımdan güvenli bir bölge olan Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır. Bu bir davettir parantez içinde. Bunun için yurdun her yanında 3 delege seçilmeli. Seçimlerin yapılmadığı yerde halk güvenini halk güvenini kazanmış 3 kişi belirlenip derhal yola çıkarılmalıdır. Delegelerin belirlenmesinde müdafaa-i hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri ve belediyeler görevlendirilmiştir. Parantez içinde böylece Kurtuluş Savaşı'nı yayma ve millete mal etme hedeflenmiştir. Bütün bu işler bütün büyük bir gizlilik içinde yapılmalı ve milli bir sır olarak saklanmalıdır. Son olarak 9-10 Temmuz'da Erzurum'da Doğu illere adına bir kongre toplanacaktır. Amasya Genelgesi'nin önemi İlk defa Kurtuluş Savaşı'nın mücadele safhası başlamıştır. İlk defa Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, yöntemi ve amacı belirtilmiştir. İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir. İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir. Sivas kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir. İlk kez millet egemenliğine dayalı bir yönetim kurulacağından bahsedilmiştir. Not 1 Halk milli mücadeleye davet edilmiştir. Not 2 Sivas Kongresi'ne çağrı yapılmış Erzurum Kongresi'nin toplanacağı duyurulmuştur. Not 3 ise Mustafa Kemal'in Amasya genelgesi ile yetkililerini aşması önce İstanbul Hükümeti tarafından daha sonra Padişah tarafından geri çağrılmasına sebep olmuş. Mustafa Kemal 7-8 İstanbul gecesi askerlikten istifa etmiştir. 7. Ayrımın Sonu Sayfa 27 8. Ayrım Sayfa 27'den devam ediyoruz. Erzurum Kongresi 23 Temmuz ile 7 Ağustos 1919 Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'e destek vermiş, Erzurum Kongresi'ne katılmasını ve başkan seçilmesini sağlamıştır. Kongrede çok önemli kararlar alınmıştır. Kararları Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Parantez içinde misak-ı milliye temel teşkil etmiştir. Parantez sonu. İşgallere karşı topyekun savunmaya geçilecektir. Osmanlı hükümeti vatanın bütünlüğünü koruyamazsa geçici bir hükümet kurulacak. Bu hükümet üyeleri milli kongre tarafından seçilecek. Milli kongre toplanana kadar hükümet görevi yapacak olan üyeleri temsil heyeti oluşturacaktır. Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Azınlıklara milli birliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Parantez içinde ilk kez reddedilmiştir. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin bir an önce toplanmasına çalışılacaktır. Doğu Anadolu'daki cemiyetler Doğu Anadolu Müdafai Hukuki Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Not 1. Toplanışı yönüyle bölgesel, kararları yönüyle birliğidir. Not 2. İhtiren özelliği belirgindir. Not 3. Sivas Kongresi'nin ve Minsak-ı temelini oluşturmuştur. Not 4. Erzurum Kongresi'ni toplayan Doğu Anadolu'daki müdafaa hukuk cemiyetleri, Türklerin bölgeden izinsiz göçünü yasakladıkları gibi kültürel faaliyetlere de önem vermişlerdir. Erzurum Kongresi'nin Önemi Erzurum Kongresi bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar ulusal bir kongredir. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır. İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiş, vatanın asla parçalanamaz olduğu belirtilmiştir. Parantez içinde Misaka Milli de aynen yer aldı. Parantez sonu İlk defa yeni hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik temsil heyeti seçilmiştir. İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir. Milli Meclis'in derhal toplanması ve hükümetin meclisin denetimine girmesi kararlaştırılmıştır. Parantez içinde Mebusan Meclisi. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri 26-31 Temmuz 16-25 Ağustos 1919. Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı elde edilen bazı başarılar birliklerimizin desteklenmesi düşüncesini doğurmuştur. Bu amaçla Edirne, Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli'de kongreler toplanmıştır. Balıkesir Kongresi Kararları. 1. Yunanlılara karşı mücadele devam ettiği sürece seferberlik vardır. İki, idareyi tek elden sağlamak için merkez heyeti kurulacaktır. Üç, sancaklarda ve kazalarda levazın birlikleri oluşturulacaktır. Dört, Ayvalık kıyılarından başlayan Soma, Akhisar, Salihli, Nazilli kasabalarından geçen bir hat üzerinde batı cephesi oluşturulmuştur. Parantez içinde, Kurtuluş Savaşı'nın ilk cephesidir. Batı cephesi. Parantez sonu. Not 1. Erzurum kongresi kararlarından habersizdir. Not 2. Bölgeseldir. Not 3. Alaşehir kongresinde Balıkesir kongresi kararları onaylanmıştır. Sivas kongresi. 4-11 Eylül 1919 Amasya genelgesinde toplanması istenilen Sivas kongresi yurdun her yerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanmıştır. İtilaf devletlerinin Sivas'ı işgal etme tehdiydi ve Elazığ Valisi Ali Galip'in kongreyi basama, basma girişimi sonuç vermemiştir. Kongrede Mustafa Kemal'in başkanlığı, Manda Fikri ve Erzurum Kongresi kararları tartışılmıştır. Alınan kararlar, Sivas Kongresi'nde alınan kararlar. Erzurum Kongresi kararları kabul edilmiş, bazı konularda değişiklik yapılmıştır. Temsil heyeti Doğu Anadolu'yu temsil eder cümlesi, temsil heyeti bütün vatanı temsil eder şeklinde değiştirilmiştir. Bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmalıdır. Mibusan Meclisi'nin açılması için yapılan çalışmalar hızlandırılacaktır. Yurdun bölünmesi düşünen, Ermeni ve Rum devleti kurmayı amaçlayan cemiyetlerin çalışmalarına izin verilemez. Sivas Kongresi'nin özellikleri ne geçelim. Toplanması birinci özelliği, toplanması ve aldığı kararlar yönüyle millidir. İkincisi, Mustafa Kemal'in güç ve otoritesi artmış, milli bir lider olarak ortaya çıkmıştır. Üçüncüsü, Kurtuluş Savaşı bütün vatana yayılmış, millete mal edilmiştir. Dört ve sonuncusu ise Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na getirilmiş, böylece temsil heyeti yürütme gücünü ilk kez kullanmıştır. Sivas Kongresi'nin sonuçları 1. Mustafa Kemal İstanbul ile haberleşmeme emrine vermiştir. 2. Padişah'tan Mebusan Meclisi'nin bir an önce toplanmasını ve Damat Ferit'in istifa etmesini istemiştir. 3. Anadolu'daki gelişmeleri öne, önleyemeyen Damat Ferit Paşa istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa, Paşa kabinesi kurulmuştur. Not 3'e ait not, temsil heyetinin ilk siyasi başarısı Damat Ferit'in istifasıdır. 4. ve son madde, Sonuçlarının dördüncü ve son maddesi, vatansever bir kişi olan Ali Rıza Paşa, milli mücadelecilerle iyi geçinmeye çalışmış, gönderdiği temsilcilerle Amasya görüşmelerini yapmıştır. Sivas Kongresi'nin önemine geçiyoruz. Ülke genelindeki milli cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi. Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi. İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı. Parantez içinde kamuoyu oluşturmak ve ulusal gücün sesini duyurmak için çıkarıldı. Parantez sonu. Temsil heyeti 15 kişiye çıkarılmıştır. Toplanış ve aldığı kararlar yönüyle ulusal bir kongredir. Ali Fuat Cevesoy, Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmıştır. Parantez içinde temsil heyeti yürütme gücünü kullanmıştır. Amasya görüşmeleri 20-22 Ekim 1919 Ali Rıza Paşa Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Amasya'ya göndermiş. Temsil heyeti ile 3 gün süren görüşmeler sonunda Salih Paşa illeri sürülen konuları şahsen kabul etmiş. İstanbul hükümetine de kabul ettirmeye çalışacağını belirtmiştir. Burada görüşülen konular yani Amasya görüşmeleri konular. Birincisi, vatanın bütünlüğü işgallere izin verilmemesi gerektiği. İki, Mibusan Meclisi'nin İstanbul dışında güvenli bir bölgede toplanması. Üç, temsil heyetinin haberi olmadan düşmanla barış görüşmelerine gidilmemesi. Dört ve sonuncusu, azınlıklara dengeyi bozucu imtiyazlar verilmemesi. Amasya görüşmelerinin önemi. İstanbul hükümeti Amasya görüşmesine temsilci göndermekle temsil heyetinin hukuki varlığını resmen kabul etmiş oluyordu. Not, İstanbul hükümeti yukarıda alınan kararlardan sadece mebuslar meclisinin toplanmasını kabul etti. İstanbul hükümeti meclisin toplanması dışındaki konulara sıcak bakmamıştır. Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın amacı gerekçesi yöntemi açıklandı. İlk defa ulusal egemenlikten bahsedildi. İlk defa milli kurulun kurulmasından bahsetti. Sivas'ta kongre toplanması istendi. Amasya Genelgesi'nin kararları bu şekilde. Şimdi Erzurum Kongresi'ne geçiyoruz. Bölgesel olmakla beraber kararları ulusaldır. İlk kez manda ve himaye reddedildi. Doğudaki cemiyetler birleştirildi. İlk defa temsil heyeti oluşturuldu. Milli sınırlar içinde vatan bütündür, bölünmezdir kararı alındı. Sivas Kongresi Ulusal bir kongredir. Erzurum Kongresi kararları aynen benimsenmiştir. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Yurttaki tüm cemiyetler birleştirilmiştir. İrade-i Milliye gazetesi yayınlandı. Temsil heyeti yürütme yetkisini kullandı. Parantez içinde Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesine atayarak. Parantez sonu. Son olarak Amasya görüşmelerinin sonuçlarına geçiyoruz. İstanbul hükümeti resmen temsil heyetini tanıdı. Memuslar Meclisi'nin tekrar açılması sağlandı. Sivas Kongresi kararları kabul edilecekti. Azınlıklara fazla hak verilmeyeceği belirtildi. Bağımsızlığın korunması istendi. Sadece mebuslar meclisi açılma fikri kabul edildi. İstanbul hükümeti tarafından. 8. ayrımımızın sonu sayfa 29. 9. ayrım. Sayfa 30'a geldik. Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi 27 Aralık. 1919. Mustafa Kemal, meclisin İstanbul dışında toplanmasını istemişse de, arkadaşları bile mevcut kanunlara göre bunun mümkün olmadığını belirtince ısrarlı olmamış, seçimlerin yapılmasını beklemeye başlamıştır. Bu arada temsil heyetinin merkezi Ankara'ya taşınmıştır. Bunun sebepleri. Birincisi, ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması. İkincisi, coğrafi konumunun uygunluğu. Üçüncüsü, batı cephesine yakınlığı. Dördüncüsü güvenli bir bölge olması. Beş ve sonuncusu İstanbul'daki meclisin çalışmalarının daha yakından takip edilebilmesi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması 19 Ocak 1920. Seçimler hiçbir müdahale olmadan yapılmış ve genellikle müdafaa-yı hukuk taraftarları kazanmıştır. Mustafa Kemal görüşmelere katılacak arkadaşlarından bazı önemli isteklerle bulunmuştur. İstekleri, kendisinin meclis başkanı seçilmesidir. Parantez içinde böylece meclis başkanı sıfatıyla meclisin dağıtılması durumunda yeni bir meclis toplayabilecektir. Parantez sonu, müdafaa-yı hukuk adlı bir grup oluşturmalarıdır. En son isteği ise mizaka kararlarının kabul edilmesidir. Not, İstanbul'daki padişah taraf, taraftarlığı havasından etkilenen mevzuslar fikirlerini değiştirmişlerdir. Mustafa Kemal Başkan seçilmemiş, Filah-ı Vatan adlı bir grup oluşturulmuş fakat MİZAK-ı Milli kararları kabul ve ilan edilmiştir. MİZAK-ı Milli 28 Ocak 1920 1. Mondros imzalandığı tarihteki sınırlar milli sınırlarımızdır. Bu sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür. 2. Mondros'tan önce işgal edilmiş olan 3 bölgede ise halk oylamasına gidilecektir. Arapların yaşadığı bölgeler. Üçüncüsü İstanbul, Marmara ve Halifenin güvenliğinin sağlanması şartıyla Boğazlardan geçiş serbest olacaktır. Dördüncüsü azınlıklara tanınan haklar Komşu devletlerdeki Türkler'e tanınan haklar kadar olacaktır. Beşincisi ise siyasi, adli ve ekonomik bağımsızlığımızı kısıtlayıcı ayrıcalıkların varlığı kabul edilemez. Parantez içinde dış borçların ödenmesi de bununla ilgilidir. Misak-ı Milliye'nin önemi nedir? Maddeler halinde açıklanmış. 1. Yeni kurulacak Türk devletinin milli sınırlarını tespit etmiştir. 2. Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarına dayanır. 3. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nce belirlenmiş, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir. 4. Kabul edilebilecek askeri şartları içerdiğinden bir barış programı niteliğindedir. 5. ve sonuncusu Wilson ilkeleri esas alınmıştır. Sonuçları Misak-ı sonuçları 1. Seçimlerin yapılmasına ve meclisin çalışmalarına müdahale etmeyen itilaf devletleri, Misak-ı ilanına büyük bir şaşkınlık ve öfke ile karşılamışlardır. 2. İstanbul hükümetine baskı yapmışlar. Ali Rıza Paşa istifa etmiş, Salih Paşa hükümeti kurulmuştur. 3. İstanbul'u içgal etmişlerdir. Parantez içinde 16 Mart 1920 parantez sonu. Böylece Osmanlı Devleti bir kez daha fiilen sona ermiştir. Dördüncüsü meclis dağıtılmış üyelerinin bir kısmı tutuklanıp sürgünlenilmiştir. Beşincisi mevzusların bir kısmı Anadolu'ya kaçarak milli mücadelenin kadro yönüyle güçlenmesini sağlamışlardır. Altıncısı İstanbul'un işgalini kınayan ve baskılara rağmen milli mücadeleye karşı olduğunu bildirmeyen Salih Paşa istifa etmek zorunda kalmıştır. Damat Ferit Paşa yeniden hükümeti kurmuştur. Yedincisi böylece temsil heyeti ile İstanbul hükümeti arasında başlayan yakınlaşma tekrar gerilimli bir hale dönmüştür. 8 ve sonuncusu Mustafa Kemal Kurtuluş Hareketi'nin Padişah ve Halife'nin de kurtuluşunu amaçladığını belirtmiştir. Not böylece milli birlik ve bütünlüğün sağlanmasına çalışılmıştır. İstanbul'un işgali. 16 Mart 1920 Misak milli kararlarını beklentilerine aykırı bulan itilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal ettiler. Mevzuslar meclisini basarak temsil heyetinin görüşleri doğrultusunda çalışan mevzusları tutukladılar. Bazıları Anadolu'ya kaçtılar. Anadolu'da sürdürülen milli mücadeleden vazgeçilmezse İstanbul'u tamamen alacaklarını ilan ettiler. Vahdettin mevzuslar meclisini kapattı. Tarih 11 Nisan 1920. Böylece ikinci meşrutiyet de resmen sona erdi. Ali Rıza Paşa hükümet başkanlığından istifa etti. Salih Paşa hükümeti kuruldu. O da istifa etti. Ve yerine tekrar damat Ferit Paşa geçti. İstanbul'un işgaline karşı Mustafa Kemal'in aldığı önlemler. Durumu vatanın her tarafına duyurdu ve protesto etti. İstanbul ile telgraf ve telefon haberleşmesinin kesilmesini istedi. İstanbul'daki tutuklamalara karşı Anadolu'daki İtilaf devletleri subaylarının tutuklanmasını istedi. Anadolu'dan İstanbul'a her türlü mali kaynak gönderimini durdurdu. İşgal güçlerinin İstanbul ve Adana'dan Anadolu'ya yapacakları sevkiyata engel olmak için Gey ve ulukışla Kışla Demir Yollarını tahrip ettirdi. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 İstanbul'un işgali ve mevbuslar meclisinin kapatılması üzerine Mustafa Kemal temsil heyeti adına yayınladığı bir emirle Ankara'da olanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını duyurdu. Seçimler yapıldı. Seçilen milletvekilleri ve İstanbul'dan kaçabilen milletvekilleri Ankara'da toplandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Böylece millet egemenliğine dayanan yeni Türk devletinin temelleri atılmış oldu. Önemli bir not yönetimde millet söz sahibi olduğu için devletin adı da Cumhuriyet olmalıydı fakat kurtuluş savaşımız devam ediyordu. Cumhuriyetin önemini kavrayamayanlar toplumda huzursuzluğa sebep olabilirdi. Bu sebeple Cumhuriyet adının verilmesi daha sonraya bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bir gün sonra meclis başkanlığına geçen Mustafa Kemal durumu Avrupa devletlerine bildirdi. İstanbul hükümeti ile yaptıkları ve yapacakları antlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanınmayacağını duyurdu. 3 Mayıs 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kuruldu. 20 Ocak 1921'de ilk anayasa parantez içinde teşkilat esasiye hazırlandı. Anayasanın ilk maddesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek egemenliği halka vermiştir. İlk mecliste tesanüt grubu, halk sürmesi ve islahat grubu, istiklal grubu, müdafaa-i hukuk grubu Mustafa Kemal kurdu olarak 4 grup vardı. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri Güçler Birliği ilkesi benimsenmiştir. Yasama, yürütme, yargı güçlerinin mecliste toplanması. Böylece çabuk ve uygulanabilir kararların alınması sağlanmıştır. Çünkü o sırada ülkemiz işgal altındaydı. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir. Meclisin başka başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Partileşme yoktur gruplaşma vardır padişahlık hemen reddedilmedi çünkü padişah yanlıların tepkisini çekerek iç sorun yaşamak ve bölünmeler olsun istenmiyordu Kurucu meclis, meclis niteliğindedir meclis hükümeti sistemini benimsedi bakanların meclis tarafına seçildiği sistemdir Cumhuriyet'in ilanı ile şimdiki sistem olan kabine sistemine geçilecektir Büyük Millet Meclisi isyanlara Karşı Sebepleri İstanbul Hükümetinin Kışkırtması İtilaf Devletlerinin Kışkırtması ve Desteklemesi Şeyhülislamın Fetvasının Rolü Halkın Askerlikten ve Savaştan Bıkması Kuvayi Milliye Birliklerinin Halka Karşı Bazı Olumsuz davranışlarda Bulunması Şahsi Menfaat Temin Etme isteği, Azınlıkların Çalışmaları ve Bağımsızlık istemeleri. A. Doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkartılan ayaklanmalar. Birincisi Aznavur ayaklanması İngilizlerin Teşveki ile Güney Marmara, Manyas, Ulubat, Balıkesir ve Gören, Gören de çıkartılmıştır. Ayaklanma Çerkez etem ve kuvvetleri ile bastırılmıştır. 2. Kuvay-i İnzibatiye ayaklanması bu ordu İngilizlerin teşviki ve yardımı ile Osmanlı zaldar altına bağlı olarak kurulmuştur. Ayaklanma İstanbul ve Anadolu arasında önemli bir geçit olan Gevgez Boğazının Kuvey milliyecilerin eline geçmesini önlemek için çıkarılmıştır. Gevgez Boğazındaki Kuvey milliye birliklerine saldıran Hilafet ordusunun Er kadrosunun Ali Fuat Paşa komutasındaki Kuvayi milliye birliklerine katılmasıyla ayaklanma bastırıldı. B. İstanbul hükümeti ve işgalcilerin kışkırtmaları sonucu çıkan ayaklanmalar. Anadolu'daki milli direnişliye en çok bu ayaklanmalar uğraştırılmıştır. Birincisi Bolu, Düzce, Hendek, Ada pazarı ayaklanmaları. İngilizler Boğazları elde tutmak için İstanbul hükümeti ile işbirliği yaptılar. Böyle gidip ki halk kışkırtıldı. Gayri birlik birliklerimiz pusuya düşürüldü. Ayaklanma Ali Fuat Paşa ve Refet Paşa tarafından bastırıldı. İkincisi Yozgat ayaklanması. Yozgat Boğazlayan Yeni Han çevresinde Çoban Çapanoğlu, Ayancıoğlu gibi bir bölgenin ileri gelenleri padişah ve bağlılık iddiasıyla 2. Yozgat Ayaklanması Yozgat, Boğazlayan, Yenihan ve çevresinde Çapanoğlu, Ayancıoğlu gibi bölgenin ileri gelenleri, padişah ve halifeye bağlılık iddiasıyla ayaklandılar. Çünkü bu kişiler meclisin açılışı ve yeni bir devletin kurulucu ile otoritelerinin yok olacağından endişe etmekteydiler. Bu ayaklanmayı Batı cephesinden çağrılan Çerkez Ethem ve birlikleri bastırmışlardır. 3. Konya, Bozkır ayaklanması. Delibaş, Mehmet tarafından Bozkır'da başlayan ayaklanma Konya ve çevresine yayıldı. Ayaklanmayı Refet Paşa bastırdı. Delibaş, Fransızlara sığındı. 4. Afyon'da Çopur Musa ayaklanması. Halifelik elden gidiyor diye başlatılan ayaklanma aslında Yunan ajanlarının kışkırtmasıyla ile başlatıldı. Ayaklanma bastırılınca Çopur Musa Yunanlılara sığındı. Yunanlılar böylece Batı Anadolu'da rahat ilerleyeceklerini düşünüyorlardı. 5. Milli aşireti ay aş ayaklanması Daha önce Kuvayi Milliye tarafları olan bu işiret Fransızların kışkırtması ile Urfa ve civarında ayaklandı. 6. Koçkiri ayaklanması Erzincan, Sivas ve Dolaylarında çıkarılmıştır. Ayaklanma, Amasya'da bulunan merkez ordusu tarafından bastırılmıştır. 7. Cemil Çeto ayaklanması Bahtiyar, aşiret reisi olan Cemil Çeto, Garzan ve yöresinde ayaklanma çıkarmıştır. Bu ayaklanmalardan başka Ali Batı ve Şeyh Eşref ayaklanmaları da çıkmıştır. 9. Ayrımın Sonu Sayfa 32 10. Ayrım Sayfa 33'ten devam ediyoruz. Ayaklanmaların sonuçları Milli mücadelenin kazanılmasını geciktirmiştir. Anadolu'daki işgalleri kolaylaştırmıştır. Çok sayıda Müslüman Türk insanı şehit düşmüştür. Maddi yönden büyük kayıplara neden olmuştur. Ayaklanmaların bastırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini ve gücünü artırmıştır. Düzenli ordunun kurulmasını hızlandırmıştır. Ayaklanmaların bastırılması ile milli birliğin sarsılıp yok olmayacağı anlaşılmıştır. Ayaklanmaların bastırılması hilafeti, saltanatı ve Osmanlı hükümetinin otoritesini zayıflatmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirler. İstanbul hükümeti ile her türlü haberleşme ve ilişki kesildi. Şeyhülislam'ın fetvasına karşılık Ankara müftüsü Rıfat Efendi ve Anadolu'daki birçok müftünün imzası milli mücadeleyi destekleyen karşı fetvaya imlandı. Anadolu Ajansı kur, kur, kurdurularak milli mücadele lehinde propaganda yapıldı. Hiyaneti Vataniye Kanunu parantez içinde 29 Nisan 1920'de parantez sonu çıkarılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi artırıldı ve suçluları yargılamak için istiklal mahkemeleri kuruldu. Damat Ferit Paşa vatan haini sayılarak vatanlaştıktan çıkartıldı. Hiyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarılmasındaki amaçlar 29 Nisan 1920. Meclis iradesi karşı gelenleri ve ayaklanmaları önlemek, kuvayi milliyeye amaçları dışında iş yapmasını önlemek, cezaların gecektirilmeden uygulanmasını sağlamak, meclise olan güveni artırmak, askere alma işi hızlandırmak, işini hızlandırmak ve orduyu güçlendirmek, Osmanlı hükümetiyle ile işbirliği yapanları cezalandırmak. İstiklal Mahkemeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini sağlamak amacıyla kuruldu. İstiklal Mahkemeleri üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden seçilmiştir. Bu güçler birliğe ilkesinin bir gereğidir. İstiklal Mahkemelerin kararları kesin olup temyiz hakkı yoktur. Barış Anlaşması Ölüm mü Ferman mı? Ölüm Fermanı mı? Barış anlaşması mı, ölüm fermanı mı? Sevir anlaşmasının maddelerini oluşturmak üzere İtalya'nın Sanremo kentinde Sanremo konferansı yapıldı. Konferansta Osmanlı Sevir'i imzalamadı. Bu nedenden ötürü itiraf devletleri Marmara bölgesinde bazı işgaller yaptı. Bunun üzerine 10 Ağustos 1920'de Sevir imzalandı. İstanbul Osmanlı'nın başkenti olacak ama uluslararası bir statüde olacak ve uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Ege bölgesi ve Ege adaları Yunanistan'a bırakılacak. Doğu Anadolu'da bağımsız Ermenistan ve Kürdistan, Doğu Karadeniz'de Pontus Devleti kurulacak. Mecburi askerlik kaldırılarak yalnızca iç güvenlik için 15 bin jandarma olmak üzere 50 bin 1700 kişilik bir kuvvet bulundurulacak ayrıca askerin ağır silahları olmayacak kapitülasyonlar yeniden uygulanmaya konularak tüm devletler tarafından kullanılabilecek ve azınlıklara çok geniş halklar verilecek Son olarak Osmanlı ekonomik konuların hiçbirine tek başına karar alamayacak. Her devleti üyelerinden kurulan mali bir komisyon bütçeyi karara bağlayacak. Sevre tepkiler. Siyasi, mali ve adli bağımsızlığımızı yok etmeye, sonuç olarak yaşam hakkımızı elimizden alan sevir bizce mevcut değildir diyor Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi sevri kabul etmediğini ve sevri imzalayanları vatan haini ilan ettiğini bildirmiştir. Sevir imzalandı ama uygulamaya konulamadı. Çünkü kanuni esasiyeye göre meclisi mebusan tarafından onaylanamayan bir antlaşma geçersiz sayılacaktır. İstanbul'un işgalinin ardından meclis dağıtıldığı için anlaşma onaylanmamıştır. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmeyi düşündükleri esasları İtalya'nın Sanremo kentinde belirlemişlerdi. Bu esaslar meclis kapatıldığı için Osmanlı Saltanat Şuurası'nda incelendi ve onaylandı. Rızan Paşa'dan başka hepsi de antlaşma şartlarını kabul etti. Sonra da Paris'in Sevr mahallesinde damat Ferit Paşa tarafından antlaşma metni imzalandı. Maddeleri İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak. Fakat Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul Türklerin elinden alınacaktı. 2. Boğazlar her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve Boğazlar Komisyonu'nun iradesinde bulunacak. 3. Doğu Anadolu'da Kürtiz, Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak. 4. İzmir dahil Ege bölgesinin büyük bir bölümü ile Midye, Büyük Çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya Yunanlılara verilecek. 5. Antalya ve Konya yöresi İtalyanlara verilecek. 6. Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler ile Suriye Fransızlara verilecek 7- Arabistan ve Irak İngilizlere verilecek 8- Askerlikte mecburi hizmet olmayacak 50 bin kişilik bir ordu bulundurulacak Bu ordunun tank, ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak 9- Azınlıklara geniş hatlar verilecek Müslüman milletlerden de azınlık ihtiyaç edilecek 10 ve sonuncusu kapitülasyonlardan da bütün devletler yararlanacak. Sevir Antlaşmasının önemi Türk milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını öngören bir antlaşmadır. Müslüman azınlıklar iddiası ile Türk milletinin de parçalanması planlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu antlaşmayı tanımadı. Antlaşmayı kendisi değil İstanbul hükümeti imzalamıştı. Mustafa Kemal Türk milletini yok sayan, Türk vatanının parçalanmasını öngören bu antlaşmayı kabul etmedi. İmzalayan ve onaylayanlar vatan haini kabul edildi. Antlaşmanın niteliği Sevir Barış Antlaşması İstanbul Hükümeti tarafından imzalanmıştır. Ancak Osmanlı Anayasası'na göre kanuni esasiye göre parantez içinde Mevluslar Meclisi'nin de onaylaması gerekmektedir. Ancak Mevluslar Meclisi daha önce dağıtılmıştır. Bu nedenle bu antlaşma hukuken geçersizdir. İngilizlerin desteklediği Yunanlılarla önce Kuvayi Milliye, sonra da Düzenli Ordu mücadele etmiştir. 13 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması ile kapanmıştır. Fransız ve Ermenilerle halkın yapmış olduğu mücadeledir. Sakarya Savaşı'ndan sonra yapılan Ankara Antlaşması ile kapanmıştır. Nedir bu kapanan? İkinci okuduğum nedir bu kapanan? Güney cephesi Fransızlar, Kuvayi Milliye. Son okuduğum ise Doğu cephesi Ermeniler. Ermenilerle Kaz Kazım Karabekir'in 15. kol ordusu mücadele etmiştir. Gümrü anlaşması ile kapanmış Moskova ve Kars anlaşmaları ile sınır kesinlik kazanmıştır. Ünite 3 Ya İstiklal, ya ölüm? Kurtuluş savaşımız sırasında Doğu cephesinde Ermeniler, Güney cephesinde Fransızlar ve Ermenilerle Batı cephesinde Yunanlılar ile savaşıldı. Doğu cephesi, Gümrüt Antlaşması, düzenli ordu ile mücadele edilmiştir. Osmanlı devletini parçalamak isteyen devletler, Kendilerini çıkar sağlamak için Osmanlı, ülkesinde yaşayan Müslüman olmayanların haklarını savunma rolü oynamışlardır. Ermenileri de bu politikalarına alet ettiler. Ermeniler önce Rusya'nın sonra da İngiltere'nin desteği ile Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için harekete geçtiler. Pek çok katliam yaptılar. Ruslarla savaşan Türk ordusunu arkadan vurdular. Bunun üzerine savaş bölgesinde yaşayan insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Tehcir Göç yasasını çıkardı. Bu yasayla Ermeniler Suriye'ye göç ettirildiler. Yıl 1915. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kafkasya'nın güneyinde bir Ermenistan devleti kuruldu. İtilaf Devletleri Doğu Anadolu'yu Ermenilere vermeyi planladılar. Bundan cesaret alan Ermeniler 1920 Haziran'ında Türkiye'ye karşı saldırıya geçtiler. Fakat Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk Kuvvetleri'ne yenildiler. Ve Gümrü Antlaşması'nı yapmak zorunda kaldılar. Yıl 3 Aralık 1920. Bunun sonunda Ermeniler... Birinci madde Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşalttılar. Kars ve çevresi Türkiye'ye bırakıldı. Ermeni sorunu çözülmüş oldu. İkincisi ise doğudaki Türk devletleri batı ve güney cephelerine kaydırılarak buralar güçlendirildi. Gümrü Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri barıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı kabul eden ilk devlet Ermeniler olmuştur. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurma ümidi oradan kalkmıştır. Ermeniler Sevil Antlaşması'ndan doğan haklarından vazgeçtiler. İlk kez Gümrü Antlaşması ile belirlenen Doğu sınırımız Moskova ve Kars Antlaşmaları ile son şeklini almıştır. 10. ayrımın sonu sayfa 37. 11. ayrım sayfa 38'den devam ediyoruz. Güney cephesi Ankara Antlaşması. Bu cephede Fransızlar Ermenilerle işbirliği ederek yöre halkına büyük işkenceler yaptılar. Bunun üzerine halk direnişe geçti. Sivas kongresinde güneydeki kuvayi milliye direnişinin örgütlenmesine karar verildi. Temsil kurulu tarafından buraya subaylar gönderildi. Batı cephesinden farklı olarak güney cephesinde halkın tamamı bu subaylarla kaynaşarak topyekün bir savaş başlatıldı. Kuvayı milliye ve halk savaşı kazandı. Düşmana karşı gösterdiği dirençten ve başarıdan dolayı Maraş'a kahraman Urfa'ya şanlı Antep'e gazi ünvanları verildi. Fransızlar Sakarya Savaşı'nın kazanılması üzerine Ankara Antlaşması'nı imzalayarak 20 Ekim 1921 yılında yurdumuzu terk etmek zorunda kaldılar. Bu antlaşma ile 1. Hatay dışında kalan bugünkü Suriye sınırımız çizildi. Hatay'da özel bir yönetim kuruldu. 2. Afganistan ve Sovyetler Birliği'nden sonra Fransa'da yeni Türk devletini tanımış oldu. Not. İtilaf devletleri içinde yeni Türk devletini ilk tanıyan devlet Fransa'dır. Düzenli ordunun kurulmasının sebepleri Kuvayi Milliye'nin bölgesel amaçlı olması Askerlik tekniğinden uzak ve meydan savaşı yapacak güçte de değildi. Düşmana ani baskınlar yapıp kayıplar verdiriyor ilerlemesine engel oluyorlardı fakat düşmanla başa çıkacak durumda değillerdi. Bu birliklerin büyük bir bölümü askeri eğitimden geçmemişti. Ayrıca ağır silahları da yoktu. Asker sayısı bakımından çok üstün olan ve modern silahlara sahip olan düşman kuvvetlerine karşı savaşı kazanmakta imkansızdı. Kuvayi Milliye birliklerinin bir bölümü ihtiyaçlarını halktan zorla karşılıyordu. Suçluları usulsüz yargılayıp ağır bir şekilde cezalandırıyorlardı. Ayrıca belli bir otoriteye bağlı kalmak istemiyorlardı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Kuvayi Milliye'nin tarihimizde önemi büyüktür. Güneyde Fransızlara karşı başarılı savaşlar yaptılar. Onlara kayıplar verdirerek ilerlemelerini yavaşlattılar. Ayrıca... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında da görev aldılar. Bütün bu düzenli ordu kurulunca Çerkez Etem, Demirci Mehmet Efe ve Yürük Ali bu orduya katılmak katılmayarak isyan ettiler. Düzenli ordunun özellikleri. Kurtuluş Savaşı'nda sadece Yunanlılara karşı savaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı oluşan bazı isyanları bastırdı. Tekalif milliye emirlerinin uygulanması sonucunda taarruz gücüne ulaştı. 1. İnönü Muharebesi ilk savaşı ve ilk başarısıdır. Sonuncusu ise Eskişehir-Kütahya Muharebeleri tek başarısızlığıdır. Batı Cephesi bu cephede İngiliz ve Fransızların desteklediği Yunan ordusu ile savaşılmıştır. Ve kurtuluş savaşımızın en ağır ve kaderimizi belirleyen savaşları bu cephede yapıldı. 1. İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921 Nedeni Birincisi, İtilaf devletleri desteğinde Sevil Antlaşmasını Türklere kabul ettirmek İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularını yok edip Ankara'ya kadar olan Türk topraklarını ele geçirmekle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatmak. Üçüncü ve son nedeni ise demir yollarının kavşak noktası olan Eskişehir'i ele geçirmek. 1. İnönü Savaşı'nın Sonucu Yapılan savaş sonunda Yunan ordusu yenilgiye uğratıldı. Birincisi düzenli ordunun ilk askeri zaferidir. İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetinin moral ve otoritesinin artmasını sağladı. Türk milletinin azmini ve kurtuluş umudunu güçlendirdi. Üçüncüsü ise İtilaf devletleri arasında bazı anlaşmazlıklara yol açtı ve Londra konferansının toplanmasına sebep oldu. Dördüncüsü Afganistan ile dostluk antlaşması imzalandı. Beşincisi Sovyet Rusya ile Moskova antlaşması imzalandı 16 Mart 1921 yılında. Altıncısı İsmet Paşa albaylıktan generalliğe terfi etti. Yedincisi Çerkez etem isyanı bu zeferden sonra bastırıldı. Incisi, 20 Ocak 1921'de ilk anayasa yani teşkilat-ı esasiye ilan edildi. Dokuzuncusu 12 Mart 1921'de İstiklal Marşımız kabul edildi. Parantez içinde milli bilinci ve bağımsızlık coşkusunu pekiştirmek için hazırlandı. Parantez sonu İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, bestecisi Zeki Üngör'dür. Londra Konferansı 21 Şubat 12 Mart 1921 İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başarılarından endişelendiler ve Sevil Antlaşmasını biraz değiştirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kabul ettirmeyi düşündüler. Bu amaçla İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan Londra Konferansı'nı topladılar. Bu konferansa İstanbul hükümeti yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti direkt çağrılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu kabul etmeyince İtalya aracılığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti de resmen davet edildi. İstanbul Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birlikte çağrılmasının amacı İstanbul ve TBMM hükümetleri arasındaki düşmanlıktan yararlanmak ve bundan kazançlı çıkmaktı. Konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa katıldı. Konferansta ilk söz Tevfik Paşa'ya verildi. O da söz milletin asıl temsilcilerine aittir diyerek sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcilerine bıraktı. Böylece itilaf devletlerinin oyununu bozmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işini kolaylaştırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin konferansa katılma nedeni. Birincisi misak birliği duyurmak. İkincisi, itilaf devletlerinin Türkler barış görüşmelerine yanaşmıyorlar, savaşı uzatıyorlar gibi bir propagandaya girişmelerine imkan vermemek. Üçüncüsü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusun temsilcisi olduğunu duyurmak için konferansa katılmıştı. Bu konferansla Türkiye Büyük Millet Meclisi itilaf devletleri tarafından hukuken yani resmen tanınmış oluyordu. Konferans bir sonuç alamadığından dağıldı. Afganistan ile Dostluk Antlaşması 1 Mart 1921 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Moskova'da Türk ve Afgan heyetleri arasında Türk-Afgan Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre her iki taraftan biri saldırıya uğrayacak, olursa karşılıklı olarak birbirlerine yardım edeceklerdi not TBMM'yi atanıyan ilk İslam devletidir Afganistan Moskova antlaşması 16 Mart 1921 Rusya'da 1917 Bolşevik ihtilali ile Çarlık rejimi yıkılmış ve Rusya Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmişti bunun üzerine batılı devletler Rusya'ya karşı cephe aldılar Rusya'da batılı devletlerin Anadolu'yu ele geçirme çabalarından endişe duymaya başladı. Çünkü Anadolu'nun işgali Rusya'nın güney sınırlarını da tehlikeye sokardı. Bu yüzden Rusya Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yakınlaşmaya başladı. Önce Misak-ı Birliği'yi tanıdı. 1. İnönü zaferinden sonra Türk milletinin gücünün daha da artması üzerine Moskova Antlaşması imzalandı. Buna göre doğu sınırımız çizildi. Bu birinci madde. İkinci madde iki devlet arasında karşılıklı yardımlaşma kabul edildi. Üçüncü madde birinin tanımadığı devletler arası anlaşmayı diğeri de tanımayacaktı. Parantez içinde Rusya sevri reddetmiş oldu. Afganistan'dan sonra Rusya da yeni Türk devletini tanıdı. Doğu sınırımız güvenlik altına alındı. Buradaki Türk kuvvetleri diğer cephelere kaydırılarak bu cepheler güçlendirildi. 1. İnönü Savaşı Sonuçları Kodlaması Talim Teşkilat-ı Esasiye İlk Anayasa 20 Ocak 1921 Afganistan ile Dostluk Antlaşması 1 Mart 1921 Londra Konferansı 21 Şubat 12 Mart 1921, İstiklal Marşanın kabulü 12 Mart 1921, Moskova Antlaşması 16 Mart 1921, İkinci İnönü Savaşı 26 Mart 1 Nisan 1921, Londra konferansında yeni Türk devletine isteklerini kabul ettirmeyen, ettiremeyen itilaf devletleri Yunanistan'ı yeniden saldırıya geçittiler. Amaç yine 1. İnönü savaşındakinin aynısını idi. Sonuçta aynı oldu. Yunanlılar yenildi. Bu başarı TBMM hükümetinin otoritesini artırdı. Halkın orduya çık olan güvenini pekiştirdi. İtalya bu zaferden sonra Antalya ve Muğla'dan çekilmeye başladılar. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinde yendiniz sözünü bu zafer üzerine söylemiştir. Kütahya Eskişehir Savaşları 10-24 Temmuz 1921 Üst üste yenilgiye uğrayan Yunanlılar büyük bir hazırlık yaparak şiddetli bir saldırıya geçtiler. Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Türk ordusu daha elverişli şartlarda savaşmak üzere Mustafa Kemal'in emriyle Sakarya'nın doğusuna çekildi. Amaç ordumuzun fazla kayıp vermesini önlemekti. Ancak önceki başarıların yarattığı iyimserlik kayboldu. Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınması bile gündeme geldi fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmedi. Bu savaşla Türk ordusunun daha saldırı yani taarruz gücü olmadığı anlaşılmış oldu. Bu savaş Kurtuluş Savaşı'ndaki tek yenilgidir. Savaşa rağmen eğitim kongresi. Marif Nazırı Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey eğitim sorunlarını ve ilerideki eğitim politikalarını konuşmak üzere konferans ayarlamıştı. Kütahya-Eskişehir savaşlarını görünce Mustafa Kemal'e konferansı isterse erteleyelim dedi. Mustafa Kemal eğitimin önemli olduğunu, cihaletin eğitimle yenileceğini, yenileceğini söyleyerek kongrenin toplanmasını istedi. Kendisi de bizzat katılarak konuşma yaptı. 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında yapıldı. Mustafa Kemal'e başkomutanlığın verilmesi 5 Ağustos 1921 Kütahya Eskişehir savaşları sonunda ordu geri çekilince meclis içinde bir grup Mustafa Kemal'in ordunun başına geçmesini istedi. Mustafa Kemal ordunun başına geleceğ, geçeceğini ancak meclisin tüm yetkilerinin kendine bir süre için verilmesini istedi. Uzun tartışmalar sonunda Mustafa Kemal meclisin tüm yetkilerini 3 aylığına alarak başkomutan oldu ve tekellif emmi milliye emirlerine hazırladı. Tekalife Milliye Emirleri 8 Ağustos 1921 Tekalife Milliye Ulusal Yükümlülük anlamına gelir. Sakarya Savaşı öncesi hazırlanıp yayınlanmıştır. Buna göre her ilçede Tekalife Milliye Komisyonları kurulacak. 40 yaşına kadar olan herkes askere alınacak. Halkın ve esnafın elinde olan giyim eşyası, hayvan ve yiyeceğin yüzde 40'ı parası sonra ödenmek şartı ile alınacak. Her aile bir askeri giydirecek, iç çamaşırı, çorap ve ayakkabı hazırlayıp verecek. yakıt, haberleşme araçları, kamyon, lastiklerinin yüzde 40'ı devlete verilecek. Halkın elindeki silah ve cephane orduya teslim edilecek. Son olarak da ülkede tüm zanaatkarlar parantez içinde demirci, dökümcü, marangoz ve benzeri parantez sonu ordunun emrine alınacak. Sakarya Savaşı 23 Ağustos 12 Eylül 1921 Yunanlılar Türk ordusunu hazırsız, hazırlıksız yakalamak için 23 Ağustos 1921'de şiddetli bir saldırıya geçti. Mustafa Kemal askerlerine hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz emrine verdi. Savaş 22 gün ve gece sürdü. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa yönetimindeki Türk ordusu büyük bir zafer kazandı. Sakarya Savaşı'nın sonuçları Türk milletinin bağımsızlık azmi daha da güçlendi Türklerin 1683 ikinci Viyana kuşatmasından beri devam eden geri çekilişi durdu Mustafa Kemal'e Gazelik ünvanı ve Maraşallik rütbesi verildi Yunanistan taarruzdan savunmaya geçti itiraf devletleri Yunanistan'dan uzaklaşmaya başladı Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı. 13 Ekim 1921 yılında. Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı. 20 Ekim 1921 yılında. İtalya yurdumuzu terk etti. 11. Ayrımın sonu sayfa 41. 12. Ayrım. Sayfa 42'den devam ediyorum. Kars Antlaşması 13 Ekim 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında daha önce imzalanan Moskova Antlaşması'nın Sovyetler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan tarafından da imzalanmış olmasından ibarettir. Doğu sınırımız kesin şeklini almıştır. Büyük Taarruz ve Başkomandanlık Meydan Muharebesi 26-30 Ağustos 1922. Sakarya'da yenilen Yunanlı, Yunanlılar işgal ettikleri yerleri ellerinde tutabilmek için savunmaya geçtiler. Türk ordusu yaklaşık bir yıllık hazırlıktan sonra düşmanı Anadolu'dan söküp atmak için 26 Ağustos 1922'de taarruza geçti. Devletin bütün imkanları ile donatılan Türk ordusu Yunan kuvvetlerini kuşattı. 30 Ağustos günü muharebeyi doğrudan başkumandan Mustafa Kemal yönetti. Domlu Pınar'da Yunan kuvvetleri yok edildi. Kesin zafer kazanıldı. Mustafa Kemal'in ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle Yunanlılar takip edildi. Yunan, Yunan başkumandanı Trikopis esir alındı. Türk kuvvetleri 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi. Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 Batı Anadolu'nun Yunanlılardan temizlenmesinden sonra Türk kuvvetleri Boğazlar ve İstanbul'a yürüdü. İngiltere, Boğazlar ve İstanbul'u savunmak istediyse de Fransa ve İtalya'dan gerekli desteği göremedi. Sovyetler Birliği de Türkleri destekleyeceğini açıklayınca ateşkes görüşmelerini kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya arasında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Buna göre 1. Doğu Trakya Edirne dahil Meriç Irmağı'nın sol sahiline kadar Yunan ordusu tarafından boşaltılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine teslim edilecek. Türkler barış imzalanana kadar Doğu Trakya'da 8 bin jandarma bulunduracak. Boğazlar ve İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti yönetimine bırakılacak. İtiraf devletlerinin kuvvetleri barış imzalanıncaya kadar İstanbul'da kalacak. Önemi Boğazlar İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Mondroz Ateşkes Antlaşması hükümsüz hale gelmiştir. İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılması ile Osmanlı saltanatı hukuken sona erdi. Resmen salt saltanatın kalkması ile sona erecek. Kurtuluş savaş, Savaşımızın savaş dönemini bitiren antlaşmadır. Ünite 4 Çağdaş Türkiye yolunda adımlar Saltanatın kaldırılmasının nedenleri 1. 20 Ocak 1921'de kabul edilen anayasada egemenlik kayıtsız şarsız milletindir ilkesi benimsenmişti. Buna göre saltanatın milli egemenlik ilkesine ters düşmedi. Düşmesi İkincisi, itiraf devletlerinin Lozan Barış Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte Osmanlı hükümetini de davet etmişlerdi. TBMM'nin Anadolu halkının tek temsilcisi olmasından dolayı iki başlılığın ortadan kaldırmak istenmesi. 3. Padişah ve İstanbul hükümetinin milli mücadelenin aleyhinde çalışmalar. Bu nedenlerle 1 Kasım 1922'de kabul edilen bir kanunla saltanat ve halifelik birbirinden ayrılarak saltanat kaldırıldı. Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin bu kararın ardından İstanbul'dan ayrıldı. Halkın henüz büyük değişikliklere hazır olmaması ve İngilizlerin kendilerine sığınan Vahdettin'in halifelik gücünü kullanmaması için saltanatın kaldırılmasına rağmen halifelik kaldırılmamıştır. Saltanat'ın kaldırılmasının sonuçları 1. Osmanlı hükümeti ortadan kaldırılarak ülkede iki hükümetin bulunmasından doğan çift başlılık sorunu sona erdirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkede yönetimi eline aldı. 2. Milli egemenliğin gerçekleşmesi için büyük bir adım daha atılmış oldu. 3. Laikliğe geçiş için önemli bir adım atıldı. 4. ise cumhuriyetini, Cumhuriyetin ilanı kolaylaştı. Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923 Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra barış esaslarını görüşmek üzere Lozan Konferansı toplandı 20 Kasım 1922 yılında. Konferansa İstanbul Hükümeti de çağrılınca Mustafa Kemal ikiliyi önlemek ve Lozan'a tek katılmak için saltanatı Lozan Antlaşması öncesi kaldırdı. Konferansa Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya katıldı. Boğazlarla ilgili konular görüşürken, görüşülürken Sovyet, Rusya ve Bulgaristan'da hazır bulundular. Konferansta Türk Devleti'ni İsmet Paşa Başkanlığı'nda bir heyet temsil etti. Gözlemci Devlet, Amerika Birleşik Devletleri. Konferansın toplanma yeri sorunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Konferansın İzmir'de toplanmasını istiyordu. Böylece Mustafa Kemal Paşa'nın konferansı etkilemesi kolaylaşacak, Türk heyeti ile TBMM arasındaki haberleşme daha kolay sağlanacaktı. İtilaf devletleri ise uluslararası konferansların tarafsız ülkelerde toplanması gerektiğini bildirdiler. Konferansın İsviçre'nin Lozan kentinde yapılması kabul edildi. Konferansta görüşülecek konular... Türk heyeti konferansta sadece kurtuluş savaşı ile ilgili konuları değil yüzlerce yıllık sorunları görüşecekti. Türk heyeti iki konuda kesinlikle taviz vermeyecekti. Bunlar Ermeni meselesi kapitülasyonların kaldırılması. Konferansta görüşülecek diğer konularla ilgili olarak ise pazarlık yapılacaktı. O görüşmelerinin başlaması ve kesilmesi. 20 Kasım 1922'de başlayan Lozan görüşmeleri bir süre sonra tıkandı. İtiraf devletleri Türk heyetinden birçok konuda taviz istediler. En çok anlaşmazlık çıkan konular şunlardı. Kapitülasyonlar, dış boşlar, Musul sorunu, Boğazlar sorunu. Bu gelişmeler üzerine Lozan görüşmeleri 4 Şubat 1923'te kesildi. Lozan görüşmelerinin kesildiği dönemde Türkiye'de iki önemli olay meydana geldi. İzmir 1. İktisat Kongresi 17 Şubat 1923 yılında Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin feshedilmesi 1 Nisan 1923 yılında Lozan görüşmelerinin yeniden başlaması ve barış antlaşmasının imzalanması Ozan konferansının dağılması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi boğazlar ve çevresini ele geçirmek için hazırlık yapmaya başladı. İngilizlerle savaş tehlikesi ortaya çıktı. İngiltere'de ise kamuoyu yeni bir savaşa karşıydı. Ayrıca İngiliz sömürgeleri or çıkacak bir savaşta yardım göndermeyeceklerini, çıkacak bir savaşta yardım gönderemeyeceklerini, diğer, diğer Avrupa devletleri ise tarafsız kalacaklarını açıkladılar. Her iki tarafın da savaşı göze alamaması üzerine konferans yeniden toplandı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı. Anlaşmanın Maddeleri 1. Sınırlar Doğu sınırı Görüşülmedi. Kars Antlaşması geçerli oldu. Irak sınırı Musul konusunda anlaşmazlık çıkması üzerine Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelere bırakıldı. Türkiye sınırı Suriye sınırı, 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'na göre belirlendi. Batı sınırları, Batı sınırı, Meliç Nehri sınır oldu. Ege Adaları, Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye, 12 Ada İtalya'ya, diğer bütün Ege Adaları silahsızlandırılması şartıyla Yunanistan'a verildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Paris Antlaşması ile 12 ada Yunanistan'a verildi. 2. Boğazlar Boğazların yönetimi başkanlığını bir Türk'ün yapacağı uluslararası komisyona bırakılacak. Boğazların her iki yakasında 20'şer kilometrelik alan silahsızlandırılacak. Ticaret gemileri serbestçe boğazlardan geçebilecek. Savaş gemilerine tonaj sınırlaması getirilecek. Savaş ihtimali olduğunda Türkiye Boğazları silahlandırabilecek. 3. İstanbul'un durumu. İstanbul'un Lozan Antlaşması'nın TBMM'de onaylanmasından sonra 1,5 ay içerisinde İtilaf Devletleri'nce boşaltılması kararlaştırıldı. 4. Kapitülasyonlar. Kapitülasyonların bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılması kabul edildi. 5. Dış. Dış borçlar. En çok Fransa ile aramızda bu konuda sorun çıktı. Duyuni Umumiye idaresi kaldırıldı. Osmanlı borçları Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Borçların önemli bir kısmı Türkiye ödeyecekti. Borçlar Türk Lirası ya da Fransız Frang'ı ile ve taksitler halinde ödenecekti. 6. Patrik Hane Yabancı kiliselerle ilişki kurulmaması şartıyla patrikhane İstanbul'da kalacak. Artı seçilen patriği Türk hükümeti onaylayacak. 7. Yabancı okullar. Türkiye'de bulunan bütün yabancı okullar Türk milli eğitim sistemine bağlı olacak. Bu okullar Türk müfettişlerince denetlenecek. 8. Tavaş tazminatı. Savaş tazminatı. Yunanistan'dan savaş tazminatı olarak sadece Edirne'nin kara ağaç, İstasyonu alındı. 9. Azınlıklar Türkiye'de bulunan bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Böylece Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmaları önlendi. Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları hariç Yunanistan'daki Türkler ve Türkiye'deki Rumların yer değiştirmesi kararlaştırıldı. Ozan Antlaşması'nın önemi Türkiye'nin bağımsızlığı tanındı. Türk milleti açısından 1. Dünya Savaşı sona erdi. Ozan Antlaşması uzun süre geçerli olması açısından diğer antlaşmalara örnek oldu. Boğazlar Komisyonu'nun varlığı milli ekemenliğimize gölge düşürdü. Uzun yıllar süren kapitülasyonlar, dış borçlar, azınlıklar gibi sorunlar çözümlendi. Irak sınırı hariç diğer sınırlarımız belirlendi. Türk Bağımsızlık Savaşı diğer esir milletlere örnek oldu. Antlaşmadan sonra sorun olan konular. Musul sorunu, Hatay sorunu, Boğazlar sorunu, dış borçların ödenme şekli, nüfus müba mübadelesi, yabancı okullar. Milli Sınırlardan Milli Ekonomiye 1. İzmir Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat 1923 Ülke ekonomisinin durumu Kurtuluş Savaşı'nda iyice bozulmuştu. Elde edilen askeri ve siyasi başarının bir benzeri ekonomik alanda da sağlanması şarttı. Ekonomiyi güçlendirmek ve milli ekonominin kurulması ile ilgili esasları belirlemek amacıyla 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongreye çiftçi, çüccar, sanayici ve işçi kesimlerinden temsilciler katıldı. Burada misak-ı iktisadi parantez içinde ekonomik ant kabul edildi. Kongrede alınan kararlar Birincisi Sanayinin her alanda geliştirilmesi İkincisi yabancı tekelden kaçınılması. Üçüncüsü çiftçilere kredi sağlanması. Dördüncüsü milli sanayi kurulması ve ihracatın teşvik edilmesi. Beşincisi ise bu kongrede devletçilik ilkesi benimselmiştir. Başkent Ankara. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nden sonra parantez içinde 27 Aralık 1919 temsil heyeti ile Ankara'ya gelmişti. Savaşı buradan yönetti. Meclisi burada açtı. Ankara başkent gibi konumdaydı. Mustafa Kemal Ankara'nın resmi olarak başkent olmasını istedi. 13 Ekim 1923 tarihinde tek maddelik kanun teklifi ile Türkiye devletinin başkenti Ankara'dır. ifadesi anayasamızda yerini aldı. Ayrım sonu sayfa 45. 13. Ayrım sayfa 46. Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923. Mustafa Kemal Paşa milli mücadele döneminde aktığı her adımda halkın desteğini sağlamaya çalışmıştı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile yeni Türk devleti kurulmuş oluyordu. Bu devlet milli egemenlik ilkesine dayalıydı. Lozan Barış Konferansı sırasında iç politikada izlenilecek konular gündeme geldi. Bu konular bazı milletvekilleri arasında tartışmalara yol açtı. İtilaf devletleri bu durumdan faydalanmaya çalıştılar. Savaş durumu yeniden gündeme geldi. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Nisan 1923'te meclisi yenilemek için yeni bir milletvekili seçiminin yapılmasına karar verdi. Yapılan seçimler sonunda 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Lozan Antlaşması'nı bu meclis olayladı. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920-1923 yılları arası kurtuluş savaşını gerçekleştiren ve vatanı kurtaran meclisti. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1923-1927 yılları arasında olan ise inkılapları gerçekleştiren meclis oldu. Cumhuriyet'in ilanı da 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirildi. Cumhuriyet'in ilan edilmesinin nedenleri şunlardı. Milli egemenliğinin gerçekleşmesine en uygun rejimi Cumhuriyet'ti. 1923'te hükümetin istifa etmesiyle yeni bir hükümetin kurulması gerekiyordu. Ancak meclis hükümeti sistemine göre yeni bir hükümetin oluşturulması çok güçtü. Bu krizi aşmak için meclis hükümeti sistemi yerine kabine hükümeti sistemine geçilmesi gerekiyordu. Bu da ancak cumhuriyetin ilanı ile mümkün olabilirdi. Saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı ve devletin rejimi sorunu ortaya çıkmıştı. Bu sorun da Cumhuriyet yönetiminin ülkeye getirilmesiyle çözümlenebilirdi. 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Peşe ve arkadaşları tarafından Cumhuriyet ilan edildi. Bu yönetim değişikliği anasaya, anayasaya eklendi. Cumhuriyetin ilanının sonuçları Cumhuriyet'in ilanı ile yeni Türk devletinin adı konulmuş ve yönetim biçimi belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı görevi ortaya çıkmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilk cumhurbaşkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Gazi Mustafa Kemal seçilmiştir. Böylece devlet başkanlığın sorunu çözümlenmiştir. İlk başbakanda İsmet İnönü Paşa olmuştur. Meclis hükümeti sistemi yerine kabine hükümeti sistemi getirilerek hükümet kurma işlemi kolaylaşmış. Böylece meclisin yürütme işlevi hızlanmıştır. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti yerine Cumhuriyet hükümetleri kurulmaya başlanmıştır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması ilkesi hayata geçirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa en büyük eseri olarak Cumhuriyeti göstermiştir. Çağdaş Devlete Doğru Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemde hem dinin hem de devletin başında bulunuyordu. Onun vefatından sonra devletin başına geçen kimselere halife denilmiştir. Halifeler Hazreti Peygamberin siyasi vekilleridir. Dini yetkileri yoktur. İlk dört halife seçimle göreve gelmişlerdir. Emeviler döneminden itibaren halifelik babadan oğula geçen bir saltanat haline dönüşmüştür. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin ardından halifelik Osmanlı padişahlarına geçmiştir. Osmanlı devleti İslam dünyasının lideri olmuştur. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığı halde devlet işlerine karışmayacağı düşüncesi ve halkın bağlılığı dikkate alınarak halifelik kaldırılmadı. Osmanlı ailesinden Abdülmecit Efendi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife seçildi. Abdülmecit Efendi Osmanlılar'da padişah olmadığı halde halife olan tek kişidir. Halifeliğin kaldırılma nedenleri Birincisi milliyetçilik ve milli egemenlik düşüncesi üzerinde kurulmuş olan yeni Türk devletinin yapısıyla saltanat halifeliğin bağdaşmaması. Saltanat ve halifeliğin bağdaşmaması. İkincisi Halife Abdülmecid Efendi'nin hükümetin talimatlarının dışına çıkmaya ve devlet başkanı gibi hareket etmeye başlaması. Üçüncüsü ise yapılacak inkılap çalışmalarının önünde halifeliğin bir engel gibi görünmesi ve benzeri nedenlerle 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları Birincisi devlet, layık devlet yapısının oluşturulması için en önemli adım atıldı. İkincisi ileride yapılacak inkılaplara uygun bir ortam hazırlandı. Üçüncüsü ve son olarak milli egemenlik daha da güçlendi. Tevhidi Tedrisat parantez içinde öğretim birliği kanunu ve medreselerin kaldırılması. 3 Mart 1924 Osmanlı’larda en önemli eğitim kurumları medreselerdi. Osmanlı Devleti'nin yenilenme, yenileme ve çöküş dönemlerinde diğer kurumlar gibi medreselerde de bozulmuştu. Tazivattan itibaren batı tarzında eğitim veren okullar açılmıştı. Aynı zamanda azınlık ve yabancı ülkelerin okulları da bulunmaktaydı. Çağdaş ve modern bir Türkiye için eğitimin çağdaş ve layıkleşmesi gerekiyordu. Bu amaçla eğitim alanında inkılaplar yapıldı. Bunun ilk öncülüğünde Tevhid-i Tedrisat parantez içinde Öğretim Birliği Kanunu aldı. 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedris Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesiyle medreseler kapatıldı. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Eğitim sistemi de millileşti, layık eğitim benimsendi Milli eğitimin esasları 1. Eğitim öğretim işleri, milli eğitim bakanlığınca yürütülür 2. Eğitim sistemi laiktir milli kültür birliğini sağlamaya amaçlar 3. Karma eğitim esastır 4. Herkes ayrım yapılmaksızın eğitim hakkından yararlanır 5. İlk parasız ve zorunludur 6. Eğitimle etkin, faydalı ve verimli vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler. 7. Öğretim programları çevre koşullarına çağın gerekliliğine uygundur. Çok partili demokratik hayat Demokrasilerin düzgün işleyebilmesi için birden fazla partiye gerek vardır. Mustafa Kemal bu nedenle çoklu parti için çalışmalarının başlanmasını istiyordu. Mustafa Kemal'in isteği ile bir çok partili rejim denemeleri için kurulacak partiler, ülke rejimini tehdit edince çok partili rejim denemelerine bir süre ara verilecek, 1946'da Demokrat Parti kurulması ile çok partili hayat başlayacak. 1950 yılına kadar Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarda kaldı. A. Cumhuriyet Halk Fırkası 9 Eylül 1923 Mustafa Kemal meclis çatısı altında bütün grupları birleştirmeyi denedi. Bunu başaramayınca kendi gibi düşünen arkadaşları ile birlikte Anadolu ve Rumeli müdafayı hukuk grubunu kurdu. Bu grup daha sonra Atatürk'ün emriyle halk halk fırkası, fırkası adını aldı. 9 Eylül 1923 Cumhuriyet'in ilanından sonra ise İsmi değiştirilerek Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Böylece Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi kurulmuş oldu. B. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bu parti Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'le aynı saflarda bulunmuş olan bir grup sivil ve asker tarafından kuruldu. Bu kişiler Kazım Karabekir Parti'nin başkanı Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy Refet Bele Adnan adı vardı. Atatürk yeni kurulan partiyi olumlu karşıladı. Çünkü demokrasilerde çok parti olmalıydı. Aynı zamanda hükümetin denetlenmesi için de muhalefet partilerinin bulunması gerekliydi. Parti ilk muhalefet partisidir. Devletçilik ilkesi yerine liberalizme parantez içinde serbest ekonomi benimsiyordu. terakki Perver Cumhuriyet Fırkası demokratik hayatı benimsemekle beraber dini inanışlara saygılıyız görüşüne de ağırlık veriyordu. Kısa zamanda amacından sapan parti aynı zamanda inkılapları benimsemeyen kişilerin sığınabileceği bir yer durumuna geldi. Doğuda çıkan Şeyh Said ayaklanmasında partinin bazı yöneticilerinin de rolü olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. 5 Haziran 1925. C. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930. 1929 yılında dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Ülkemiz de bundan etkilendi. Hükümetin ekonomik programı bazı milletvekilleri tarafından eleştirildi. Mustafa Kemal, yeni bir parti kurulursa hükümet daha iyi denetlenebilir diyordu. Bu amaçla yakın arkadaşı Fethi Okyar'a yeni bir parti kurmasını istedi. Okyar, Yeni bir parti kurmasını istedi. Böylece Türkiye'nin üçüncü partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası, Fethi Okyar'ın başkanlığında kuruldu. 12 Ağustos 1930 tarihli. Demokrasinin gereği olarak kurulan bu parti kısa sürede laikliğe karşı olanların toplandığı bir parça haline geldi. Fethi Bey partinin devlet için tehlikeli olmaya başlaması üzerine partiyi kapatmak zorunda kaldı 17 Kasım 1930 yılında Çağdaş uygarlığa doğru adımlar birinci kılık kıyafet kanunu şapka kanunu yani 25 Kasım 1925 kılık kıyafet insanların hayat tarzlarını ve kültürlerini yansıtır Osmanlı Devleti'nde giyim kuşam her milletin kendi örfüne göre düzenlenirdi. 2. Mahmut devlet adamları ve askerler arasında kıyafet birliği sağlamaya çalıştı. Atatürk kılık kıyafetle de çağdaş olunmasını istiyordu. Atatürk Kastamonu'ya yaptığı gezide şapkayı tanıttı. 25 Kasım 1925'te de şapka kanunu çıkarıldı. 1934 yılında çıkarılan başka kanunla da din adamlarının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafetle gezmesi yasaklandı. Kadınlarla ilgili herhangi zorlama ve kanun çıkarılmadan zamanla modern kıyafeti benimsediler. Not. Sadece en büyük din görevlileri kıyafeti ile dolaşabilecekti. Parantez içinde Diyanet İşleri Başkanı Rum Patriği gibi. İkinci takvim saat ve ölçülerde değişiklik. Türklerin kullandığı hicri takvim ve ölçüler uluslararası ilişkilerde sorun yaratıyordu. Bu nedenlerle miladi takvim kabul edildi 26 Aralık 1925 yılında. Uluslararası saat sistemi kabul edildi. 1931'de çıkarılan bir kanunla arşın yerine metre, okka yerine kilogram ve litre kabul edildi. Bu yeniliklerle iç piyasada alışveriş canlanırken milletler arası ticarette büyük kolaylık sağlandı. 3. Tekke ve zaviye ve türbelerin kapatılması 30 Kasım 1925 Tekke tarikatların toplantı, tören, eğitim yeridir. Zaviye ise tekkenin daha küçüğüdür. Tekke ve zaviyeler Osmanlı Devleti'nde tarikatların faaliyet yaptığı yerlerdi. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaştılar. Halkın din duygularının istismar edildiği yerler haline geldi. Laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle kuruluşların yeri olamazdı. 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla tekke ve zaviyeler kapatıldı. Şeyh, derviş gibi ünvanlar da yasaklandı. Hukuk ve aile Hukuk vatandaşların devletle ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. 1. 1921 Anayasası'nın kabulü Parantez içinde Teşkilat-ı Esasiye, 20 Ocak 1921. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye, 20 Ocak 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Bu anayasa kısa ve öz olarak hazırlanmıştır. Çünkü bu dönemde Kurtuluş Savaşı devam ediyordu. Bu anayasa daha çok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anadolu'daki etkinliğini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 1921 Anayasası'nda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesiyle ilk defa millet devlet yönetiminde yasal olarak söz ve karar sahibi olmuştur. 1921 Anayasası'na göre güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre kanun yapma, yürütme yetkisi ve yargı milletin tek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Bu madde kursuluş savaşı yıllarında daha çabuk karar alabilmek için uygulanmıştır. 1921 anayasasında devletin şekli ile ilgili bir hüküm yoktur. Milli egemenlik anlayışının doğal sonucu olan Cumhuriyet adının konması sonraya bırakılmıştır. 23 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilince 1921 anayasasına Türkiye devleti bir cumhuriyettir maddesi eklenmiştir 2. 1924 Anayasası Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra hazırlanmıştır. 1924 Anayasası'nda Ulusal Hakimiyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünlüğü, tek meclis ve güçler ayrılığı ilkesi, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve 4 yıl için seçilebileceği, üst üste aynı kişinin Cumhurbaşkanı seçilebileceği, yargı hakkının bağımsız mahkemelerde olduğu, Cumhuriyet rejiminin değişmezliği ve danıştayın kurulması gibi maddeler verdi. 1924 Anayasası'nda da 1960 yılına kadar düzenlemeler olmuştur. 3. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 17 Şubat 1926 Evlenme, boşanma, miras ve aile hukuku ile ilgili kanunlar medeni hukuk kapsamındadır. Avrupa devletlerinde modern hukuk kuralları uygulanırken Osmanlı devletinde tanzimat döneminde dini kurallara dayalı Mecelle adı verilen kanun hazırlanmıştı. Mecelle ihtiyaçlara cevap vermediği için 1926 yılında Türk milletinin örf ve hukukuna en yakın olan ve Avrupa'daki en yeni medeni kanun olan İsviçre medeni kanundan alınarak hazırlandı. Medeni kanunun getirdiği yenilikler. Aile hukukunda kadın erkek eşitliği sağlandı. Resmi nikah ve tek kadınla evlilik esası kabul edildi. Kadına da boşanma hakkı verildi. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. Mahkemelerdeki şahitlikte kadın erkek eşitliği getirildi. Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkı tanındı. Boşanma durumunda çocukların hakları güvence altına alındı. Hukuk alanında diğer yenilikler. Türk Ceza Kanunu İtalya'dan alınıp hazırlanmıştır. Borçlar Kanunu İsviçre'den alınmıştır. Türk Ticaret Kanunu ise Almanya'dan alınmıştır. Rejim Karşıtı isyan, Şeyh Said İsyanı 1925 Nedenleri Terakki İperver Cumhuriyet Fırkasının da Cumhuriyete karşı olanların halkı dini duyguları ön plana çıkartarak kışkırtması. Lozan'da çözümlenemeyen Musul sorununu İngilizler çözmek için Anadolu'da isyan çıkartmak istemesi. Son olarak tutucu kesimin saltanat ve hilafeti geri istemesi. 13 Şubat 1925'te Ergane'nin Piran köyünde başlayan isyan kısa zamanda bölgeye yayıldı. İngilizler isyancılara silah ve cephane yardımında bulundu. Hükümet derhal gerekli önlemleri aldı. İlk önce Doğu ve Güneydoğu'da seferberlik ilan etti. Daha sonra da isyancılar kısa zamanda yakalanarak gerekli cezaya çarptırıldılar. Şeyh Said isyanının sonuçları Birincisi isyanı bastırmak için takriri sükün kanunu çıkarıldı. İstiklal mahkemeleri tekrar açıldı. İkincisi terakki perver cumhuriyet fırkası kapatıldı. Üçüncüsü çok partili hayata geçiş için erken olduğu anlaşıldı. Dördüncüsü İngilizler bu isyan sırasında Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözülmediler. Beşincisi ve son olarak Şeyh Said ayaklanması Cumhuriyete karşı yapılmış ilk isyandır. Kabotaj Bayramı Ülkemizde Cumhuriyetten önce ticaretin çoğunluğu gayrimüslimler tarafından yürütülüyordu. Deniz taşımacılığının çoğu da gayrimüslimlerdeydi. 1 Temmuz 1926'da Kabataş Kanunu çıkarılarak Türk kıyılarında deniz taşımacılığı, limanlar arasında gemi işletmeciliği ve taşımacılığı Türk vatandaşlarına ve Türk gemilerine verildi. Mustafa Kemal'e suikast gelişimi 14 Haziran 1926 Şeyh Said ayaklanmasının bastırılması ve terakki perver Cumhuriyet fırkasının kapatılmasından sonra Cumhuriyete karşı olanlar Mustafa Kemal'e bir suikast düzenlemeye karar verdiler. Suikast planını Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e geleceği gün gerçekleştireceklerdi. Bu plan Mustafa Kemal'in İzmir'e yapacağı gezinin bir gün gecikmesi üzerine suikastçıları kaçırarak kayıkçının itirafı ile ortaya çıktı. Suikastçılar silahlarıyla birlikte yakalandılar ve İstiklal Mahkemesi'nde gerekli cezaya çarptırıldılar. Mustafa Kemal suikast girişimi sonrasında benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır demiştir. 13. Ayrımın Sonu Sayfa 49 14. Ayrım sayfa 50'den devam ediyoruz. Bir devrin analizi nutuk. Mustafa Kemal 15 Ekim 1927'de mecliste 6 gün süren konuşması olan sonradan Nutuk ya da Söylev adıyla tarihimizde yerini aldı. Mustafa Kemal Nutuk'a 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım sözleriyle başlar. Türk gençliği seslenişiyle bitirmiştir. Mustafa Kemal, Nutuk'la ülkeyi nasıl kurduklarını ve hedeflerini anlatmıştır. Nutuk'u 3 aşamaya ayırmıştır. 1. aşama, 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar kısmı. 2. aşama, 23 Nisan 1920'den 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı dönemini. Üçüncü aşama 29 Ekim 1923'ten 1927 tarihlerine kapsayan Cumhuriyet dönemini anlatmıştır. Harf inkılabından millet mekteplerine yeni harflerin kabulü 1 Kasım 1928. Türkler İslam'ı kabul edince eski alfabelerini bırakıp Arap harflerini kullanmaya başladılar. Arapça okuması ve yazması zor bir dildi. Türk insanına uymuyordu. Eski Osmanlıcanın okumadaki güçlükleri okur-yazar oranını düşürmüştü. Mustafa Kemal okuma yazmanın yaygınlaştırılması ve çağdaşlaşma için Latin alfabesinin kullanılmasını istiyordu. Bu nedenle 1 Kasım 1928'de Latin alfabesi kabul edildi. Yeni Türk alfabesini tanıtmak ve okuma yazmaya yaygınlaştırmak amacıyla millet mektepleri açıldı. Mustafa Kemal baş öğretmen seçildi. Mustafa Kemal okuryazar oranını artırmak, ülkeyi cehaletten kurtarmak için 7'den 70'e herkese okuma öğretmek için mahalle mekteplerini kurdurmuş. Buralarda halkın okuma yazma öğrenmesi için çalışmalar yaptırmıştır. Milli kültürümüz aydınlanıyor. Türk Tarih Kurumu'nun TTK açılması 12 Nisan 1931. Osmanlı Devleti'nde sadece Selçuklu ve Osmanlı tarihiyle birlikte İslam tarihi okutuluyordu. Tarih anlayışı ümmetçi. Mustafa Kemal, Türklerin İslamiyet'ten önce de büyük devletler kurduğunu belirtilerek, milliyetçilik esasına dayalı Türk Tarih Kurumu'na kurdu. Amacı, Türk tarihini gençlere öğreterek sevdirmek ve Türklerin kökeninin araştırılmasıydı. Türk Dil Kur Kurumu'nun TDK açılması 12 Temmuz, 1932 Osmanlıca ağır bir dilde Mustafa Kemal Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak amacıyla Türk Dil Kurumunu kurdu. Amaç Türkçeyi zenginleştirmek ve Türkçeyi diğer dillerin etkisinden kurtararak geliştirmektir. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kurulması milliyetçiliğin güçlenmesine yönelik inkılaplardır. Atatürk hastalığınınca İş bankası payından Türk dil ve tarih kurumlarına eşit miktarda pay bırakmıştır. Bu da Mustafa Kemal'in Türk kültürüne verdiği değeri, değer, değeri gösterir. Kubilay olayı, parantez içinde Menemen olayı, 23 Aralık 1930. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasından cesaret alan bazı rejim düşmanları inkılaplara karşı tepki göstermeye başladı. Derviş Mehmet adında bir kişi Menemen'de ayaklandı. Halkı etrafına topladı. Bu ayaklanmayı askerleriyle bastırmaya çalışan Asteğmen Kubilay is isyancılar tarafından öldürüldü. İlçede sıkı yönetim uygulanarak isyancılar yakalandı ve gerekli cezaya çarptırıldılar. Sonuçları bu olayla çok partili hayata geçişin Türkiye'de henüz gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldı. Ancak 1946 yılında çok partili hayata geçilebildi. Bir Cumhuriyet kenti. Mustafa Kemal Ankara'nın cumhuriyete yakışır bir şehir olması için çabalar harcamıştır. Ankara'da fakülteler, üniversiteler kurmuş, şehrin planlı gelişmesi için yarışma düzenlemiş. 1928 yılında yarışmayı Alman mimar Hermann Janssen, Herman Janssen kazanmıştır. Ankara'nın gelecek 50 yılı düşünülerek 300 bin nüfuslu şehir planı yapmıştır. Ankara'yı bahçelerle, işinliklerle kaplı bahçe şehir olarak planlamıştır. Çağdaş Üniversite Yolunda Osmanlı zamanında kurulan Darül Fülü'nün parantez içinde İstanbul Üniversitesi çağın gereklerine uygulanması için Mustafa Kemal, İsviçreli bilim adamları malheden rapor istemiş. 1 Kasım 1933'te mecliste üniversite reformlarını açıklamış. Bu doğrultuda Darül yerine modern eğitime uygun olan İstanbul Üniversitesi aç açılmıştır. Tıp, hukuk, fen ve edebiyat fakültesi ve 8 enstitüden oluştu. Dışarıdan getirilen öğretim üyeleri ile de modern ve bilimsel eğitim başlatıldı. İstanbul Üniversitesi kendinden sonra açılacak üniversitelere örnek oldu. Devlet toplum Elele. ele. Osmanlı zamanında kurulan Darülfünun parantez içinde İstanbul Üniversitesi milli mücadeleden çıkan halkın sağlık sorunlarını çözmek için 1892'de kurulmuş aşı evleri kaldırılarak hıfsız saha enstitüsü kuruldu. İlk hıfsız saha enstitüsüne Sağlık Bakanı Refik Saydamın adı verildi. Verem o dönemde yaygın bir hastalıktı. Bu amaçla 1923'te İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti, 15 Ağustos 1924'te İstanbul'da sanatorium, 1925'te veremle mücadele için İlk dispanser, 1927'de İstanbul Veremle Mücadele Cemiyeti, 1930'da Umumi Hıfzı Saha Kanunu çıkarıldı. Umumi Hıfsız Saha Kanunu ile Veremlilerin ihbar edilmesi ve önlem alınması ile ilgili kanundur. Behçet hastalığını ilk kez 1937 yılında Hulusi Behçet tanımladığı için hastalık onun adıyla anılır. Kurulan diğer kurumlar Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş Dernekleri, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi sosyal kuruluşlar kuruldu. Modern Tarımın Doğuşu milli Tarım, milli ekonominin temeli kabul ediliyor, ediliyordu. Bu alanda gelişme sağlamak için köylünün durumunu iyileştirmek gerekiyordu. Bu amaçla yeni kurulan devlet şu tedbirleri aldı. A. Aşar vergisi kaldırılarak köylünün ekonomik bakımdan rahatlaması sağlandı. 1925 yılında. B. Köylüye ucuz kredi vermek amacıyla Ziraat Bankası kuruldu. C. Tarım kredi kooperatifleri kurularak kooperatifleşme sağlandı. D. Üretimi artırmak amacıyla tohum ıslah çalışmaları yapıldı. E. Ziraat Enstitüsü ve ziraat fakülteleri açıldı. Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş amacı, örnek çiftlik kurarak çiftçilere örnek olmak, ziraat konusunda uygulamalı eğitim yapmak, Ankara Yüksek Ziraat Okulu'na gelecek gençlere staj yaptırmak, eğlenme ve dinlenme alanı oluşturmak, az zamanda büyük işler yaptık. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in 10. yılında yaptığı konuşmada kısa zamanda ne kadar büyük işler yaptığını 10. yıl nutkunda dile getirmiştir. Ülkemizin kısa sürede toparlanıp gelişmekte olduğunu ve ülkemizin hedefinin çağdaş uluslar seviyesine çıkması gerektiğini vurgulamıştır konuşmasında. Sanat ve spor. Atatürk sanat ve spora çok büyük önem vermiştir. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız sözü ile sanata verdiği önemi vurgulamış. Ülkemizde müzik, resim, heykel gibi sanat dağlarının gelişmesi için elinden gelen çabayı göstermiş. Güzel sanatlarla ilgili okullar açılmasını sağlamıştır. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz, idrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyerek spora verdiği önem ve sporcunun nasıl olması gerektiğini vurgulamıştır. Çağdaş Türk Kadını Kadın hakları daha çok 19. yüzyıldan sonra dünyada yankı bulmaya ve gelişmeye başlamıştır. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda Mehmetçikle ile birlikte savaşan Türk kadınını her zaman önemsemiş, çağdaş şumu Türkiye'de kadının erkekle eşit haklara sahip olabilmesi için çalışmıştır. Medeni kanun belediye seçimlerine ve milletvekilliği seçimlerine katılabilmesi için çalışmış, Türk kadını çoğu Avrupa kadınından önce seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir. Mustafa Kemal aşağıdaki sözleriyle Anadolu kadınına verdiği önemi vurgulamıştır. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren tarlayı eken kan kanısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar hep o yüce o fedakar o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükranla ve milletle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim. Kadınların seçme ve seçilme hakları 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı 1933'te muhtarlık ve seçimlerine katılma hakkı 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. Not Türk kadını seçme seçilme hakkını birçok Avrupa kadınından önce elde etmiştir. Soyadı kanunu 21 Haziran 1934 Osmanlı toplumunda soyadı yoktu. Genellikle insanlar lakapları ve doğduğu yerlere göre çağrılırdı. Bu durum resmi işlerin yürütülmesinde büyük zorluklar doğuruyordu. Bu karışıklıkları önlemek amacıyla 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu çıkarıldı. Mustafa Kemal'de Atatürk soyadı verildi. Molla, hoca, hacı, hafız ve benzeri gibi ünvanlar yasaklandı. Çünkü bu ünvanlar halkı sınıflara ayırarak sanki ayrıcalıklı konuma taşıyordu. Amaç halk arasında eşitliği sağlamaktır. Soyadı kanunuyla sosyal hayat düzene ve rahatlığa kavuştu. Özet olarak inkılaplar. Siyasi alanda inkılaplar. Saltanatın kaldırılması 1922. Cumhuriyetin ilanı 1923. Halifeliğin kaldırılması 1924. Çok partili rejim denemeleri. Hukuk alanında inkılaplar. 1921 ve 1924 Anayasası. Türk Medeni Kanunu 1926. Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu. Eğitim ve Kültür alanında inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat Kanunu, parantez içinde 1924. Harf İnkılağbı, 1928, TTK'nın açılması, yani Türk Tarih Kurumu, 1931, TDK'nın açılması, bu ise Türk Dil Kurumu idi, 1932, Üniversitelerin açılması. Toplumsal alanda inkılaplar, tekke ve zaviyelerin kapatılması 1925, şapka kanunu 1925, miladi takvim ve ulusal saatin kabulü 1925, ölçü ve tartılarda değişiklik 1931, soyadı kanunu 1934, 1930 kadılarla belediye seçim, seçimlerine, Kadınların Belediye Seçimlerine Katılması 1934 Kadınların Milletvekili Seçilebilmesi Ekonomi Alanında inkılaplar: İzmir İktisat Kongresi 1923 Aşar Vergisinin Kaldırılması 1925 Kabotaj Kanunu 1926 Teşvik-i Sanayi Kanunu 1926 1933 Birinci Kalkınma Planı, 1937 ikinci Kalkınma Planı. Ayrım sonu, sayfa 52. 15. Ayrım, sayfa 53'ten devam ediyoruz. Ünite 5 Atatürkçülük. Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetiminin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temelleri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere, gerçekçi düşüncelere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Atatürkçülüğün nitelikleri Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler bir bütündür. Birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır. Akıl ve bilime dayanır. Milli birlik ve beraberliğe önem verir. Yurtta ve dünyada barışın korunmasından yanadır. Millete ve insanlığa hizmet etmeyi esas alır. Atatürkçü Düşünce Sistemi Atatürkçülük, Türk devletinin ve toplumunun çağdaşlaşması yolundaki genel hedef, amaç ve ilkeleri ortaya koyduğundan Atatürkçü düşünce sistemi olarak da adlandırılmalıdır. Atatürkçü düşünce sisteminin özellikleri Siyasi, ekonomik, kültürel, adli, askeri ve benzeri alanlarda tam bağımsızlığı sağlamayı hedefter. Milli egemenliğe dayalı güçlü bir devlete öngörür. Milli kültürümüzü aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı, çağın ihtiyaçlarına uygun siyasal ve sosyal kurumlar oluşturmayı, demokratik ve layık kurallar içinde Türk milletinin rahat ve mutlu bir yaşam sürmesini hedefler. Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını ve sürdürülmesini hedefler. Türk milletinin ihtiyaçlarından, tarihi gerçeklerinden doğmuş, temelinde Türk tarihi ve kültürü olan milli bir düşünce sistemidir. Dogmalara dayanmaz, akılcılık ve bilimselliği temel aldığında yeniliklere açık, dinamik bir düşünce sistemidir. Atatürk'ün belirlediği ilkeler, işaret ettiği hedefler ve gerçekleştirdiği inkılaplarla bir bütündür. Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar Fransız İhtilali'nden sonra demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları, özgürlük ve milliyetçilik gibi kavramların tüm dünyada yaygınlık kazanmaya başlaması, Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerinin gerisinde kalması ve her alanda Avrupa'ya bağımlı hale gelmesi, Trambus Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarının kayıplarla sonuçlanması neticesinde Türk halkının büyük acılar çekmesi, Avrupa devletinin ve azınlıkların Osmanlı topraklarını bölmeyi amaçlamaları Mondros ateşkesinin ardından başlayan işgaller karşısında Osmanlı yönetiminin aciz kalması Atatürkçe düşüncede milli güç unsurları Her şey güçlü bir Türkiye için Bir ulusun ulusal hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynakların toplamına milli güç denir Milli güç unsurları şunlardır. Siyasi güç Atatürkçü düşünce de siyasi güç devletin gücünü milletten alması ve devlet politikalarının millet iradesine göre belirlenmesi esasına dayanır. Atatürk siyasi gücün zayıflamasının devletin ve demokrasinin geleceğini tehlikeye düşüreceğini söylemiştir. Ekonomik güç Ekonominin toplum hayatında büyük bir rolü bulunmaktadır. Çünkü bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim durumları ile ilgili faaliyetler ekonominin konusu içinde yer almaktadır. Atatürk de Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik yönden zayıf bir milletin güçlü medeniyet kuramayacağını, toplumsal ve siyasal felaketten kurtulamayacağını belirterek yeni Türk devletinin güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Siyasi bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığa da büyük bir önem veren Atatürk, bu amaçla kapitülasyonların kaldırılması ve ülkemizde bulunan yabancılara ait kuruluşların milliyleştirilmesi politikalarını izlemiştir. Askeri güç Türkiye'nin coğrafi konumu gereği her türlü iç ve dış tehditlere açık olması, güçlü bir orduya sahip olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Atatürk her dönemde Türk ordusuna ayrı bir önem ver vermiştir. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı ordusunun dağıtılması üzerine milli mücadele döneminde düzenli bir ordu kuruldu. Bu ordu sayesinde kurtuluş savaşı kazanılarak siyasi ve ekonomik bağımsızlığa ulaşılmıştır. Sosyokültürel güç Bir ülkede eğitimli, kültürlü ve teknik bilgilerle donanmış insanların oluşturduğu güce sosyokültürel denir. Milli gücün temel ögesi olan insan iyi yetiştirildiğinde siyasi, ekonomik ve askeri güç de değer kazanır. Sosyokültürel güç, bilim, sanat ve diğer alanlarda gelişmeye yol açar. Bunun bilincinde olan Atatürk, bireyden başlayarak halkı eğitmek ve halkın bilgi düzeyini yükseltmek için çalışmalarda bulunmuştur. de bir milletiz. Atatürk ilkeleri. Türk milletini çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine çıkarmak için yapılacak çalışmalarda ve yeniliklerde esas alınacak olan ilkelerdir. Cumhuriyetçilik Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesi ve devlet içinde karar verecek en yetkili ve son makam olarak milleti kabul etmektedir. Cumhuriyet rejiminde esas yöneticilerin seçimle iş başına gelmeleridir. Halkın kendine doğrudan doğruya yönetmesi demek olan demokrasi ise Cumhuriyet rejiminin ulaştığı en ideal yönetim biçimidir. Cumhuriyet yönetiminde millet adına karar verme yetkisi doğrudan millet tarafından seçilmiş olan meclise aittir. Cumhuriyetçilik, demokrasi ve Cumhuriyet rejiminin korunması, geliştirilmesi ve benimsenmesi için yapılan tüm çalışmalardır. Uyarı Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 1921 ve 1924 anayasalarının yapılması Saltanatın kaldırılması Cumhuriyetin ilan edilmesi Siyasal partilerin kurulması Ordunun siyasetten ayrılması ve son olarak kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi Cumhuriyetin kazandırdıkları Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesi uygulamasına son verilmiş, vatandaşlar devlet yönetimine eşit olarak katılma imkanı elde etmişlerdir. Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına alınmıştır. Herkesin kanun önünde eşitliği sağlanmış, kanunları uygulama görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir. Düşünce özgürlüğü sağlanarak vatandaşlara huzurlu bir hayat sürme olanağı tanınmıştır gelişmemize engel olan unsurlar ortadan kaldırılarak çağdaş uygarlığa ulaşmayı sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşına seçme ve halk oylamasına katılma hakkı ve sorumluluğu getirmiştir. Milliyetçilik Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltilmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya milliyetçilik denir. Milliyetçiliğin en önemli unsuru millettir. Atatürk'e göre milliyetçilik kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin o milleti yüceltme istekleridir. Milliyetçilik bir duygu işidir. Bir insan kökeni ne olursa olsun kendi hangi millete ait hissediyorsa kendini o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu yüzden Atatürk ne mutlu Türk olana değil ne mutlu Türküm diyene demiştir. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi birleştirici ve bütünleştiricidir. Bu durumu güçlendiren unsurlar, milli eğitim, mizak-ı milli, dil, tarih, kültür ve gaye birliği, milli kültür, Türklük şuuru ve manevi değerlerdir. Uyarı Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda Kapitülasyonların kaldırılması, kabotaj kanununun çıkarılması, Türk tarih kurumunun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, yabancı okulların ayrıcalıklarının kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması gibi inkılaplar ve çalışmalar yapılmıştır. Halkçılık Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara halk denir. Halkçılık, milletin çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır. Halkçılıkta belli bir grup, kişi ya da sınıf üstünlüğü yoktur. Toplumu oluşturan bütün vatandaşlar ülkesine ve devletine karşı hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Herkes devlet imkanlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Kanunlar önünde herkes eşittir. uyarı. Halkçılık ilkesi doğrultusunda Cumhuriyet'in ilanı ile egemenliğin doğrudan halka verilmesi, hukuk, hukuk birliğinin gerçekleştirilmesiyle ile kanunlar karşısında eşitliğin sağlanması, azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıklarının sona erdirilmesi ve toplumda eşitliğin sağlanması, Soyadı kanununun yanı sıra çıkarılan bir kanunla A, hacı, hoca, hafız, molla, bey gibi ayrıcalık belirten ünvanların kaldırılması, medeni kanunun kabul edilmesiyle sosyal ve ekonomik alanlarda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sosyal devlet niteliğinin benimsenmesi gibi inkılaplar ve çalışmalar yapılmıştır. Not Halkçılık ilkesi hem cumhuriyetçilik hem de milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur. Devletçilik. Devletçilik temel anlamıyla devletin ekonomik hayatın içine girmesidir. Devletçilik bir ekonomi siyasetidir. Atatürk'ün devletçilik anlayışı komünizmden farklıdır. Atatürk'ün devletçilik anlayışında devlet ekonominin içinde yer almakla birlikte özel teşebbüsün önünde engel değildir. Sermayesi olan vatandaşlar birkaç alan dışında diledikleri biçimde üretime katılabilirler. Devletçilik ilkesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra özel teşebbüs desteklenerek liberal bir ekonomi kurulmak istenmişti. Ancak sermaye yetersizliği, makine ve yedek parça sorunu, teknik eleman azlığı gibi nedenlerden dolayı özel teşebbüs başarısız oldu. Bu durumda devlet ekonomik hayata müdahale etmek zorunda kaldı. 1933'ten itibaren 1. 5 yıllık kalkınma planı ile devlet ekonomik hayatın içinde yoğun bir şekilde yer almaya başladı. Kısa zamanda devlet eliyle büyük sanayi tesisleri kuruldu. Devlet tarafından dokunma ve, dokuma ve şeker fabrikalarının yanında Karabük demirçelik Fabrikası gibi dev sanayi tesisleri oluşturuldu. 1939'da 2. 5 yıl kalkınma planı hazırlandı ancak 2. Dünya Savaşı çıktığından uygulanamadı. Uyarı devletçilik ilkesi doğrultusunda 5 yıllık sanayi planları yapılması ve bu planlar doğrultusunda dokuma, maden, selüloz, seramik ve kimya gibi sanayi kollarında fabrika ve işletmeler kurulması, sanayi yatırımlarını desteklemek için Sümerbank ve Etibank'ın kurulması, eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında yatırımların yapılması, faiz oranlarının ve temel tüketim mallarının fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi, devlet bankalarının ve merkez bankasının kurulması gibi inkılaplar ve çalışmalar yapılmıştır. Devletçilik, halkçılık, ilkesinin zorunlu bir sonucudur. Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıkların giderilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Laiklik Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Kısaca din işleri ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir. Laiklik ilkesinde temel hedef inanç özgürlüğü sağlanmasıdır. Herkes istediği inanca sahip olabilir ve bu inancın gereklerini yapabilir. Atatürk'e göre dine saygı, inanan kişinin halkla halklar saygının bir Haklar saygının bir sonucudur. Atatürk dine karşı olmadığı gibi gerçek dindara da karşı değildir. O, dinin çıkarlar için kullanılmasına karşı çıkmıştır. Atatürk, din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletin devamına imkan yoktur. Din vardır, lazımdır. Temeli sağlam bir dinimiz vardır diyerek dinin hayatımızdaki yerini belirtmiştir. Uyarı Layıklık ilkesi doğrultusunda Saltanatın kaldırılması halifeliğin kaldırılması, tevhidi tedrisat parantez içinde eğitim-öğretimin birleştirilmesi, kanununun ortaya çıkarılması, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, ibadet yerleri dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması, medeni kanunun kabul edilmesi, ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her alanda dinden kaynaklanan uygulamalara son verilmesi, 1928'de Anayasa'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dini İstandır maddesinin çıkarılması, 1937'de Anayasa'ya Türk Devleti'nin layık olduğu ifadesinin eklenmesi. İnkılapçılık İnkılap bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır. Atatürk İnkılabı, Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseler koymuş olmaktır, şeklinde tanımlamıştır. İnkılapçılık, batılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir. Atatürk'ün inkılap anlayışı eskiyi kaldırıp yerine yeni ve güzel olanı koymak olmakla birlikte, milli kültürün geliştirilmesi de Atatürkçülüğün özünü oluşturmaktadır. Atatürk bu konuda biz Batı medeniyetini bir dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. Biz Batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz diyerek milli kültürün ve geliştirilmesi gerektiğine inan dikkat çekmiştir. Uyarım. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık olarak bilinen Atatürk ilkeleri olmayız 1931'de yapılan Cumhuriyet Halk Fırkası Kurultayı'nda Atatürk tarafından açıklanmıştır. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmayı, Türk milletini yüceltmeyi amaçlayan bir düşüncenin programıdır. 1935-37 yılında anayasaya eklenen Atatürk ilkeleri, 1961 ve 1982 yıllarında hazırlanan anayasalarda da anlam ve içerik yönüyle yer almıştır. Ayrın sonu sayfa 56 16. bölümden devam ediyoruz. Sayfa 57. Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri. Atatürkçü düşünce sistemini kurmayı ve geliştirmeyi amaçlar. Aklı ve bilimin öncülüğünde Türk milletini Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmayı hedefler. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Aklı ve mantığa uygundur. Atatürk tarafından hem söze hem de uygulama ile sözle hem de uygulama ile belirtinlenmiştir. İlkeler bir bütündür, birbirlerinden ayrılamazlar. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar, milli tarih bilinci ve milli değil. Tarihi olmayan millet köksüz bir ağaca benzer, güçlü bir rüzgar karşısında yıkılır gider. Türk tarihinin uygarlığın en eski çağlarına kadar uzanması her Türk için onur ve gurur kaynağıdır. Atatürk tarihte büyük devletler kurmuş, dünya medeniyetine önemli katkılarda bulunmuş, Türk milletinin geçmişten aldığı güçle çağdaşlaşma yolunda bütün gücünü ortaya koyacağına inanmıştır. Milli dil, milli birliğin başta gelen unsurlarından biridir. Bu nedenle milli dilimiz olan Türkçeyi koruyacak, çağın gere gereklerini karşılayacak şekilde gelişmesine yardımcı olmalıyız. Atatürk bu konuyla ilgili olarak Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır demiştir. Bağımsızlık ve özgürlük Tarih boyunca kendi vatanında bağımsız yaşamış olan Türk, dev, Türk milleti, başkalarının egemenliği altında yaşamaktansa ölmeyi yayılmıştır. Atatürk, biz milli sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz diyerek bağımsız ve özgür yaşamaya verdiği önemi göstermiştir. Vatan ve millet sevgisi Atatürkçülüğün en önemli unsurlarından biri de vatan ve millet sevgisidir. Atatürk'ün yurt toprağı, her şey sana feda olsun, kutlu olan sensin, hepimiz senin için iyiz ve ne mutlu Türk'üm diyene sözleri vatanına ve milletine karşı beslediği hayranlık ve şugran duygularını ifade etmektedir. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma hedefi. Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen inkılapların büyük bir kısmı çağdaşlaşma ve batılılaşma hedefini taşımıştır. Bu doğrultuda Türk milleti de çağdaş uygarlık düzeyini yakalamaya hatta daha da ileri gitmeyi hedeflemiştir. Egemenliğin millete ait olması Atatürk henüz daha kurtuluş Savaşı'nın başında alınan milli kuvvetleri etkili milli iradeyi hakim kılmak esastır kararı ile egemenliğin millete ait olduğunu vurgulamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyeti ilanı gibi inkılaplarla egemenlik hakkı kesin olarak millete verilmiştir. Milli Birlik ve Beraberlik Ülke Bütünlüğü Milli Birlik ve Beraberlik milletçe birliği bir arada yaşamayı ifade eder. Böylece milletin sevgi ve saygı ile birbirine bağlanmasını, ortak ideallere yönelik olarak varlığını devam ettirmesini sağlar. Milli birlik ve beraberlik aynı zamanda ülke bütünlüğünün korunmasını gerektirir. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yaşamasını, hiçbir bölücü unsura yer vermemesini gerektirir. Milli kültürün geliştirilmesi, yabancı kültürlerin benimselmesi milli varlığımızı tehlikeye düşürür. Çağdaş uygarlık düzeyine yakalamamızı engeller. Atatürk, Batı'nın tekniğinden ve biliminden yararlanırken milli kültürümüzü de korumamız gerektiğini belirtmiştir. Atatürk ilkeleri: Cumhuriyetçilik Terimler, bağımsızlık, ulusal egemenlik, demokrasi, kadınlara seçme ve seçilme hakkı Kardeş ilkeler, halkçılık, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkın kendi kendine yönetmesidir. Yapılan inkılaplar: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş, kadınların seçme ve seçilme hakkı. Laiklik. terimler, akılcılık, bilimsellik, din, vicdan, özgürlüğü, din, devlet işlerinin ayrılması. Yapılan inkılaplar, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, tekke ve türbelerin kapatılması, Tevhid-i Tedrisat, Maarif Teşkilatı Kanunu, Şer'iye ve Evkaf'ın kaldırılması, Türk Medeni Kanunu, 1934'te Atatürk ilkelerinin hepsinin anayasada yer alması. Halkçılık, terimler, eşitlik, sosyal devlet. Yapılan inkılaplar aşar vergisinin kaldırılması, toprak reformu soyadı kanunu, cumhuriyetçilikle ilgili ilkeler aynı zamanda halkçılıkla da ilgilidir. Türk medeni kanunu kadınlara seçme ve seçilme hakkı. Milliyetçilik ilkesi, terimler ulus millet, kendi kültürümüz ulusal bağımsızlık. Yapılan inkılaplar: Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kabotaj Kanunu, Yerli Malı Misakı ı İktisat, Demir Yollarının Yabancılardan Alınması, Devletçilik, Terimler, Ekonomi, Özel Teşebbüs, Yabancı, Sermayeye Karşı Değildir. Yapılan inkılaplar: 5 Yıllık Kalkınma Planı, Teşviki Sanayi, İzmir İktisat Kongresi en son olarak inkılapçılık, terimler, çağdaşlık, uygarlık, yenileme, batılılaşma, muasır medeniyetler seviyesi. Yapılan inkılaplar, ilerleme, milliyetçilik ile ilgili inkılaplar hariç bütün inkılaplar. Atatürk ilkeleri. Cumhuriyetçilik. Anahtar kelimeleri ulusal egemenlik, seçim, ulusal irade, çok partili rejim, seçme ve seçilme hakkı. Aşamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, çok partili rejim denemeleri, kadınların seçme ve seçilme hakkı verilmesi, milliyetçilik, anahtar kelimeleri, ortak vatan, dil ve kader birliği olmalı, din ve ırk birliği şart değildir. Aşamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Kabutaş Kanunu, Türk Tarih ve Dil Kurumu'nun kurumlarının kurulması, Halkçılık, Anahtar Kelimeleri, Ayrıcalıkların kaldırılması, Eşitlik, Dayanışma, Sosyal Devlet aşamaları, Aşar Vergisinin kaldırılması, Kıyafet Devrimi, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, soyadı kanunu, kadınlara siyasal haklar tanınması, laiklik, anahtar kelimeler, din ve devlet işlerinin ayrılması, akılcılık ve bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, çağdaşlaşma, aşamaları, saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, tevhidi tedrisat kanunu, Şer'iye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, medeni kanunun kabulü, layıklığın anayasaya girmesi, anayasadan devletin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması, devletçilik, anahtar kelimeleri ekonomi, yatırım, kabulaştırma, bütün yatırımların devlet eli ile yapılması, özel sektör ve müteşebbisin olmaması, aşamaları. Tarımı destekleyici çalışmalar. Devletin banka kurması, 1. 5 yıllık kalkınma planının hazırlanması, kamulaştırma parantez içinde devletleştirme çalışmaları, devrimcilik, inkılapçılık yani. Anahtar kelimeleri devrim, inkılap, çağdaşlaşma, değişim, yenilik. Aşamaları bütün inkılaplar Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Türkiye'nin Dış Politikası Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Siyasi ve Ekonomik Bağımsızlığın Korunması Milli Çıkarların Korunması İttifaklara Önem Verilmesi Devletlerin Eşitliği Prensibine Uyulması Yurtta Sulh, Cihanda Sulh Prensibinin Gerçekleştirilmesi 1923-1930 dönemi, Türkiye'nin dış politikası, Lozan geriye kalan sorunların çözülmesine ve Lozan'da alınan karanların uygulanmasına yönelik olmuştur. 1923-1930 döneminde, Musul sorunu, dış borçlar, yabancı okullar ve nüfus mübadelesi konuları Türkiye'nin dış politikasında belirleyici olmuştur. Irak sınırı ve Musul meselesi Lozan barış antlaşmasıyla Musul sorunu çözüme kavuşturulamamıştır. Türk hükümeti Musul halkının çoğunun Türk olmasından dolayı Musul'un kendisine bırakılmasını istiyordu. İngiltere ise bölgenin zengin petrol yataklarına sahip olması ve ekonomik çıkarları dolayısıyla Musul topraklarını bırakmak istemiyordu. Lozan'da Musul sorununun iki taraf arasında yapılacak karşılıklı görüşmelerle ha halledilmesine karar verilmişti. İkili görüşmeler sırasında bir çözüm sağlanamamış ve durum milletler cemiyetine götürülmüştü. İngiltere'nin uzlaşmaz, tutum, uzlaşmaz tutumu üzerine Türkiye bölgeye müdahale kararı almış fakat bu sırada Şeyh Said İsyanı'nın çıkması müdahalenin gerçekleşmesini engellemişti. Sonuç olarak 5 Haziran 1926'da iki ülke arasında Ankara Antlaşması imzalanmış ve Musul sorunu çözülmüştür. Türkiye, Şeyh Said isyanı ile uğraştığı için gerekli askeri müdahalede bulunamadı. Ankara Antlaşması 1926. Türkiye ile İngiltere arasında yapıldı. Musul, İngiliz mandasındaki Irak'a verildi. Musul'un petrol gelirlerinin %10'u 25 yıllığına Türkiye'ye verildi. Türkiye 500 bin İngiliz sterlini karşılığı bu hakkından vazgeçti. Önemi: Türk-İngiliz anlaşmazlığı sona erdi. Musulun kit kaybıyla ı milliden taviz verildi. Musul'daki Türkleri koruyucu kararlar alınmadı. Dış borçlar sorunu: Fransa ile aramızda sorun oldu. Türkiye'den alacağı en fazla devlet olan Fransa, borçların altın olarak ödenmesini istedi. Türkiye ise borçların kağıt para olarak ve Fransız frangı şeklinde öden, ödenmesini kabul ettirdi. Türkiye borçların ama ana parasını 1954'de faizlerini ise 1984'e kadar ödedi. 1929'da başlayan dünya ekonomik bunalımı Türkiye'nin borçlarını geç ödemesinde etkili oldu. Yabancı okullar sorunu Avrupalı devletler kapitülasyonlar aracılığıyla Osmanlı devletinde pek çok farklı okullar açmışlardı ve çeşitli halklara sahip olmuşlardı. Bu okullar zamanla Osmanlı devletine karşı bazı zararlı faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır. Lozan Barış Antlaşması ile bu okullarla ilgili tek yetkili kurumun Türkiye Büyük Millet Meclisi olmasına kararlı verilmiş ve bu okulların eğitim sistemini düzenleme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir 3 Mart 1924 tarihinde tevhidi Tedrisat kanununun çıkarılmasıyla tüm okullar Milli Eğitim Başkanlığı'na bağlanmıştır Lozan'da yabancı okulların Türk milli eğitim sistemine bağlanması kararlaştırılmış Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile de bu durum pekiştirilmiştir Fransa ile de papalık yabancı okullarda tüm öğretmenlerin görev yapmasına ve bazı der, bazı derslerin Türkçe okutulmasına karşı çıktılar Türkiye bu sorunun kendi iç meselesi olduğunu bildirdi. Bu okullarda tarih, coğrafya, Türkçe derslerinin Türk öğretmenlerine okutulması, Türk müfettişlerince denetim yapılması kararlaştırıldı. Nüfus mübadelesi, parantez içinde nüfus değişimi sorunu. Nüfus mübadelesi Yunanistanla aramızda sorun olmuştur. Lozan Antlaşması'na göre İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri hariç diğer Türk ve Rumların yer değiştirmesi kararlaştırılmıştı. Yunanistan özellikle İstanbul'da daha çok Rum bulundurmak istiyordu. Sorun Milletler Cemiyeti ve Lahiy Adalet Divanı'nda da çözümlenemedi. Türk-Yunan ilişkilerini bu durum gerginleştirdi. Türkiye ile Yunan, yunanistan 10 Haziran 1930'da antlaşma yaptı. İstanbul Rumlarının ve Batı Trakya Türklerinin yerleşme tarihlerine bakılmaksızın yerlerinden kalkmaları, kalmaları, yerlerinde kalmaları kabul edildi. Atatürk'ün sağlığında Türkiye ile Yunanistan arasında yakınlaşma doğdu. Yunan Başbakanı Venizelos Türkiye'yi ziyaret etti. Türk-Yunan ilişkileri 1954 yılına kadar sürecek iyi ilişkiler dönemine girdi. 1954 yılında ortaya çıkan Kıbrıs sorunu Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden bozulmasına neden olmuştur. Ayrım Sonu Sayfa 61 17. Bölüm Sayfa 61'den devam ediyoruz. 1930-1939 Dönemi 1929'da başlayan dünya ekonomik bunalımı liberal eğilimlere karşı tepkilere neden olmuş, otoriter rejimler güçlenmiştir parantez içinde komünizm, faşizm, nazizm gibi. Parantez sonu. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikaları Türkiye'nin dış güvenliğini tehlikeye düşürmüş ve ittifak arayışlarına yöneltmiştir. Türkiye'nin milletler cemiyetine girmesi. 18 Temmuz 1932 Cemiyet, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sorunları barışlı yollarla çözümlenmesi için itila İtilaf Devletleri tarafından kurulmuştur. Türkiye'ye dünya barışına verdiği önemi göstermek ve yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini gerçekleştirmek amacıyla milletler cemiyetine üye oldu. Balkan Antantı 9 Şubat 1939 Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmalar kalıcı bir barış sağlayamamıştır. Avrupa'da devam etmekte olan silahlanma yarışı ve Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikaları Balkanları ve Orta Doğu'yu tehdit etmekteydi. Milletler Cemiyeti kuruluş amacına uygun olarak devletler arası anlaşmazlıkları çözmede etkisiz kalmıştır. Bu gelişmeler üzerine Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Balkan ülkeleri karşılıklı olarak Batı sınırlarını güvence altına almayı ve çıkabilecek tehlikeleri birlikte önlemeyi amaçlamışlardır. Bulgaristan, Balkanlardaki emellerinden dolayı ittifaka katılmamıştır. Arnavutluk ise İtalya'dan çekindiği için tarafsız kalmıştır. Türkiye, Balkan Antantı'nı imzalayarak Batı sınırını güvence altına almıştır. Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine ittifak dağılmıştır. Montre boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936 Lozan'da Boğazlar sorunu Türkiye'nin aleyhine çözümlenmiş, tam egemenlik hakkı verilmemişti. Lozan Barış Antlaşması'nda Boğazlar'ın yönetiminin Türkiye'nin başkanlığını yapacağı uluslararası komisyona verilmesi ve Boğazlar'ın her, ikisi yakasın, her iki yakasında asker bulundurmaması, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını sınırlandırmaktaydı. 1930'lu yıllarda Almanya'nın hızla silahlanması, İtalya'nın Habeşistan'ı işgali, Japonya'nın Mançurya'yı saldırması karşısında milletler cemiyeti hiçbir şey yapamadı. Türkiye'nin isteği ile İsviçre'nin Montreux şeklindeki bir konferans toplandı. Şehrinde bir konferans toplandı. Konferansa katılanlar. Türkiye, Yunanistan, İng İngiltere, Fransa, Sovyet, Rusya Yugoslavia, Japonya, İtalya 1938'de bu sözleşmeyi imzalamıştır. Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Türkiye'nin boğazlardaki hakimiyeti kabul edildi. Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye'ye devredildi. Ticaret gemileri serbest geçebilecekti. Boğazların iki yakasındaki askersiz yerler, yerlere asker yerleştirilebilecekti. Barış zamanında ticaret gemilerinin geçişine izin verilecek. Savaş gemilerinin geçişine sınırlandırmalar getirilecek. Savaş durumunda Türkiye isterse boğazları kapatabilecektir. Önemi. Boğazlar kesin olarak Türkiye'nin kontrolüne girdi. Türkiye'nin Akdeniz'deki güvenliği artmıştır. Boğazlar sorunu misak-ı milliye uygun bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur. Sadabat Paktı 8 Temmuz 1937 1935 yılında İtalya'nın Habeşistan'ın saldırması Akdeniz ve Orta Doğu güvenliğinin tehlikeye düşmesine neden olmuştur. Bu yüzden Balkan atantına benzer bir antlaşmanın Orta Doğu'da gerçekleştirilmesi için faaliyetler başlanmıştır. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında sadabat baktı imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre üyen ülkeler karşılıklı olarak birbirlerinin sınırlarına saygılı olmayı, iç işlerine karışmamayı, ortak çıkarlar doğrultusunda dostluk ve işbirliklerini geliştirmeyi kabul etmiştir. Bu antlaşma ile Türkiye Doğu sınırlarının güvenliğini sağlamış oldu. Hatay sorunu ve sonucu 1939 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalanan Ankara antlaşması ile Hatay Fransa mandası durumundaki Suriye sınırlarında kalmıştır. Ayrıca burada yaşayan Türklere geniş haklar tanınmış ve bölgede özel bir yönetim uygulanmıştır. Hatay'ın Türk toprakları dışında kalması, misak-ı milliden taviz verildiği anlamına gelmekteydi. Mustafa Kemal bu yüzden Hatay'ın ana vatana katılması gerektiğini savunmuş ve çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Mustafa Kemal Adana'da yaptığı bir konuşmada 40 asırlık Asırlık Türk yurdu, yurdu düşman eline esir kalamaz diyerek ileride Hatay'ın ana vatana katılacağının müjdesini vermiştir. 1936 yılında Fransa Suriye'deki manda yönetimine son verdi ve buralardan çekildi. Ancak Hatay'ın durumu belirsizliğini korudu. Bunun üzerine Türkiye milletler cemiyetine başvurarak sorunun çözülmesini istemiştir. Türkiye ile Fransa arasında yapılan ikili görüşmelerden sonra Türkiye'nin önerdiği Hatay'ın geleceğini buradaki halkın belirlemesi ilkesi kabul edildi. Hatay'da bağımsız bir Türk devletinin kurulması kararlaştırıldı. Bir anayasa hazırlandı ve seçimler yapıldı. Ardından Hatay bağımsız cumhuriyeti kuruldu. 2 Eylül 1938 yılında Misaka milliye son katılan toprak Hatay'dır. Bağımsız Hatay Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığını Tayfur Sökmen yapmıştır. Atatürk'ün ölümünün yurt ve yurt dışındaki yankıları Atatürk'ün hastalığı ile ilgili ilk şikayetleri 1937 yılında başladı. Fakat doktorlar bu hastalığın teşhisini uzun bir süre koyamadılar. 1938 yılında Yalova kaplıcalarına dinlenmek için gittiğinde kaplıcadaki doktor Atatürk'ün hastalığının siroz olduğunu belirledi. Hastalığın teşhisi geciktiği için hastalığın ilerlemesi engellenemedi. Atatürk'ün hastalığı Türk milletinden ve dünyadan gizlendi. Çünkü Hatay'ın ana katılması çalışmaları devam ederken Atatürk'ün hastalığının duyulması Türkiye için olumsuz bir gelişme olurdu. Atatürk ömrünün son yıllarında yoğun olarak Hatay sorunu ile ilgilendi. Hataylılara yalnız olmadıklarını bildirmek ve Türk devletinin gücünü diğer ülkelere göstermek isteyen Atatürk 1938 yılında Mersin ve Adana gezilerine çıktı. Bu gezilerde ordunun tatbikatlarını ve geçit törenlerini hasta olmasına rağmen ilgiyle izledi. Geziden sonra Ankara'ya döndü. Hem tedavi olmak hem de dinlenmek için İstanbul'a gitti. Doktorlar onun sağlığına kavuşması için yoğun bir çabı harcadılar. İstanbul'da Dolmabehçe Sarayı yerine Savarona yatında kalmayı tercih etti. Atatürk doktorların dinlenmesi yolundaki ısrarlarına rağmen ülke eşleriyle ilgilenmeye devam etti. Hastalığın iyice ilerlemesi üzerine Dolmabahçe Sarayı'nda dinlenmeye alındı. Atatürk 2 Eylül 1938 tarihinde hasta yatağında yatarken Hatay'ın bağımsız bir devlet olduğu haberini alınca buna çok sevindi. Kendisini iyi hissettiği bir gün noter çağırarak vasiyet namesini hazırlattı. Atatürk vasiyet namesinde Mal varlığının büyük bir bölümünü kendisi tarafından kurulan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bağışladı. Atatürk Cumhuriyet'in ilanının 15. yıl dönemini hasta yatağında geçirdi. Çok arzu ettiği halde Ankara'ya gidip Cumhuriyet törenlerine katılamadı. 29 Ekim 1938 yılında. Atatürk'ün hastalığı Kasım ayının ilk haftasından itibaren normal seyrinden çıkarak şiddetlendi. Korkulan an geldi ve Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9.05 gece öldü. Bu büyük ve üzüntüye rağmen devlet işlerinde herhangi bir aksamaya meydan vermemek en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. 11 Kasım 1938 yılında 19 Kasım günü Profesör Şerafettin Yaltkaya tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra naaşı Yavuz Zırhlısı'na konuldu. Türk donanması ve yabancı gemilerin eşliğinde İzmit'e getirildi. Buradan Ankara'ya gönderildi. 20 Kasım'da Ankara'ya getirilen cenazeyi binlerce insan gözyaşları içinde karşıladı. Törenden sonra Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nde hazırlanan geçici kabreye konuldu. Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi. Atatürk'ten sonra Türkiye 2. Dünya Savaşı ve Sonrası Mustafa Kemal Atatürk dış politikada yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemiştir. Bu politika doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet'in ilanından sonra çevresindeki ülkelerle dostluk antlaşmaları imzaladı. Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikaları karşısında Türkiye Balkan atantı ve sadavat baktı gibi dostluk antlaşmalarını imzaladı. Atatürk'ün 2. Dünya Savaşı'nın çıkacağını önceden tahmin ederek gerekli önlemler alması ve barış amaçlı bir politika izlemesi Türkiye'nin bu savaşta doğru kararlar almasını sağlayacaktı. 2. Dünya Savaşı 1939-1945 2. Dünya Savaşı'nın nedenleri 1. Dünya Savaşı'nda yeniden devletlerle ekonomik, siyasi, askeri ve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalandı. Bu durum Almanya'da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'na neden oldu. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çizilmesinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu nedenle etnik çalışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı. İtalya 1. Dünya Savaşı'ndan galip çıkmasına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya'yı saldırgan bir devlet haline getirdi. Yönetimi ele geçiren Mussolini'nin İtalya'yı büyük devlet yapmak istemesi İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri oldu. Uzak Doğu'da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya Avrupa devletlerini Asya'dan çıkarmak istedi. Savaşın Gelişimi İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşarak üçlü mihver grubunu kurmuşlardı. Almanya'da iktidara gelen Nazi yönetimi, üstün Alman ırkı düşüncesini savunmuş, Versailles Barış Antlaşması'nı tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başlamıştır. Avusturya ve Çekoslovakya, Alman işgaline uğramıştır. Mihver grubuna karşı İngiltere ve Fransa, müttefik devletler grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri de katılmıştır. Almanya Rusya ile tarafsızlık anlaşması imzalamış ve 1939 yılında Polonya'ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa Polonya'ya güvence vermişler. Polonya da Almanya'ya savaş ilan etmiş. Böylece İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır. Daha sonra Almanlar Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa'yı işgal etmiştir. İtalya ise Arnavutluk'u işgal etmiş, Yunanistan'a saldırmış fakat başarılı olamamıştır. Bunun üzerine Almanya Balkanlara yönelmiş, Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'yı işgal etmiştir. Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya Müttefik grubuna geçmiştir. Japonların Amerika Birleşik Devletlerinin Pearl Harbor üstüne saldırması üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde Müttefik grubunda savaşa katılmıştır. Mihver devletler: Almanya, Japonya, İtalya. Müttefik devletler: İngiltere, Fransa, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri. Almanya ve İtalya Amerika Birleşik Devletlerinin Akdeniz çıkarması sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştır. 1944'te müttefiklerin Sicilya'ya asker çıkarmaları ve İtalya'ya geçmeleri üzerine İtalya teslim olmuştur. Mussolini hükümeti düşmüştür. 1944 Haziran'ında müttefikler Fransa'nın kuzey bölgelerine çıkarma yapmışlar ve Almanya sınırlarına ilerlemişlerdir. Ruslar Almanları Polonya ve Rusya'dan çıkarmaya başlamıştır. Almanya 1945'te ateşkes istemiştir. İkinci Dünya Savaşı Mihver devletlerinin yenilgisiyle sona ermiştir. Yalnız kalan Japonya savaşa devam etmiş, Hiroshima ve Nagasaki şehirlerine atom bombası atılmasıyla teslim olmak zorunda kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı Sonuçları Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazanmış ve Avrupa'da demokrasi rejimi yaygınlaşmıştır. Demokratik Avrupa devletleri ile birlikte hareket eden Türkiye'de de demokratik hayata geçilmiştir. Sömürgecelik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus sömürgecelik dönemi sona ermeye başlamıştır ve Libya bağımsızlıklarını kazanmıştır. Milletler Cemiyeti'nin yerine Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş, Türkiye Sovyet Rusyası'ndan uzaklaşarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaşmıştır. Almanya ve İtalya'nın işgal ettiği Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri Rusya'nın denetiminde yeniden kurulmuştur. Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir. Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim kurdular. 1990'da Almanya devleti birleşmiştir. Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde NATO kuruldu. Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu 1948 yılında. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Filistin'de İsrail Devleti kuruldu 1948. Türkiye'nin savaştaki tutumu Türkiye 2. Dünya Savaşı öncesinde dünya devletlerine karşı dost bir politika izliyordu. Ancak İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikalarına karşı İngiltere ve Fransa'ya daha yakın durmaya çalışıyordu. Türkiye, bu savaşta toprak bütünlüğünün kazanmayı ve tarafsız kalmayı amaç edilmişti. Müttefik ve mihver grubu devletleri, Türkiye'yi kendi saflarına çekmek için her yolu denediler. Türkiye, savaşın başından itibaren müttefik devletlerle yakın ilişkiler kurmaya özen gösteriyordu. Ancak, müttefiklerin bütün ısrarlarına rağmen, savaş girmeme, savaşa girmeme konusundaki tutumunu da sürdürüyordu. 15 Şubat 1945'te ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya'nın katıldığı Yalta Konferansında İkinci Dünya Savaşından sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatına katılmak için 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya'ya savaş açmak şartı getirildi. Bu gelişme üzerine Türkiye 23 Şubat 1945'te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etti. Türkiye böylece hem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya siyasetinde söz sahibi olma imkanı elde etmiş, hem de Avrupa'nın demokratik devletleriyle yakınlaşmıştır. 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye üzerinde olumsuz sonuçları da oldu. Ülkemiz insanı yanı başında yaşanan bu savaş sebebiyle sıkıntılı günler yaşadı. Çünkü Türkiye her an savaşa girecekmiş gibi hazırlık yaptığı için tarım, sanayi ve ekonomi alanlarında duraklama dönemi yaşandı. 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de alınan önlemler. Bütün illerde hava saldırısı tehlikesine karşı karartma uygulaması başlatılmıştır. Almanların işgal tehlikesine karşı sivil savunma önlemleri alınmıştır. Tahıl stoklarına el konmuş, ekmek, zeytin, şeker gibi ürünler karne ile verilmeye başlanmıştır. Buğday unundan pasta ve benzeri ürünlerin yapılması yazaklanmıştır. Uyarın! İkinci Dünya Savaşı döneminde büyük şehirlerde kimin ne kadar ekmek alacağı hükümet tarafından belirleniyordu. Bu amaçla ekmek karnesi düzenlenmişti. Herkesin aldığı günlük ekmek miktarı karnesine işleniyordu. Bu dönemde zeytin ve şeker gibi ürünler de karne ile veriliyordu. Bu uygulamaya yol açan en esas etken, etken savaş şartlarından dolayı temel gıda ürünlerini tasarruflu bir şekilde kullanma isteğiydi. Bu durum savaşın savaşa gitmeyen savaşın savaşa gitmeyen ülkeleri ve ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkilediğini göstermektedir. İstanbul'da özel otomobillerin trafiğe çıkması yasaklanmış. Daha sonra bu yasak ticari araçları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Savaş şartlarının getirdiği ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler konmuştur. Tifo ve kolera gibi salgın hastalıkları önlemek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Askeri harcamalar artırılmıştır. Karadeniz'deki Türk gemi seferleri durdurulmuştur. Radyo yayınlarında kesinti yapılmıştır. Belli bölgelerde... Gece 23.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Uyarı İkinci Dünya Savaşı sırasında alınan bu önlemlerle seyahat etme, haber alma ve ekonomi alanlarındaki hak ve özgürlükler sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmanın amacı kamu güvenliği ve sağlığını korumaktır. Çünkü yaşam hakkının korunması diğer hak ve özgürlüklerden daha önemlidir. Ayrım Sonu Sayfa 65 18. ayrım. Sayfa 66'dan devam ediyoruz. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla demokrasi yolunda en önemli adımlardan biri atılmış oldu. 1923 ile 1930 yılları arasında çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmış fakat başarılı olunamamıştı. 1930'dan sonra Türkiye'de tek partili rejim 1946 yılına kadar devam etmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın Batı demokrasilerinin zaferiyle sonuçlanması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birkaç milletvekili siyasi hayatımızda demokratik usullerin kabul edilmesini istemeye başlamıştır. Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes ve Refik Koraltan 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdular. 1945 yılından sonra Milli Kalkınma Millet Partisi ve Türkiye Köylü Partisi kurulmuştur. 1946 yılından sonra çok partili rejim uygulamasına geçirmiş, Böylece demokrasi alanında önemli bir adım atılmıştır. 14 Mayıs 1950 seçimleri Cumhuriyet tarihinde demokrasinin gelişmesi bakımından büyük bir ilerleme olmuştur. Çünkü bu seçimde milli egemenlik en iyi şekilde temsil edilmeye başlanmıştır. Çatışma yok. Ama Amerika ve Sovyet Rusya liderliğinde Batı ve Doğu blokları arasında gelişen açık ama silahlı mücadeleye dönüşmeyen sınırlı çekişmeye Soğuk Savaş adı verilmiştir. Uyarı Soğuk Savaş deyimi ilk kez 1947 yılında Amerika'da Kongre'deki bir görüşme sırasında Amerika Birleşik Devletli Maliye ve Başkanlık Danışmanı Bernard Branch tarafından ifade edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya iki süper güç olarak ortaya çıktılar. Bu durumun ortaya çıkmasında dünya siyasetinde söz sahibi devletlerden Almanya, İtalya ve Japonya'nın İkinci Dünya Savaşında yenilmeleri, savaşın galiplerinden İngiltere ve Fransa'nın da bu süreçte her bakımdan yıpranmaları etkili olmuştur. Sovyet Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yayılmacı bir politika takip ederek komünizm rejiminin Balkanlar ve Orta Avrupa'da yerleşmesi için mücadele etmiştir. Rusya'nın komünizm ideolojisini bütün dünyaya yaymak istemesi demokrasi ile yönetilen ABD'yi ve Avrupa devletlerine endişelendirmiştir. endişelendirmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra oluşan yeni durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde demokratik Batı Avrupa devletlerinden oluşan Batı bloğunu ve Sovyet Rusya'nın önderliğinde Doğu Avrupa ve Balkan devletlerini içine alan Doğu bloğunu ortaya çıkarmıştır. Soğuk Savaş döneminde nükleer silahların gelişmesi yüzünden ABD ve Sovyet Rusya silahlı olarak karşı karşıya gelmekten kaçınmışlardır. Taraflar arasında rekabet daha çok siyaset, ekonomi ve propaganda alanlarında sürdürülmüştür. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya yeni bir oluşma oluşuma sahne oldu. ABD ve SSCB dünyayı egemenlikleri altına almak istiyorlardı. Siyasi ABD, SSB, C, SSCB. Siyasi, hükümetlerin seçimle iş başına geldiği demokrasi uygulanmaktaydı. Ekonomik anlamda ise serbest piyasa ekonomisi benimsenmiş ve özel sektör ön plana çıkmıştı. SSCB'de ise siyasi olarak devletin idaresi ve tüm birimleri tek partinin kontrolündeydi. Ekonomik olarak ise SSB, SSCB, ekonomi tümüyle devletin kontrolü altındaydı. Şeklinde bir not var burada Truman doktrini ve Marshall planı SSCB'nin Doğu Avrupa'da yayılması üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman Sovyet tehdidi adı altında ülkelere ekonomik ve askeri açıdan güçlendirmek için kendi adıyla anılan Truman doktrinini ortaya atmıştır. Yıl 1947. Bu doktrinin çerçevesinde yapılan ekonomik yardımlara Marshall Planı denmiştir. Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'nin de içinde olduğu 16 ülkeye yapılan yardımlar daha çok askeri araç gereçleri kapsıyordu. NATO'nun kurulması. İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa devletleri savaşın yıkıntılarını temizleyip ekonomilerini güçlendirmeye çalışırken Sovyetler Birliği genişleme politikasını sürdürüyordu. Sovyetler Birliği 1948 yılında 456 bin kilometre kare toprağı kendi sınırlarına katmıştı. Ayrıca 983 bin kilometre kare üzerindeki 7, 7 ülkede kendi kontrolünde komünist yönetimlerin kurulmasını sağlamıştı. Batı Avrupa ülkeleri Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikaları karşısında ortak bir güvenlik sistemi kurmaya karar verdiler. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilkelerine sadık olarak oluşturulacak bu savunma teşkilatı barışı korumayı amaç edinecekti. Bu amaçla Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Portekiz, Norveç, İtalya, İzlanda ve Danimarka arasında 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan antlaşma ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı yani NATO kurulmuştur. Türkiye'nin NATO'ya üye olması Asya ve Avrupa arasında yer alan Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konumu nedeniyle dünya politikasında önemli bir ülkeydi. Akdeniz ile Karadeniz arasında geçişi sağlayan boğazlara sahip olması, Orta Doğu'ya hakim bir konumda bulunması jeopolitik önemini artırıyordu. Bir toprağın veya coğrafyanın bölge ya da dünya siyasetindeki kurumuna, konumuna jeopolitik konum denilmektedir. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemişti ama sahip olduğu bu jeopolitik konum yüzünden savaşı savaş sonrasında yerini belirlemek zorundaydı. Ayrıca Sovyetler Birliği Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı istiyor, boğazlardan da üst talep ediyordu. Bu yüzden Türkiye için NATO'ya üye olmak hayati derecede önemliydi. Türkiye 2. Dünya Savaşı yıllarının yıllarından beri NATO üyesi devletlerle uyumlu bir dış politika takip ettiği için 1952 yılında Yunanistan ile birlikte bu ortak savunma örgütüne alınmıştır. Türkiye'nin sahip olduğu coğrafyanın bir savaş sırasında Avrupa, Asya ve Orta Doğu için askeri açıdan büyük önem taşıması NATO'ya kabul edilmesini kolaylaştırmıştır. Kore Savaşı Soğuk Savaş döneminde ABD ile SSCB'yi karşı karşıya getiren önemli olaylardan biri de Kore Savaşı'dır. Savaş SSCB'nin denetimindeki Kuzey Kore'nin ABD'nin denetimindeki Güney Kore'ye saldırmasıyla başlamıştır. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler saldırı yıkınayarak müdahale kararı almıştır. Uluslararası bir askeri güç oluşturarak ABD başkanlığında bölgeye gönderilmiştir. 1950-1953 yılları arasında süren savaşta taraflar birbirine üstünlük sağlayamamış ve ateşkes imzalayarak savaşa son vermişlerdir. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ne karşı ABD ile yakınlaşma politikası takip ediyordu. Ayrıca Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda dünya barışını koruyucu faaliyetlere destek vermeye görev sayıyordu. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletlerin çağrısına uyarak Kore'ye bir Tugay gönderdi. Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi NATO'ya kabul edilmesinde önemli rol oynamıştır. Kore Savaşı soğuk savaş ortamını değiştirmemiştir. NATO'ya üye devletlerin Kore Savaşı'ndaki ittifakı karşısında SSSCB'nin etkisi altındaki Doğu Avrupa devletleri ile Varşova Paktanı kurmuştur. İki kutup arasındaki rekabet silahlanma yarışını arttırmıştır. Kore Savaşı 1950-1990 53 yılları arasında yapılmıştır. 1950'de Sovyetler Birliği himayesindeki Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırması ile Birleşmiş Milletler Kuzey Kore'ye müdahale kararı almıştır. Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkemiz Güney Kore'ye yardım birliği göndermiştir. Başarılı bir şekilde görev yapan askerlerimiz dünya barışına katkı sağlamıştır. İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi. 1789'da ortaya çıkan Fransız İhtilali sonunda yayımlanan insan ve yurttaş hakları Beyannamesi, insan hakları kavramının uluslararası bir nitelik kazanmasını sağlamıştı. İnsan haklarının evrensel ilkeler olarak kabul edilmesi ve korunması yönünde çalışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulması ile hızlanmıştır. İnsan haklarını koruyan uluslararası sözleşmeler İnsan hakları evrensel bildirgesi 1945'te Dünya Barışını Korumak için Kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü yalnızca üye devletlerde değil tüm dünyada insan haklarının korunması için çalışmalar başlattı. Bunun sonucunda 1948'de insan hakları evrensel bildirgesi kabul edildi. Ülkemizde insan hakları konusunda önemli ilke, ilerlemeler sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ilkeler ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. İnsan haklarının korunması için anayasa ve yasalarda gerekli düzenlemeler yapılarak hukuki bir nitelik kazandırılmıştır. Kişisel ve siyasal haklara ilişkin uluslararası sözleşme 1966. Bu devletler bu sözleşmeyle ile insan haklarına saygı gösterip göstermediklerini denetleyen bir mekanizma kurulmasını kabul etmişlerdir. Bu doğrultuda İnsan Hakları Komisyonu kurulmuştur. Türkiye 1976'da yürürlüğe giren bu sözleşmeyi 2000 yılında imzalamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler tarafından Roma'da 1950 yılında imzalanmış, 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme ile insan hakları bilgisinde yer alan temel hak ve özgürlükler yargı güvencesine alınmıştır. Böylece demokrasinin temel ögeleri olan siyasal özgürlükler ve hukukun üstünlüğü uluslararası koruma altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en önemli özelliği insan haklarını korumak için Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurulmasıdır. Bu sözleşmeyi imzalayan devletlerin yurttaşları uğradıkları haksızlıklar nedeniyle kendi devletleri veya diğer devletler aleyhine dava açma hakkına sahiptirler. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 1954 yılında imzalayan Türkiye, 1987'de bireysel başvuru hakkını tanımış, 1990'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini tanımıştır. İşkencenin ve insani olmayan ya da küçültücü ceza ve muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi. 1987 yılında yürürlüğe giren sözleşme Türkiye tarafından 1988'de onaylanmıştır. Bu sözleşmeyle devletler kendi topraklarında ırk ayrımı yapılmasını önle, önle, önlemekle yükümlüdürler. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesi. 1981 yılında yürürlüğe giren sözleşme Türkiye tarafından 1985'te onaylanmıştır. Sözleşmede kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması konusunda alınması gereken önlemler vurgulanmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi Sözleşmeyi imzalayan devletler herhangi bir ayrım yapmadan bütün çocukları her türlü fiziksel ve zihinsel zarar ve ihmalden korumayı kabul etmişlerdir. 1990'da yürürlüğe giren sözleşmeyi Türkiye 1994 yılında onaylamıştır. Helsinki sonuç belgesi 1975 yılında yürürlüğe giren belge insan hakları kavramının dünya görüşü ne olursa olsun bütün devletler arasında ortak bir değer olarak benimselmesi amacını taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri parantez içinde TSK parantez sonu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içten ve dıştan gelebilecek tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş silahlı devlet kuvvetidir. Yaptırım gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri parantez içinde TSK dünyada en çok asker bulunduran 9. ordudur. Temelini oluşturan yapı Mehmetçik'tir. Türkiye'nin güvenliğine yönelik iç ve dış tehditlere karşı caydırıcı güç olan TSK, anayasa ve yasaların kendisine verdiği görevler çerçevesinde şu alt komutanlıklardan oluşur. Kara Kuvvetleri Komutanlığı parantez içinde KKK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı DZKK Hava Kuvvetleri Komutanlığı HVKK, Jandarma Genel Komutanlığı JGNK, Sahil Güvenlik Komutanlığı SGK. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görevleri TSK'nın temel görevi anayasada açıkça şu şekilde belirtilmiştir. Türk yurdunu ve nitelikleri anayasada belirtilen Türk Cumhuriyeti'ni iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamaktır. Bu çerçevede TSK, 2000 yıllardaki yeni güvenlik sorunlarına ve sorunlara uygun şekilde tepki göstermek, belirsizliklere karşı hazır olmak ve dış tehdit ve risklere karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için şu şekilde kendisine görevler belirlemiştir. Caydırıcılık, güvenlik harekat ortamının şekillendirilmesi, Savaş dışı harekat parantez içinde barışı destekleme harekatı doğal afet yardım ve iç güvenlik harekatı parantez sonu kriz yönetimi sınırlı güç kullanımı konvansiyel harp gibi faaliyetleri icra etmek. Bu görevleri yerine getirebilmek için çok amaçlı birliklerin kurulması, sayısal fazlalık yerine teknolojik üstünlüğün kurulması, silah ve düzeneklerinin etkinliğini artıracak teknolojik araştırmaların yapılması ve erken ikaz, darbe, elektronik harp, hava üstünlüğünün kurulması gibi ek görevleri de yapmaktadır. Türk ordusu Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ı elinde bulunduran İngiltere 1955 yılından sonra adadan çekilmeye karar verdi. Bu süreçte 1960 yılında İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında bir garantörlük antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti bu üç devletin koruması altında bulunacaktı. Ancak Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar Yunanistan'a bağlanma fikrinden vazgeçmedi. Bu durum adada gerginliklere neden oldu. Gerginlik Kıbrıs'taki Türklerin katliama maruz kalmasına dönüşünce Birleşmiş Milletler adaya bir barış gücü gönderdi. Bu güç Kıbrıs'taki sorunları çözemeyince Türkiye Garantörlük Antlaşmasından doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Barış Harekatı düzenlendi. Bu olaydan sonra ada ikiye bölündü. Barış Harekatı'ndan sonraki uluslararası görüşmelerde adadaki Türk halkının mevcudiyeti tanınmayınca 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti, 1983'te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilan edildi. Günümüzde de Türk Ordusu Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın en büyük güvencesidir. Garantör devlet. Yapılan bir uluslararası anlaşmanın ardından iki tarafın anlaşmaya bağlı kalıp kalmadıklarını denetleme hakkına sahip olan devlete denir. Junta, yönetim, yönetime kuvvet olarak kullanarak el koyan askeri ya da siyasi gruplara verilen isim junta'dır. Uyarı Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye çok yönlü bir ambargo uygulanınca savunma sanayi alanında yeni önlemlerin alınması gerekli hale gelmiştir. Bu gelişme üzerine havacılık alanında TAI, elektronik alanında ASELSAN, yazılım alanında HAVELSAN, füze imalatı alanında da ROKETSAN faaliyeti geçirilmiştir. Dünya Barışına Katkı Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle Kafkasya, Bakanlar ve Orta Doğu'da meydana gelen gelişmelerle ilgilenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri de Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda barışa katkı sağlamak için çeşitli bölgelere uluslararası kuruluşların bünyesinde asker göndermektedir. Türk ordusu ülke sınırlarını korumanın yanında dünya barışını korumaya yönelik çabalara da destek vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Dünya Barışı'nı destekleme çalışmalarına, birlik gönderip askeri harekatı destekleyerek personel gönderip uluslararası gözlemci olarak katkıda bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dünya Barışı'na katkıları gösterilmiştir. Tablo, tarih, yer ve bölgede bulunma nedeni olarak 3 başlıkta 3 başlık bulunuyor tabloda. Tarih 1974 yer Kıbrıs. Uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakkını kullanma. Tarih 1992 yer Somali bölgede bulunma nedeni. Somali halkını iç savaşın olumsuz etkilerinden koruma. Tarih 1993 yer Bosna Hersek. Bölgede bulunma nedeni: Boşnakları Sırp ve Hırvat zulmünden koruma. Tarih: 1997. Yer: Arnavutluk. Bölgede bulunma yeri: Arnavutluk'ta iç karışıklıkların yaşanması. Tarih: 1999. Yer: Kosova. Bölgede bulunma yeri Kosova'daki iç karışıklıkların silahlı çatışmaya dönüşmesi. Tarih 2001. Yer Makedonya. Bölgede bulunma nedeni Makedonya'da iç karışıklıkların yaşanması. Tarih 2002. Yer Afganistan. Bölgede bulunma yeri Afganistan'da iç karışıklıkların yaşanması. Tarih 2006. Yer Lübnan. Bölgede bulunma yeri nedeni Lübnan'da iç savaş yaşanması. Türk ordusu bugün Bosna Hersek, Kosova, Afganistan, Lübnan ve Kıbrıs'ta halen barışa hizmet etmeye devam etmektedir. Hedef Türkiye Türkiye dünya üzerinde çok önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle çok sayıda ülkenin topraklarımız üzerinde emelleri vardır. Bu emellerine ulaşabilmek için kültür, dil, din, yurt, tarih ve ülkü birliğini zayıflatmaya, bu yolla milletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışmaktadırlar. Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditlerden bazıları şunlardır. Misyonerlik. Misyonerlik başka dine inançlara sahip olan insanları kendi dinine geçirmek, ülke içindeki milli ve kültürel diğer, değerleri yok ederek ülke bütünlüğünü bozmak için çalışmalar yapmaktır. Misyonerler hedeflerine ulaşabilmek amacıyla halkın arasına katılıp özellikle gençleri etkileyebilmek için sevgi, barış, kardeşlik, özgürlük, mutluluk gibi evrensel kavramları kullanırlar. Bölücü unsurların faaliyetleri Bir bütün olan toplumun unsurlarının ayrı ırk, ayrı din ve ayrı mezhepten olduklarını iddia ederek toplumu bölmeye yönelik faaliyetlere bölücülük denir. Türkiye, son yıllarda ülkeyi ırk ayrılığı bahanesiyle bölmeyi amaçlayan terör hareketleriyle karşı karşıya kalmıştır. Terörizm, her türlü siyasal eyleme karşı bilinçli ve kanlı şiddet göstergesidir. Terörizm, insandaki ahlaki değerleri yok eder. Bu özelliği ile sadece insanlığa değil, uygarlığa karşı da bir tehdit oluşturur. Terör örgütleri, hak, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi evrensel değerleri kötü amaçlı kullanırlar. Devletimizin halkı sömürdüğünü iddia ederler. Hedeflerine ulaşmak için katliam yapmaktan çekinmezler. Ülkemiz ile menfaatleri çatışan ülkelerin desteğini alarak faaliyet gösterirler. İrticai faaliyetler İrtica bir toplumun sahip olduğu çağdaş değerleri reddedip akla ve bilime aykırı faaliyetlerle bulunarak ve düzeni geri getirmeye çalışmaktır. Eski düzeni geri getirmeye çalışmaktır. İrticai faaliyetlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, demokratik yapısını değiştirerek yerine dini esaslara daire bir devlet kurmaktır. Bölücülük ve irticai ile mücadelede kişilere düşen görevler. Milli hedefler doğrultusunda bilinçli olmalıyız. Türk milletinin bağımsızlığını, bütünlüğünü, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumanın milli hedeflerimizin en başında geldiğini bilmeliyiz. Milli kültürümüzden taviz vermeden Türk vatandaşı olmanın şeref ve mutluluğunu duyarak Atatürk'ün yolunda yürümeliyiz. Türk olmakta gurur duymalı, vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı çok sevmeliyiz. Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmalıyız. Bu faaliyetlerin ülkenin ve toplumun huzurunu bozacağını, temel hak ve özgürlükleri yok edeceğini bilmeliyiz. Terörizm ve terör odaklarına karşı duyarlı olmalıyız. Bu hareketlerin toplum içinde yayılmasını engellemeliyiz. Engellemek için gereken vatandaşlık görevlerimizi yapmalıyız. Cumhuriyet yönetimine inançla bağlı olmalıyız. SSCB dağıldıktan sonra 1991 yılı dünya tarihi açısından yeni bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra Avrupa, Avrupa ve Asya'nın siyasi haritası değiş, değişmiştir. 1917 yılında temelleri atılan ve 1922 yılında kurulan Sovyetler Birliği'nin dağılması ve yerine bağımsız devletler topluluğuna bırakması BDT parantez içinde dönemin en önemli olaylarındandır. İlk önce SSCB'nin batısındaki Baltık ülkelerinden Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna, Belarus yani Beyaz Rusya, Moldova, Kafkas ülkelerinden Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Orta Asya ülkelerinden Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan birer birer bağımsızlığını ilan etti. Yeni bağımsız devletler içinde bulundukları siyasi dönüşüm sürecinde komünist yapılanmadan uzaklaşma arayışlarına girerken kendi milli kadrolarını, sembollerini ve tarihlerini keşfetmenin heyecanına büründüler. Sovyetler Birliği'nin dağılması dünyada hakim olan süper güçlerden birinin ortadan kalkması demekti. Bu da dünyada siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki dengeleri değişikliğe uğrattı. Sovyet Birliği'nin dağılması ile birlikte Adriyatik'ten Çin'e kadar siyasi bir boşluk oluştu. Türkiye'nin çevresinde Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya tehlikeli bir bölge haline geldi. Türkiye bağımsızlığına kavuşmuş ve henüz ne yapacağına karar vermemiş, zayıf ve güçsüz kuzey komşularıyla olduğu kadar Orta Asya'daki Türk devletleriyle de ilgilenerek ilgilenmek durumunda kalmıştır. SSCB'nin dağılması ile Türk dış ve iç politikası hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilenmiştir. SSCB'nin dağılması Avrupa'da komünist rejimi uygulayan ülkelerde de bu sistem çözülmesine yol açtı. Bu devletler ekonomik model olarak kapitalist ekonomiye geçmeye başladı. Komünizm, sanayi devriminden sonra ortaya çıkan sosyal devlet anlayışının en son aşamasıdır. Ortak mülkiyet ve servetin herkese eşit olarak paylaştırılması düşüncesini savunan siyasi ve ekonomik modele denir. Ayrım Sonu Sayfa 71 19. ve son ayrım. Savaş Körfez'de savaş. Sayfa 71'den devam ediyoruz. Körfez Savaşı, 1. Körfez Savaşı. Irak 1980-1988 yılları arasında İran ile yaptığı savaşta ekonomik yönden ağır zararlara uğramıştı. Zararları karşılamak için 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'ın Kuveyt topraklarını boşaltması için karar alarak bu kararın 15 Ocak 1991 tarihine kadar uygulanmasını aksi takdirde güç kullanılacağını duyurdu. Irak'ın bu süre içinde Kuveyt'i terk etmemesi üzerine ABD'nin öncülüğündeki çok uluslu hava güçleri 17 Ocak 1991'de taarruza geçti. Irak, çok uluslu müttefik güçler karşısında başarısız olarak 6 Nisan 1991'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin şartlarını kabul ettiğini yazılı olarak ilan etti. Böylece 1. Körfez Savaşı sona ermiştir. 2. Körfez Savaşı Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın kitle imha silahları ürettiğini iddia ederek, bu devlete 20 Mart 2003'te yeniden savaş açtı. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşta Birleşmiş Milletler'den askeri destek kararı çıkartamamıştır. Bunun üzerine ağırlığını Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere askerlerinin oluşturduğu koalisyon gücü oluşturulmuş. Bu güç 1 Mayıs 2003'te Irak'ta Saddam Hüseyin yönetimine son vermiştir. Irak'ta 30 Ocak 2005'te geçici seçimler yapılmış ve demokratik yönetime geçilmiştir. Ancak ABD güçleri hala Irak'ta bulunmaktadır ve ülke henüz huzur ve güvene kavuşamamıştır. Körfez Savaşları'nda Türkiye'nin tutumu Türkiye, Birinci Körfez Savaşı'nda Irak'ın karşısında yer alarak Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara destek vermiştir. Örneğin Birleşmiş Milletler'in Irak'a ekonomik ve askeri ambargo kararına ilk uyan ülke Türkiye'dir. Ancak Türkiye savaşa aktif olarak katılmamış, incelik üssünün çok uluslu güçler tarafından kullanılmasına izin vermiştir. Türkiye 2. Körfez Savaşı'nda ABD'yi ve koalisyon güçlerini desteklemekle birlikte daha çekimsel bir politika izlemiş ve koalisyon güçlerinin Türkiye üzerinden cephe açmasına izin vermemiştir. Körfez Savaşlarının Türkiye'yi etkileri Irak'a uygulanan ambargo Türkiye'yi ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin ihracat kaybı onlarca milyar dolara ulaşmıştır. Körfez savaşlarından sonra Kuzey Irak'ta oluşan otorite boşluğu ve kaos Türkiye için bir tehdit ve risk bölgesi oluşturmuştur. Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan yararlanan bölücü terör örgütü kamplarını buraya taşımış ve bunun sonucunda Güneydoğu Anadolu'da terör olayları artmıştır. Körfez savaşlarının sonunda Saddam Hüseyin'in baskısından kaçan yüz binlerce Kürt Türkiye'ye sığınmıştır. Bu mültecilerin vatanlarına geri dönünceye kadar geçen sürede barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması Türkiye'ye ekonomik bir yük getirmiştir. Körfez savaşlarında Türkiye savaş bölgesi ilan edilmese de 100.000'den fazla yabancı turist rezervasyonlarını iptal ettirerek ülkemize gelmekten vazgeçmiştir. Türkiye'nin enerji politikası Türkiye, enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı bir ülke olmasına rağmen, dünyada enerji kaynaklarının yaklaşık %70'ini barındıran Orta Doğu ve Avrasya ülkelerinin komşusu durumundadır. Bu durum Türkiye'nin jeopolitik önemini artırmaktadır. Petrol ve doğalgaza sahip olmak kadar bu kaynakları dünya pazarlarına ulaştırmak da önemlidir. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi petrol ve doğalgaz bakımından zengin kaynaklara sahip ülkeler, bu kaynakları ihraç edecek altyapıya sahip değiller. Hazar Denizi çevresindeki enerji kaynaklarının Avrupa'ya ve dünyaya taşınmasında Türkiye koridor görevi görebilecek bir konumdadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesi Türkiye'ye kendi topraklarından geçen uluslararası enerji yollarının dünya sistemi siyasetinde etkisini artıracağını ve ekonomik halkınmasına büyük katkı yapacağını bilmektedir. Türkiye bu bilinçle 1990'lı yılların başından beri Azerbaycan petrolünü Akdeniz'e ulaştırmak için Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Nihayet 2005 yılında tamamlanan boru hattı ile Azerbaycan petrolü Ceyhan'a ulaşmıştır. Kazakistan petrollerinin de bu hat ile taşınması konusunda anlaşmaya varılmasıyla bu hattın kapasitesi de ve önemi artmıştır. Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı projesi Azerbaycan petrolünün yanında doğalgazının da Türkiye vas vasıtasıyla Avrupa'ya taşınması için Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı projesi tamamlanmış ve 2006 yılının sonunda Bakü'den Erzurum'a doğalgaz pompalanmaya başlanmıştır. Türkmenistan doğalgazının da bu yolla nakledilmesi söz konusudur. Nabucco projesi. Türkiye bu doğalgazın Avrupa'ya taşınması için Yunanistan, İtalya doğalgaz boru hattı ve Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Avusturya'ya bağlayacak olan Nabucco projesini hayata geçirmeye çalışmaktadır. GAP yani Güneydoğu Anadolu projesi. Türkiye uluslararası düzeyde yürüttüğü projelerin yanında ulusal düzeyde de önemli projeleri gerçekleştirmektedir. Bunların en önemlisi Güneydoğu Anadolu projesi yani GAP'tır. Bu proje ile tarım alanlarının sulanması ve enerji üretiminin artırılması amaçlanmıştır. Özellikle nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi sonucunda elektriğe duyulan ihtiyaç artınca GAP son derece önemli hale gelmiştir. Avrupa Birliği'ne doğru. Türklerle Avrupalılar arasındaki ilişkiler uzun bir geçmişe sahiptir. Osmanlı Devleti ile Avrupa ülkeleri arasındaki karşılıklı etkileşim yüzyıllar boyunca sürmüştür. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yeni dünya düzeni içinde Avrupa devletleri ile birlikte hareket etmiştir. AB'nin kuruluşu 18 Nisan 1951'de Belçika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda arasında Paris'te imzalanan anlaşmaya kadar uzanır. 25 Mart 1957 tarihinde Roma'da imzalanan anlaşmalarla resmen kurulmuştur. 7 Şubat 1992'de Hollanda'nın Maastricht şehrinde imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması ile topluluğun adı Avrupa Birliği yani AB olmuştur. Avrupa Birliği Avrupa'nın ekonomik ve siyasi olarak bütünleşmesini hedeflemektedir. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 11 Eylül 1959 A.E.T. Bakanlar konseyi Ankara ve Atina'nın ortaklık başvurularını kabul etti. 27 Mayıs 1960 Türkiye'ye ayet ilişkileri donduruldu. 12 Eylül 1960 Türkiye ile ayeti gümrük birliğine götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan ortaklık anlaşması yani Ankara anlaşması imzalanmıştır. 13 Ocak 1972, ortaklık anlaşmasının topluluğa katılacak yeni ülkelerce de kabulünü sağlayacak Türkiye AYET müzakereleri başlamıştır. 22 Ocak 1982, Avrupa topluluğu Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır. 16 Eylül 1986, Türkiye AYET ortaklık konseri, konseyi toplanmış, böylece dondurulmuş bulunan Türkiye AYET ilişkilerinin canlandırılması süreci başlamıştır. 14 Nisan 1987. Türkiye AT'ye Avrupa Topluluğuna tam üye olarak üzere olmak üzere müracaat etmiştir. 1 Ocak 1996. Türkiye ile AB arasında sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinde gümrük birliği yürürlüğe girmiştir. 11-12 Aralık 1999. Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi zirve toplantısında Türkiye'ye adaylık statüsü tanınmıştır. 28 Haziran 2002 Avrupa Birliği ile Türkiye arasında topluluk programlarına katılımın genel ilkelerini belirlemek üzere imzalanan çerçeve anlaşma 28 Haziran 2002 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 16-17 Aralık 2004, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi'nin Brüksel'de yapmış olduğu zirve toplantısında Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli ölçüde karşıladığına karar verilmiş ve 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlanması öngörülmüştür. 12 Haziran 2006, Türkiye ile AB arasında üyelik müzakereleri başlamıştır. Avrupa Birliği 1 Ocak 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği üyesi 15 ülkeden 12'si kendi ulusal para birimlerini bırakarak ortak para birimi euroyu kabul ettiler. Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen E simgesi Avrupa Sözcüğü'nün ilk harfini temsil eder. İki paralel çizgi ise ekonomideki istikrarı simgeler. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler. 1, 10 Ocak 2000, 2000'deki genişleme ile AB'nin 27 üyesi vardır. 1951-1957 yıllarında toplulukta bulunan 6 kurucu üye şunlardır. Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda. Bunu izleyen yıllarda çeşitli aşamalarda şu ülkeler birliğe katıldı. 1973 yılında Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık. 1981'de Yunanistan. 1986'da Portekiz ve İspanya. 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi sonucu üye ülke sayısı artmamasına rağmen AB'nin sınırları genişledi ve nüfusu arttı. 1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve İsveç, 2004'te Güney Kıbrıs Rum kesimi, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya, 2007'de ise Bulgaristan ve Romanya Birliğe üye olmuştur. Notların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kitabı bitirdiğimiz tarih 26 Ocak 26 Ocak Cuma 2018.